Elhamdülillahi nezi hedana lihada wakunna alinehtediyel evlana hedana Allah ve ma tevfee qima atisami illa rabbina bilhak sallu ala Muhammed Allah'ım salli ala sallu ala tabibi kulubuna Muhammed Allah'ım salli ala sallu ala şefiii zulubuna Muhammed Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا الموت أبدا ودفعت عنكم سوء بلا حول ولا قوة. İlla Allahül Aleyhül Azim. Mübarek Cuma gecesinde Allahü Teala ve Tevhid Hazretleri bizleri ilim meclisinden mahrum etmedi. Yine bu mübarek gecede bu mübarek derste İmam Gazal Hazretlerinin eyül velet Tabi ben bunu cemaat önümde o kalabalık cemaat varken okumak severim ama ne yapalım fayda faydadır aynı ilimler okunacak. Bu memleketin ehvali hiç iyiye gitmiyor. Ee, tabii ki insanların hırsları var. ihtirasları var. Allah yolunda din için değil de kendi maddi çıkarları için, menfaatleri için hesapları var, kitapları var. Bu da memleketi sıkıntıya soktu. Ee, i̇şte Hükümet kurulamadı, tekrar bir dört seçim meselesi, dünya kadar masraf israf, ve ne getireceği de belli değil, meçhul mevhum bir şey. Hiç yani zahire baktığımızda hayırlı görmediğimiz bir durum. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ama tabii bu her tarafa yansıdı, ekonomiye de yansıdı, ee, insanların borçları olanlara yansıdı, işte dövizler yükseldi işsizlik artıyor terör arttı gitti iki günde on iki şehit verdik iki günde on iki şehit verdik dün evvelsi gün yani böyle bir şey sıkıntı büyük maddi manevi bir musibet bir felaket var Rabbim yardım eylesin ama el sünnet itikadını muhafaza derdi yok salih ameller derdi yok İman ameli salih derdi yok. Ölürsem işte bana ne soracaklar, ne cevap vereyim derdi yok. İnsanlar, varsa dünya, yoksa dünya, dünya hayatıyla tatmin olmuşlar. İşte maaşları, gelirleri yerinde olursa daha bir şey lazım değil diyorlar. Yemeğe, içmeye bakıyorlar. Dünyada işte borçları varsa, sıkıntıları varsa, geçimleri yoksa o zaman eee üzülüyorlar. Namazı kaçırsalar üzülmüyorlar. E ben ibadetleri, zikirleri kaçırsalar üzülmüyorlar. Haram işletseler üzülmüyorlar, pişman olmuyorlar. Ama dünyadan eksik olsalar çok üzülüyorlar, çok pişman oluyorlar. Dünya fırsatlarını kaçırdıkları için. Böyle bir durum. E yöneticiler nasıl olsun bekleyelim. Şimdi bir var kemaatekünu aleyküm Siz nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz. Bu hadise göre gittiğin zaman bozukluk bizden başlıyor. Ennas ala İnsanlar yöneticilerinin yolunda giderler. O hadis şerif-i bakarsan üstten başlıyor. Hani balık baştan kokar meselesi de var ama böyle bir durum. Neyse biz yine suçu kendimizde bulalım. Kabahati kendimizde bilelim. Tevbe-i edelim. Ama toplumsal işler bunlar. Yani iki çiçekle yaz gelmez. Herkesin bir nerede yanlış yaptım demesi gerekiyor. Bu dünya sevgisi, bu hubbur riyase, bu reislik sevgisi, bu sevda. Yok yine aday olayım, aday aday olayım. Atlayanlar, zıplayanlar, yani yönetime talip olanlar, vasfı olmadığı halde. Mesela bunlara baktığın zaman daha iyi bir şey e, göremiyorsun yani. Göremiyorsun. Kimin ne dediği belli değil, kimin ne istediği belli değil. O ona şart, bu buna şurt. Yani ne oluyor arkadaş? Memlekette bu kadar sorunlar var. Biraz anlaşın, uzlaşın, edepli olun ya. Milletin gözünün önünde bu kadar e, efendim. bahane bahane. bahane. demiş adamın biri anlatıyor yani kız demiş yani annesine anne demiş felancaların düğünü var ne edek demiş yani annesi de demiş ki çağırırlarsa gitmeyiz işte bu Anadolu tabiri de şu tabiri tam yapamayabilirim çağırırlarsa gitmeyiz çağırmazlarsa da küseriz demiş proje bu şu an yani çağırırsalar sulh barış biz de benim anlaşalım koalisyon olursa çağırırlarsa gitmeyiz. Çağırmazlarsa küseriz. E şimdi artık kaç ay daha dinle bunlar şimdi. O ondan şikayet, o ondan şikayet. Bir tane çıkıp nefsinden şikayet etmez. Ya biz yanlış yaptık. Bir tane yordum, ekşi diyen, ayranım ekşi diyen çıkmaz. E herkes kendini beğendiği zaman Kullu hizbin bi mahledein ferihun Allah buyuruyor celle Celal. Her fırka Hizb partiye de denir yani, her hizb cemaat, kendi yanında olanla ferahlanıyor, öbürüne saldır, kendim, biz çok iyiyiz ya falan filan. Yahu sen çok iyiydin de, bu memleket niye bu hale geldi? Sorarlar adama ya, sen çok iyiydin de, bu memleket niye bu hale geldi? Herkes kendini sorgulaması lazım. Ama bunda hayır var, bu karışıklıkta hayır var, denizler durulmaz dalgalanmadan. E çünkü neden? Her yer süt liman, Ekonomi düzgün, şu düzgün, bu düzgün. Namaz yok, abdest yok, dün yok, iman yok. E öldüğün do gibi doğru cehenneme fren patlamış araba gibi giderdin. Şimdi Mevla ne yapıyor? Düşünün. Arada bir ikaz. Arada bir ikaz. Bu ikazı niye? Hep Müslümanlara veriyordu, da bir şey olmuyor. E gavura ebedi cehennem var. <gülüyor> Dünyada bari biraz rahat etsin. Gavura e dünya sizin mümin ve cennetul kafir. <gülüyor> dünya müminin zindanıdır, kafirin cennetidir. E mümini de cehenneme atmamak istiyor. Adamın da günahları var. Onu da temizlemek istiyor. Kefarat denizünü bina, günahlarımıza kefaret olsun için de başımız beladan adam kurtulmuyor. Çünkü neden? E, günahsız durmadığımızdan. Mesele bu. Ben şimdi yine bunu diyorum. Bu terör yine bizim günahlarımızdan çıkıyor diyorum. Yine Komünistlerin kanalı Ne yazıyor benim için? Depremde de böyle demişti E ne demiştim? Ve ma asâbeküm min musibetin Ben sana ayet okuyorum Hangi musibet başınıza vurduysa Febi bimâ kesebedeydik Ellerinizin kespettiği kendi günahlarınız sebebi iledir. Veya afu fuhanketir Yine de çoğunun karşılık cezasını Vermekten vazgeçiyorum Geçmesem canlı bırakmam Sizin günahlarınızdan karınca yaşamaz o da ayet hemen Ya'sin'in bir üstünde ki iki satır var. Böyle mi yahkıyullahu nase bi zulm. İnsanların zulmü, şirki, günahları, nifakları, şikakları, fıskları, fujurları yüzünden Allah insanların cezasını verecek olsa, yani peşin demek istiyor yoksa ahirette vermeyecek demek anlamında değil. Peşin verecek olsa, ma taraka ala min Yerin üstünde debelenen bir canlı kalmaz. Böcek yaşamaz diyor. Çünkü uğursuzluk Günahların uğursuzluğu, memleketleri batıracak derecede fazla. Lakin Allah geciktiriyor neden? Herkesin belirlenmiş eceli var. Ya dünyada bir süre gelecek, o zaman verecek belasını. Ya ölürken verecek, ya kabirde verecek, ya maşerde verecek, ya cehennemde verecek. E ne lüzum var ahirete bu işi bırakma? Onun için Mevla dünyada temizlesin diyoruz. Ve bu itibarla da çünkü ahiretinin azabı daha şiddetlidir. Daha şiddetli, daha süreklidir. Burası geçer. Burası geçer. Onun için ama günahsız dursak da başımıza bela açpasak o daha iyi değil mi? İki tarafta da rahat etsek. O çok daha iyi. Ama nerede? İmtihan'sız da olmaz. kimin de Mevla dereceyi artırmak için imtihan edeceğini işte geçen hafta okuduğum ad kelimeler kerimeler buyuruyor. Bakara suresinde. Mutlaka imtihan var. Başka bir ayeti okuyalım bu sefer. Hani Geçen günün Bakara suresiydi bu da. sure Kital olacak. E, Sure-i Muhammed de denir ona. iki ismi var. <gülüyor> Andolsun elbette muhakkak biz sizi imtihan edeceğiz. Hatta ne'lemel mücahidine minkum. içinizden cihad edenleri yani nefsiyle, şeytanla, kafirlerle, münafıklarla, ehli sünnet dışı bidat fırkaları yani cihadın çeşitleri var. Cihad edenleri de ayıracağız. Ve sabirine bizim imtihanlarımızda kim sabrediyor, kim rıza gösteriyor, kim Allah'tan biliyor, kim günahını itiraf ediyor, kim nadim oluyor, kim tevbe ediyor. Bunları seçeceğiz. Sizin haberlerinizi sınayacağız. Yani biz bilmediğimiz bir şey öğrenmek için imtihan etmeyiz. Lise öğretmeni gibi, ortaokul öğretmeni miyiz biz? Haşa. Çocuğun ne kadar dersi yapıp yapmadığını Bilmez. İmtihanlananlar. Biz onun için imtihan etmeyiz. Ya bildiğimiz şeyi ortaya çıkaracağız. Siz de bilin. Olmadan evvel biliyoruz ezelde ama olduktan sonra da bileceğiz. Şimdi olmadan evvel bildiğimizde iş yapsak, ahirete çıkan, e biz imtihan ettin ya Rabbi? Belki de cihenti kazanacaktım. Niye beni atıyorsun? Cehennem? Dediğin zaman millette, de, aa haklı mı acaba? Ben niye kendimi töhmete sokayım Allah buyuruyor? Size bile emrediyorum töhmetli işlerden sakının. Hadi Şerifli Dikteküme vakiat. Sana bir töhmet iftira gelecek noktada durma. İzah et durumu. Eşe işte Allah'ım kurban olduğum niye diyor töhmete in altına girip ben biliyorum senin ne mal olduğunu ama yaratırım, yaparsın, yaptıktan sonra bilirim. Biz sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Olacağını bildiğimiz şeyi bir de o olduktan sonra bileceğiz, olmuş bileceğiz. <gülüyor> Ve onu kaydettirdiğimiz için Melekleri de şahit edeceğiz, e, insanlar da şahit edeceğiz. Kim, herkes çevresinde bu kadar insan birbirine şahit, ne demek olacak? Ve onlara Cumhurle şahit, günü şahitler dikilecek diyor Kur'an Kerim. Bu şahitlik ne demektir? Ve teburunu şöyle dehlenler, insanlara şahit olacaksınız birbirinize buyuruyor. Ve künür Rasulü de, Peygamber'im sizin üzerine şahit olacak buyuruyor. Ve dolah tokuyorum şu arada tabii. Ve Cenab-ı Kâlî <gülüyor> Allah'ın şeyi de. Hac da var, işte bakara da vesaire, vesaire. Seni de Habibim bunlara şahit getireceğiz. Peki evi vizacina min kulli bir şehit. Her ümmetten başına şahit getireceğiz kendi peygamberini. Ya i̇nsanlar birbirinin şahidi. Ne mal olduğunu az çok yani tanıkları var, insanlar birbirinin tanığı var. Karısı kocasının, en mahrem işlerde bile tanığın var yani. E dolayısıyla biz bunları olmuş bileceğiz ki olduktan sonra ki bunu cidili dosya ortaya koyduğumuz zaman ya ne edعو كل وناس her grup insanı imamıyla davet edeceğiz. Sen şimdi El-Üsneh sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında çağrılacaksın. Hanefi olarak alt tabakadan İmam-ı Azam ve bu Hanifen'le radıyallahu anh'ın arkasına çağrılacaksın. Ne büyük imam. Ümmetin kandili ya. E sen Malik'sin, İmam Malik. Ne büyük imam. Medine'nin aliminden daha alim bulamayacak buyuradı Şerif. İmam Şafii Kureyş'in alimi, Yerüz'ün ilim dolduracak buyuruyor Buhari. E koca imamların arkasına çağrılacak. İtikad İmam Maturidi, İmam Eş'ar'ın arkasına çağrılacaksın. Ne büyük imam. Ama Mutezile mezhebindeysen efendim Vasıl'ıp da ta bilmem ne kim kurduysa onun arkasında. Yok İbni Taymiye'nin arkasında. Adam zaten karma karışık adam. Sen nasıl kurtaracak? Sen, Şii sen i̇bn Sebe Yahudisin arkasında Çünkü o kurdurdu onu Efendim yeni e, e, Versiyonlardan konuşursak Biraz da yavurca konuşalım aradan Bu savaşta mı onun arkasında davet olacaksın Mesela Kader yok diyor Şu yok bu yok Hadi bakalım gel Sen onun cemaatiydin onun hutbesine gidiyordun cumaya Mehmet Okuyanın arkasında gelecek Bir de bak o adam Cennet yok, cehennem yok. Şu anda mevcut değil diyor. Bir de bakacak var mıymış, yok muymuş. Ne oldu bu sefer? Hadi gel. Cennete veya cehenneme. Adam nereye gidiyor? Sen onun arkasına. Herkesi imamıyla davet edeceğiz. Kaharetin karaman arkasında sahabeyi sevmeyen adam. E ne olacak bu sefer? Git onun arkasında. Hz. Muaviye'yi sevmem diyen adam. Allah Nasıl gideceksin arkasından? Sahabe nerede? Efendim, ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahab Rasulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah hepsine cenneti söz vermiş. Sen bu taraftaki adamı sevmem demişsin. Gel bu tarafa. E ne olacak o zaman? Hiç insan bu adamların peşine dünyada gider mi? Ama yani ahirette Mevla buyuruyor. insan ne Her insana amel defterini boynuna taktık. İsra suresinde. Mehmet okuyan diyor ya Arapça diye bir şey okuyor diyor. Millette ayet zannediyor diyor. <gülüyor> Halbuki bu kadar dünya diliyor beni, milyonlar deniyor. Bu kadar hafız koca diyor. Ayet olmayan hangi bir şey ayet demişim? Ayet olan hangi bir şey ayet değil demişim? Ayet, ayet diyorum. Hadis, hadis diyorum. hepsine de kaynak söylüyorum. Ondan sonra da büyüklerin sözeyse kelam-ı kibar, kelam-ı kibar diyorum. Ne demek yani ben hep söylüyorum şarkı bu İstihare suresi İmamıyla çağıracağız diyor. Ondan sonra amel defterini boynuna taktık diyor. Takacağız demiyor. Taktık. Ne demek taktık? İşte evvelde kader işte. Ben biliyorum ne mal olduğunu. Ama şimdi o amel defterini ben bil, ilme ezelime dayanarak taktım ama e, ahiret hesabını onu göre yapmıyorum. Ya neye göre yapıyorum? Vönü kurucuyla uyevmel kıyameti Kıyamet günü o kişi için çıkaracağız. Kitaben bir amel defteri de önüne çıkaracağız. Menşura. Menşur yani açık yani. Gel gel. Sen onu açma zahmetine bile gerek yok. Açık açık seni bekliyor. İkra kitabek. Bak bu kitabı sen yazdırdın. İşte bugün. Sabahtan kalktın. Kaçta kalktın? Namaza kalktın mı? Efendim. Bunlar başladı yani defter. O saatten itibaren Namazı kaçırdın mı? Kazayı mı bıraktın? Kazayı kıldın mı? Hepsi başladı Uyandığından defter dosya Bir daha yatana kadar defter açık Melekler 12 dediğimi paydos etmez Belediye memuru değil 6'da gitmez Sen yatana kadar o senin dosyan açık Yattığın anda Dosyan kapan Bir daha yatana kadar Zaten uykuda güneşleme imkanı yok Sevap işleme imkanı da yok ama uyumadan evvel bazı zikirler ve onları yaptıysan falan ayrı şeyler müjdeler var. Dualarım kitabında yatmadan evvel okunacaklar bahsinde sona doğru ne hadisler var o usta? Melek seni bekler muhafaza eder işte şöyle bir Onlar ayrı bir şey. Ama sevap tarafı işleyebilir demek istiyorum yani. Ama günah tarafı işlemez. Çünkü el görmüyor, tutmuyor, göz görmüyor, ayak yürümüyor ya. Ne günah yapacaksın? Rüyada gördüğünden sana günah yazılmaz. <gülüyor> Rüyada zina etsen günah yok. E dolayısıyla Sen efendim e, Defterini akşama kadar yazdırdın Sonra bir daha gün nasip olsa bir daha kalktın Bir daha akşama kadar Böylece bu kitabı sen yazdırdın Benim Yani yazıcı sefere meleklerim Hafaza meleklerim Sana zulmetmiş mi bakalım Yani yapmadığım bir şey yaptı diye yazmış mı Yaptığım bir şey yapmadı diye silmiş mi? Bir sevabını eksik etmiş mi? Bakıyor Ya Rabbi ben bu kadar tabi Hesabı nereden biliyorum ben çoktan unuturum Ahzallah ve nesuh, başka et Allah saydı onlar unuttu diyor Adam dün ne yediğini unutmuş zaten Nereden bilecek ki dün ne günahlar yapmış Nerede sayacak? Bir sene iki sene yaşamış kaç sene? E peki, Var mı bir nokta ya Rabbi bu kadar açık hesap Bu kadar derin hesap <gülüyor> Mal azel kitap diyor adam. Bu da kef suresine. Ne olmuş bu kitaba ya? La yuadiru sahiraten ve la Ne küçük bırakmış ne büyük bırakmış. İlla saha. Hepsini zapt etmiş. Yazıya dökmüş ya. E tabi bu senin bilgisayarın değil ki şarjı bitsin. Program bozulsun. Ne diyorsunuz ona Bir şey giriyor. Virüs girsin. Bunda şaşma yok. Ve ve dedu mu bütün yaptıklarını hazır buldular. Şimdi her insana amel defterini boynuna taktık. E bu kaderin ayetidir. Yani yaratıldığında ananın karnından beri. Eşek-ı sa'id Bukhari Müslüm hadisinde İnsan suyuyla görevli, nutfe denir ona. İnsan suyuyla görevli müvekkel melek var. Allah Teala ona emreder. İnne allâh'e emru bil melekil müvekkeli bil nutfeti Nütfeyle görevli meleğe Gir anne rahmine. melek gelir. Yaz. Yani işte ruh verileceği zaman veya 120 günlük vesaire. Üç evre var yani. Aleka, muzga. Ondan sonra su halinden Aleka'ya kan parçasına dönüyor. Ondan sonra muzga bir çiğnemet parçasına dönüyor. Su halinden donuk kana dönüyor, oradan muzgaya dönüyor yani. O üç evrede de kırk kırktır. Su halinden alakaya bir kırktan alakadan muzgaya bir kırktır. Muzgadan sonra bir kırk daha 120 günlükken de ruhüfleniyor. Tüm mensheni ne akar? Başka bir yaratışla yarattık bu sefer. Çünkü öbürü bedendi, etti, kandı. Bu sefer ruh ruhüfleniyor, Hani canlanıyor ana karnında. Depresme başladığı zaman. Melek soruyor, ne yazayım? Yaz Ejelav. Ne zaman öleceğini yaz. Uğraşıyoruz. Biraz daha uzun yaşayalım. Tabi tedbiri alacağız. Sünnettir. Çünkü neden? Biz bilmediğimiz için elimizden gelen tedbirleri alalım yani. Yaşamak için. Gidip de kendimizi öldürmek için. İntiharda etmeye lüzum yok. Lüzum yok değil haram. Edilemez. Eceli yaz. Veriz kavur. Rızkını yaz. Ne yiyecek ne içecek. Onun için yarının rızkını dert etme. Her gün rızkıyla gelir. Madem e, nefesim var. Mutlaka rızkın var. Zaten nefesin bitince rızkın da bitecek. İsterse senin kasada 10 milyar dolar olsun. Nefesin bitince rızkın da bitti. Kasadaki senin değil. Artık kime kalırsa varisler belki de düşmanlarına kalacak. Sen yığ bakalım. اَمَّا لُنَا لِذَوِ duruna li وَدُورُنَا لِخَرَوْبِ اَبْنِيَا diyor şair. Bak ayet dedim mi? Okuyan kafanı çalıştır. Her şeye hadisse hadis, şiirse şiir, beytse beyt. Malları miras sahipleri için topluyoruz. Evleri de zamanın yıkımı için yapıyoruz diyor. Onun kime kalacak? Allah arkamızdan hayırlı nesiller, hayırlı varisler nasip eylesin de, amin. Harama kullanmasınlar. Hesabını sana sorarlar. Faturayı sana ödettirirler kabirde, mahşerde. Bu da burada keyfini çeker. Yer içer yatar. Buna sormayacaklar. E bu da günah işlerse buna da sorarlar tabii. Ama adam senin nereden kazandığını bilmediği için helal yolda harcarsa ona sormazlar. Ama parayı sen aramdan biriktirdiysen sen tokmağı yersin. Ne acayip bir şey değil mi? Bazıda adam miras parasıyla hayır da yapar. Adam ne bilsin? Babamdan kaldı. Babam nereden kazanmış? Ben ne bileyim babam nereden kazanmış? Çocuk onu bilmeyebilir. Öyle çocuklar var. Bilemez. Yaşım şahit olmaz. Ama kalan miras ona helal olur. Ölüm hak miras helal demiş. O zaman ne yapar? O mirasla cennete gider. Yani iyi işler yapar. Bu kazanan baba haramdan kazandığı ki bu cehenneme gider. Aynı para. Birini cehenneme birini cennete yol. Gel de şaşma bu iş. Her ne alırsan beşe ben de şaştım bu işe demiş. Böyle yani bu işler. Kafayı çalıştıracaksın. sen ne lüzum var? Millet senin paranla efendim cennete gidecek sen cehenneme gidin. <gülüyor> Kötü bir şey. Çok vahim durumlar var yani. Onun için senin amel defterin boynuna takılmış. Ana kanında rızkın ecelin şakıyı ve şakıyunemsaid imanlı mı ölecek imansız mı ölecek sonu da belli. Çünkü Mevla bilmeseydi evvelden cahil olur. O zaman ne fark kalır? Şaplas i̇şte bayındır bu hat yok. Ama bir daha şey okuyor. Hem hasibun men cennete ve lem Birkaç yerde bu var. Bu demin okuduğum yani Kıtel suresinin ayetinden aynı malde. Sizi biz imtihan edeceğiz ta ki mücahitleri ve sabredenleri bileceğiz. Bu haddede diyor ki Allah içinizden e, Allah yolunda malıyla canıyla fedakarlık eden mücahitleri e, bilmeden siz cennete mi gireceğinizi sanıyorsunuz? Bu hadlerden ne anlamış bu? Bu hadlerden anlamış ki Allah bilmiyor bunu Allah bunu bilmiyor, işte bak mücahit olanları bileceğim de öyle cennete gö göndereceğim diye. Daha yani yaratmadan bilmiyor, yarattıktan sonra da bilmiyor. Daha adam cenneti kazanana kadar da bilmiyor, adam ne yapacağını da bilmiyor. Hani çocuğa dedi ya, telefon etti, internette ses kaydı var. Hocam dedi ben bir kızla evleneceğim ama dedi kimle evleneceğim ben de şaşırttım dedi. Allah biliyor mu dedi acaba ben kimle evleneceğim. Ne bilsin oğlum dedi Allah sen kimle evleneceksin. İşte o bu hadlere dayanıyor Niye e ben cihat edenleri bilmeden Siz cennete mi gireceksiniz Bu ne demek ya Bu şu demek Ben onların cihat edeceğini ezelde biliyorum Amel defterini taktım diyor Elzemnahu, elzemnahu Yapıştırdık yapıştıracağız değil ki İsra suresinde okumuyor musun Yapıştırdık bitti o iş Tahira <gülüyor> ameldefi <gülüyor> Boynuna taktık diyor Şimdiki mesele ne e Şimdi olacağını bildiğim şeyi Olmuş bilmek çünkü neden benim olacağını bildiğimde şahit yok. Ben olacağını biliyorum ama melek görmemiş o işi. Karısı görmemiş, kocası görmemiş, anası babası görmemiş. Şahitler yok. E ben de diyor ahireti şahitler üzerine kurdum. Bütün ayetlerde şahitler getireceğim diyor. Yeri toprağa bile şahit yapacağım diyor. Ne diyor İzzetülzile de? Yevmeydin, tuhaddizi akbaraha. Toprak haberlerini bildirecek. Benim üstümde içki içti, zina etti. Toprak haberlerini bildirecek. E adam içki içmezse üzerinde Allah onu biliyordu içeceğini ama. Toprak nasıl diyecek? Bi enne rabbekev hala diyor. Rabbim vahy ediyor toprağı. Bildiriyor ama toprak konuşuyor. Şahit. E şimdi melek şahit, yer şahit, zaman şahit. Ve şahidim ve meşhut diyor Buruş suresinde. Şahide de yemin ederim, şahitlik edileni de yemin ederim. Günler şahit, geceler şahit. İnsanlar şahit, melekler şahit. E bu adam şimdi Allah'a nasıl diyecek ki ben iyi adamdım da sen beni nasıl cehenneme gönderiyorsun? Allah tövmet altına bırakamaz haşa. Rabbim tövmet istemez hiç. Şahitli iş yaparım diyor. Ama amel defterini biliyorum taktım boynuna diyor. gari Müslüm en sayın hadis mütevatir artık. Rızkı, eceli, şakı, sa'id iyi mi kötü mü yazıldı diyor. Bunlar ne diyor? Eceli, rızkı değişmez o belli. Ama imanlı mı ölecek, imansız mı ölecek o belli değil diyor. Ya aynı hadiste... Allah'ın yazmadığı başımıza gelmez. Ayet, Tevbe suresi, Allah'ın yazmadığı başımıza gelmez. Habibimdeki asla bize isabet etmez. Ancak Allah ne yazdıysa o gelir. Peki, Ketebe yazdı da, Allah yazdı diyor. Yektubu demiyor, yazacak demiyor. Ketebe yazdı. E bu Kur'an. O da diyor ki, deprem zelzele musibet, onları diyor diyor, onu yazdı. Ya Allah Teala nasıl onun depremi biliyor da senin ne yapacağını bilmiyor yahu? E depremi kabul ediyorsun Allah'ın yazdığını. E ben ne yapacağım? E senin ne yapacağını bilmez. Niye bilmez? Bilse imtihan olmaz. Niye imtihan olmaz? Niye imtihan olmaz? İmtihan zaten şudur. Ben öğretmen olsam, bir sene benim önümde diz çöküp oku okuyan, yani muallim olayım, müderris olayım. Şimdi öğretmen olmayayım ben. Niye öğretmen olayım ben? Ya ne hani öğretmen? Ben müderris olayım oldum da seneler, okuttum halka vardı önümde dolu bu talebelerden kim anlıyor kim anlamıyor anlamazsam zaten ben müderris olmam ama adama sen anlamıyorsun arkadaş man kafasına odun kafasına diyemem ki ya ne yapacağız imtihan yapacağız ben yine az çok kimin ne not alacağını bilir miyim bilmez miyim kafam çalışıyorsa bilirim e, ama o imtihanı niye yaparım sıfır vereceğime ya sen bana niye böyle yaptın demesin diye ben o imtihanı yaparım yani bir insan bile akıllıysa bir talebesinin ne not alacağını aşağı yukarı tahmin eder zaten man kafalı mangurt bir talebe on alırsa kopya çektiğini anlarım hemen. deli miyim ya manyak mıyım ben peki benim bu kadar kafam çalışıyor da kainat yaradan allamul huyub bütün kayıpları bilirim diyor gayıp ne demek Henüz olmamış gelecek demek. Şimdi gaybı peygamber bilmiyor diyorsun. Ancak Allah bildirirse bilir ben diyorum sen onu da demiyorsun. Gaybı peygamber bilir aslında Allah'ın bildirdiği kadarıyla. İlla men irtazamir rasul cin suresi seçtiğim rasullere bildiririm diyor. Gecen Diyanet İşleri Başkanı da çıktı. O da bir çanak kırdı. Işit'i anlatayım diye çıktı ya teke teke. Ben, teke teke değil benden sonra Reis ateşin programına çıktı e demesin mi ki bu fiten hadisleri yani ahir zamanda olacak şeylerle ilgili hadisler sorunludur ben dinledim ki abla. ne sorunu var hoca efendi fiten hadisleri sorundur. sen dersen ki kurafe kitaplardakilerini almayın ben inanır, kabul peki hangi sorunludur Buhari mi? Müslim mi? Nesai mi? İbn-i Mace mi? Bu Davud mu? Tirmizi mi? Muhatta mı? Ahmet Mehanbel mi? Darimi mi? Sayarım sayarım sayarım sabah kadar. Müsten Abdurrazzak Musan Nefi mi? İbn-i İb İb İb şey ben Musa'nın Nefi mi? Sayarım sayarım. Bunlar mı sorun? Fiten hadisleri bunlar da. Hangi sorun? Sen bana uydurma bir kaynak söylersin. Dersin ki bu sorunlu. E peki bu, bu hepsine diyorsun ki fiten hadisleri son Fiten şu kıyamete yakın olacak karışıklıklar. Şimdi ışıkla ilgililer de buraya giriyor tabi. La teku musa'n'te hatta tenziler ruhu bil amak. Amak Amikovası yani. Rumlar Amikovasına inmeden o da 12 sancak. Her sancakta ne kadar adam var? 12 bin adam var. Bunun toplamını ediyor. Rumlar dediği Avrupa Amerika'dır. Şu andaki. Rum neslidir onlar. Avrupa Amerika'dır. Bu hadis-i şerifi ben çok uzun izah ettim şeyde. Kıyamet alametleri derslerimde. Arkadaşlar bulsunlar. Size bir sürpriz yapsınlar televizyonda yayınlasınlar mesela o bölümü. Nasıl bulacaklarsa bilmiyorum. Bunlar da arşivleri karışık, zor. Ama bulsunlar. Yani arşivde olan bir sohbet bu, görüntülü. Şimdi Rumlar Amigovası'na inmeden kıyamet kopmaz. Peki, nerede inecek Amigovası'na? Şemerci Dağbık diyorlar. Dağbık da aynı yer. Ta o ova tabii Maraş'ın ovasına kadar geliyor ama... Şimdi... O Rakka, Makka diyorlar ya, o bölgelerden doğru geliyor. Bizim sınırda da geçiyor. Bizim bu tarafa da e, Türkiye'nin hududunda olan ovalara da geliyor. Bunlar 12 bin kere on, e, on, efendim her sancakta 12 bin var diyor. Yani onun toplamını da hesap yaptık. 900 bin, 1 milyona yakın bir yavur askeri geleceği söylüyor. Bu sahip bir hadis-i şerif. Yani kütüb bir sitte hadisi bu. Hatta ben hatırlıyorum sahip müslim. Bu kütüb bir sitte hadisi. Diyor ki Amigovasına diyor şeylerin gelmesi var ya diyor. E ee, bu diyor fiten diyor sorumludur diyor. Ya sahih müslümde Müslim'de geçen bir hadis nasıl sorunlu olur ya? Kaynağı sapçı alam. Bunu söylüyor. Ondan sonra da bak şimdi, dur şimdi ya bu kadar da bindirme. Ya peşine bak. Çünkü diyor şimdi Amigovasında hap çıkmadan kıyamet kopmayacak meselesinde gayıp haberi ya bu. İleriden haber vermiş. Diyor ki peygamber diyor gaybı bilmez diyor. Şimdi peygamber gaybı bilmez deyince tabii İstanbul'un fethi de o zaman gümbürtüye gidiyor hadis var ya Letüftehanel Konstantini o da gitti hepsi gitti tabi de peygamber gaybı bilmezden koca diyanet reisisin ya peygamber gaybı bilmez derken delil olarak ne okudu biliyor musun? işte baltayı taşa vurmak son yüzyılın baltayı taşa vurması budur cin şuresinde benim okudu vaat okumasın. ve la yuzru ala gaybi hada Allah gaybına kimseyi vakıf ve muttale etmez. İlla menirtoz abil rasul. Manasını verdim hatırlamıyorum ama ahati okudu. Dedi ki razı olduğu rasuller müstesna. E peygamberin benden farkı çıktı işte. Gaybına kimseyi vakıf etmez. Razı olduğu rasuller müstesna. E, burada zaten rasullere bildireceğini bildiriyorum. Cin surete gaybı bildiriyorum diyor. Rasulü istisna atmış. E, i̇stisna niye etmiş o zaman? Ancak onu okuyor bir de diyor ki peygamber kaybı bilmez diyor. Bilmediği için de diyor fiten hadisleri sorumludur. Ne oldu o zaman Hamikova'sına Rumlar işte bunlar <gülüyor> ne alakası var hoca efendi yapma etme gitme bu kadar kötü bir sitte sahiyada kıyamete yakın olacaklar hepsi bildirilmiştir ya. Hepsi teker teker çıkmıştır ve çıkmaktadır ve devam etmektedir. Öyle olursa senin kafana göre ne deccal var ne yecüc var ne ne abdabetler var ya. Olmadı ki Şimdi Yakışmadı, ayıp oldu. Işit'i anlatalım derken, Işit'ten beter oldu yani. Bu <gülüyor> olmaz. Doğru konuşacağız. Hadis-i hepsi sahih. Sahih değilse kaynak sahih. Sahih kaynaktakine nasıl sorumludur? Asla. Bunu da demeden edemem. İlla bir reddiye yapmak zorundayım. Ben cepheyi beklerim. Sen bana cepheyi bekleme dersen, askere, polise kaç git demiş oluyorsun. Cepheyi bekleme vatan işgal olsun. Ben de dinimin sahasını işgal ettirmem. Ben sahasam dinimden bir şey eksilmeyecek. Hazreti Bekir'in sözünü razıyallah her hoca efendi söylemek zorunda. Eyüm kasum dinler şey. Ben hanım biz hayattayız. Kimsenin makamı, kimsenin mertebesi, kimsenin rütbesi, kimsenin parası, kimsenin gücü size hakkı söylemekten geri bırakacak şekilde mani olmasın. Olursa siz cihat edemezsiniz. Şimdi Nereden geldik buraya? Gaybı bilme meselesinden. Ne dedi Abdülhaz Bayrı senin kimden evleneceğin ne bilsin? Çünkü neden? E ben mücahitleri bilmeden cennete mi gireceksiniz? Ya bu ayette sana ne diyor? Ben bunları size de bildirmeden, şahitler getirmeden, olacağını bildiğim şeyi olmuş bilmeden. Çünkü benim ahiret muhasebem olduktan sonrayla alakalıdır. Ben bilirim ama imtihan ederek size de bildiririm. Aynine ne gibi? Yani benim gibi bir aciz, karşısındaki talebenin durumundan efendim ne not alacağını aşağı yukarı kestirebiliyor. Allâmul <gülüyor> huyûb, bütün kayıpları bilen Allah, Celle Celaluhu, kimin sabredeceğini, kimin sebat edeceğini, kimin eli sünnet olacağını, kimin sapıtacağını, kimin kafir olacağını bilmiyor. Bu nasıl bilmiyor? Allâmul huyûb, <gülüyor> Kur'an'da söylüyor o zaman. Ve Allah allâmul huyûb. E Gayıp ne gizliler. Hadi peygamber bilmiyor dedin. E şimdi çıkarttın yukarı çıtayı Allah da bilmiyor yaptın. E sen nereye gidiyorsun arkadaş? Bir yerde dur ya. Bir iman tazele bir tecdidi iman et. Bu vaziyette Allah gaybı bilmez dediğin anda Müslüman olma şansın kalmadı senin. Dedi yani adama telefonda resmen internette sesini dinledik biz. E şimdi onun için Mevla buyuruyor ki mutlaka imtihan edeceğim. Şimdi biz imtihandayız. İmtihan yurdu da dünyadır. Zil ne zaman çalındı? Bulu erdiğimiz anda imtihan zili başladı. Ne zaman bitecek? Son nefesi verdiğimiz anda paydos, kağıtlar toplanacak. <gülüyor> ne oldu? Ahirete çıkartılacak. <gülüyor> Bütün hafaza meleklerinin yazdıkları kiramen, katibine, ya'lemune ma tef'alune, Yaptıklarınızı biliyorlar. Yazıcı melekler zaten Allah Teala hadi yaptıktan sonra da bilmez derse, hepten yavru olur. Stalin gibi yavru olur. O da demez herhalde. Yaptıktan sonra yaptıklarınızı biliyorlar. Epeki melekler yaptıklarınızı biliyorlar. Yani Allah Teala bilmiyorum biliyor. Peki niye melağı yazdırıyor? Oradan da anla zaten ki sicil ve kayıt meselesi için bu imtihana tabi tutulma. Yoksa Mevla bilmediğinden değil haşha kella Allah'ın yazmadığı başımıza gelmez. O ate ne diyeceksin? Demek ki allahu Allah yazdı diyor. İnna külle şeyh halek bi kader. Kamer suresi. Yarattığımız her şeyi kaderle yarattık diyor. Yani bir hesapla, ölçüyle, takdirle. Takdir ne demek? Hesap kitap demek. E sen nasıl diyorsun bilmez? Haşa kelime. Öyle değil mi? Yani bizim ehl sünnette öyle diyen olmaz haşa da. Bunlar el sünnet dışı adamlar zaten. Onun için diyorlar bunu. Ama biz bu imtihanda Sebahat etmeye bakacağız. Efendim sabretmeye bakacağız. Mevla Teala bizim haberlerimizi al Bizim nasıl? Haberlerde ne var? Kim şehit oldu, kim ne oldu, kim ne yaptı, kim ne etti? Haber. Mevla Teala'dan meleklere sorar. Keyfe ve keyf ceddü mübadi. Dolu sayı hadiste Bukhari'de geçer. Kullarımı nasıl buldunuz? E şimdi bilmiyor mu bunu? Halbuki ee, bu namaz kılınmış sabah namazının iki namazını kılmış adam yani melekler dosyadan bir de günlük melekler var sabah namazında gece meleklerinden e, gündüz melekleri nöbeti teslim alır o kirame katibin yazıcılar ayrılmaz onun haricinde melekler var şahit sonra e, ikindi namazında gece melekleri gelir nöbeti teslim alır gündüz melekleri teslim ederler amellerle ilgili Mevla onlara sorar. Keyfe ve cet mabadi. Kullarımı nasıl buldunuz? Halbuki sabah kıldı adam. Kıldıktan sonra da mı Allah bilmedi aşağı? Yani kıldı da o Allah da gördü ya. Her şeyi görüyorsa onu da gördü. Ama yine de ne yapıyor? Nasıl buldunuz? Melekler ne derler? Et. Eteyna ve musallûn ve Gittiğimizde sabah namazında bulduk. Döndüğümüzde ikindi namazında bulduk bıraktık. Gittiğimizde sabah namazında kılıyorlardı. Bıraktığımızda kılıyorlardı. Yani ikindiyi kılıyorlardı. Gece melekleri geldi devri teslimatı. buhari hadisi bu. Onun için Mevla şahitler getirecek. Bizi de şu anda hem görüyor hem gözetiyor. Ama ta evvelden de amel defterini boyuna taktık. Ne yapacağım belli. Şimdi zaten melek senin bir günlük dosyanı tutuyor ya. Tuttuktan sonra bir de o amel defteri var. Şimdi oraya bak bakmıyor. Her gün ona ne gösteriliyor? Senin yapıp bitirdikten sonraki o günün hesabı kapandıktan sonra, kayda geçtikten sonra oradan ezeldeki dosyadan ona o sayfa açılıyor. Melek ondan evvel bilmiyor. O dosyayı mukayeseyi bir yapıyor. Allah Allah. Yemiş, yemiş. İçmiş, içmiş. Şu dakikada zina etmiş, etmiş. Efendim, ömre yapmış yapmış, sahi yapmış, hangi dakikada, ne yapmış orada yazıyor? Burada bakıyor, o yazıyor. Hatta melek bir bakıyor, hadis-i şerifte yine zikrediliyor. Bir bakıyor, Allah Allah! Adamdayı camel yok. Ne oldu, etkisiz hale mi getirildi diyor ya? Yani, bu nasıl amel etmez? Bu uyusa uyusa bu kadar uyumaz ki bu Bayıldı mı ya? Melek şaşırıyor şimdi, bekliyor ki durum ne acaba? Bir de bakıyor şu o melek de Azrail Aleyhisselam'daki dosyayı bilmiyor hangi dakika gideceğini. Hepsinin görevlileri var. Gullete vefâkû melekül <gülüyor> mevtil lezi vükile bükû. Secde suresi. Size görevlendirilen ölüm meleği alır canınızı. Yazıcı melek bilmiyor ki adam da zaman ölecek. Bu sefer ne oldu? O melek yarınki dosyaya baksa ha yanlış demeyelim dosya verilmiş ona bir senelik. Dosyada bakıyor yarınki ameline. Fakat yazmıyor. Yaz, adam yapınca yazıyor. Yapınca yazıyor. Bir de bakıyor ki... ...hepsi o baktığı gibi. Hiç fark çıkmıyor. Mukayese de hiç fark çıkmıyor. Şunu bakıyor. Yarın bir şey yok. Ne oldu bu adama ya? Nefeste mi almadı ya? Bir şey de mi demedi? Kimseye bir şey söylemiyor. Konuşsa ya günah yazar. insan devamlı makine gibi çalışıyor. Bu adamın nasıl ameli olmaz yani? İyi veya kötü. Hiç ameli yok. Bir de bakıyor. Ölmüş. Tabii Aziz canını aldıktan sonra tabi onu anlıyor o, Adam uyanamadı. Gitti. O zaman diyor tamam. Dosya dürüldü. Ve ta ahirete kadar kapandı o. Ancak hani üç şeyden ameli devam eder meşhur hadis şerif İbni Macede'de geçer. Sadaka-i cariye, faydalı ilim bırakırsa salih evlat bırakır, çocuğu çoluğu dua eder falan. O ayrı bir şey. Geri kalan dosya kendi bir de amel edemeyeceği için mahşere kadar kapatıldı ve ohruculoyumul kıyameti kıyamet günü onun karşısına ne çıkaracağız kitaben işte amel defterini yel kavl meşura şimdi ikra kitabek bak ne diyor ona kitabını oku kitabımı demiyor kitabını oku ne demek bunların hepsini sen yaptın yazdırdın bir de yanına kendi kitabını koyuyor Kur'an-ı Kerim'i bak burada bu benim kitabım bu senin kitabın bu senin yaptığın bu kitabın neresinde var neresinde yok bir hesap yapacağız. E kim yapsın? Ya bu kadar günlük, yüz senelik, 500 sene yaşayan var. Bin sene yaşayan. Bu adamın bu kadar amelini ya. Şimdi insanları uğraştırsan, bu adamın nefesinden hesaba başlasan, yani şimdiki uzmanlarda devlet bütçesi çöker iki adamın hesabını yapana kadar. E memur mu kalmaz? Kefâ bi nefsikel yevme. Aleyke Ben senin hesabını yapmışım da, Şimdi sen kendi hesabını yapacak muhaseb olarak kendi hakkında sen yetersin. Bak bir karar ver. Cennetlik misin bu durumda, cehennemlik misin? Adam zaten kendi diyecek ya Rabbi bu defterlen. Ne yüzlen cennet isteyeyim ya. Namaz yok, abdest yok. Zikir yok, sohbet yok, Kur'an yok, bağız yok, emri bilm var. Hiçbir hayır yok. Şerlerin hepsi var. Ne yüzden cennet Öyle ümidi keser cehenneme doğru. Ha mevlâ orada yine imanı varsa falan af mekanizması, şefaat mekanizması vesaire var. Müjdeler var tabii ki. İlla ki her gün da cehenneme direkt gitmez. Ama kendi hesabını kendine bir yaptırır. Ondan sonra insan kendisinin ne mal olduğunu, nerenin adam nereye layık ve müstak olduğunu kendisi karar verir. Hal böyle olunca Meni hedefi inme değil nepsi? Kim ida eterdi? Kendi kari için doğru yolda gitti eli sünnet üzere yaşadı salamel iştedi. Ben ben fayda görmem. Memon bal le feinima ya, bal lü Kim saptı sapattı yoldan çıktı. O kendi aleynes sapıtır Ve la teziru aziratu mizra ukhra. Kimse kimsenin yükünü yüklemmeyecek. Bu İsrâh suresi. La veledi. Lokman suresi. Hiçbir baba oğlundan yere ceza görmez. Bir şey ödeyemez. Elan mevludunu ve ceazını an validi Hiçbir çocuk babasının bir şeyini kapatamaz. Ahiretteki bir günahını örtemez. Bir efendim ondan bir azabı defedemez. O zaman herkes kendi yüküyle ahirete gider. Kendi ameliyle çukuruna iner. Ve ma kunna muazzibina hatta en ba'se biz Rasul göndermeden, elçi göndermeden, alim hoca göndermeden, mürşit göndermeden, doğru yolu göstermeden asla azap ediciler değiliz. Geldi mi Rasul? Geldi. Geldi mi kitap? Geldi. Geldi mi ulema evliya? Geldi. Sen ne yaptın? Sen onları dinlemedin. Ya hepten dinsiz kitapları dinledin, ya da hocayım şeklinde çıkan ehl-i sünnet dışı sapık fırkaları dinledin. Senin canın eksili istedi. Sen bu işi karıştırdın. Ehli sünnetten ayrıldın ve men şezze şezze finnari kırmızı hadisinde ayrılan ateşe ayrıldı. Men farikal cemaat ehli sünnet vel cemaat inancından kıde karış ayrılsa fakat hali arab onu. İslam ipini yularını boynundan çıkartmış olur. Şimdi sen hala diyorsun ki eli sünnet din ehli sünnetten ibaret değil. Halbuki Tirmizi'de geçen bu hadis şerifte cemaat diyor bak. Menfaarakal cemaat. Ehli sünnet vel cemaatı söylüyor. Cemaat diyor. Cemaat zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden kıyamete kadar olan en kalabalık fırka. Eğer sen, eğer sen 1400 küsur senedir Ehli sünnetten başka şia gibi ve mutezile gibi başka bir fırkanın Ehli sünnetten daha fazla nüfusa sahip olduğu bir dönem bana gösterirsen, o dönemde de bunlar cemaat olmuş diyebilirsen beni susturabilirsin. Ama benim buradaki en büyük delilim, sevad azam, en büyük kalabalık, her zaman ehli sünnet olmuştur ve sünnette kalacaktır kıyamete kadar. Hal böyle olunca, cemaattan ayrılan deyince, e cemaat, İslamiyet geldiğinden kıyamete kadar, şu güne kadar bunu biliyoruz ki, hep cemaat ehli sünnet itikadında olanlar en büyük kalabalıktır. Yani milyarla, hesabını milyonlara Vurursan o zaman kim cemaatten ayrılırsa yoldan çıktı demiyor. Fakat hala hala Arıb katel İslam İslam ipini çıkarttı diyor. Be bak bak. Öyle ufak tefek sapıtma demiyor. İslam ipini çıkarttı diyor. Minuğnuğu boyundan çıkart. Ama hakikaten çıkartıyor arkadaş. Sen şimdi bakıyorsun. Öyle deme Mustafa İslam onla diyorsun. Ama adam diyor ki kader diyor tartışmalı fazlalıktır. Amentü'de kader yoktur diyor. Yani iş öyle ufak tefek de kalmıyor. Bir bakıyorsun cin mindiğin diyor. Nusaybin'den gelmiş adam diyor. Cin yok diyor orada. Yani şimdi bakıyorsun ayetle çelişiyor. Amentü ile çelişiyor. Yani bunların hiçbiri bu eli sünnet dışı fırkaların bizim reddiye yaptığımız fırkanın hiçbiri nerede durmuyor? Yerinde durmuyor. Bakıyoruz daireti karamana. Ya diyor Allah ahirete inandı. iki şart yeter diyor. Cennete girer diyor. Amentü ile çelişiyor. Çünkü ne ve kütübüyü ve rusulüyü ve l, -l gitti. Yani on için bu diye yaptığımız adamlar, daha da ismini bilmediğimiz o kafada dolu adamlar, bunlar yoldan çıkmış olabilir, sana göre, o da bir görüş, o da bir fikir değil. Cemaattan karış ayrılan, İslam ipini boynundan çıkartmış olur, İlla en dönerse tevbesi kabul olur. Çünkü ölmeden dönüş serbest. ya burada dönebiliyor. Bidat eli niye dönmez? Ama gavur bile iman nasip olur da bunlar kendilerini hoca zannettiği için bunlara tevbe nasip olmaz. Çünkü e, ne diyorlar ulema evliya, Süfyani bin Uyeyneyler, Fuzeili yazlar birçok tabiun tebeii tabiin diyor ki bidat sahibi yani reformist dinde yenilik çıkaran, ehli sünnet dışı inanca sahip olanın e, Allah Teala tevbesini kabul etmez. Ama diyoruz ki e, kafir bile kabul ediyor. Bunu niye kabul etmez? Çünkü neden diyor? O tevbe etmeyi ona nasip etmez. Niye nasip etmez? E çünkü vehşebul en muhtedi. Şimdi şeytan adamı yoldan çıkarırken adam yaptığı işin haram olduğunu bilse pişman olur, tevbe eder. Ama adam yaptığı işin doğru olduğunu ve kendisinin müştehit olduğunu, ceddit olduğunu savunursa bu adam dönmez. Niye? Kendini hidayette sandığı için. Şeytan zaten burada avlıyor avladığını. Şeytan günahlarla kimseden iş çıkaramaz. Çünkü Müslüman ne günah yaparsa yapsın Ondan memnun değildir. Çünkü memnun olsa kafir olur zaten. Memnun değildir ve nadimdir ve pişmandır. Ama bin kere tekrar dönmüştür. Günde yetmiş kere aynı günaha bulaşmıyor. Ama hiçbirinde helal demez. İyi yaptım o oldu demez. Nasıl yaptım der ya. Ama düşebilir bak. Ama bidat sahibi ya milletin dini, Müslüman etme uğraşıyorum diyor. Benim konuştuğuma uydurulmuş din diyor. Kendi konuştuğuna indirilmiş din diyor. O çay tv diye bir çaycı mıdır, çorbacı mıdır bir tv var. Acayip tehlikeli adamları çıkarıyor. Bir yaşlı hoca var, Rizeli. Verdiği fetvalar 104 kitapta bulunmaz. Faiz, rüşvet, dümdüz gidiyor. O, bir tane o Ramazan koyuncu mudur, keçici midir, bilmiyorum, katırcı mıdır? O var bir tane. O çıkmış İslamoğlu diyor. Beni bahsedişin içeri. Ben ondan diyor, hiç görüşmedim. Hiç görüşmedim. Ama hiç görüşmedim. Ne oluyoruz ya? Allah Allah. E, sosyolojik fakat abi de onu bir inceletsinler. Acaba niye öyle yapıyor? Ben onu bir tabi şey değilim, psikoloji, sosyoloji bilmem ne okumadım, bir şeyden haberim yok. Ya görüşmedinse görüşmedin arkadaş. Hiç hiç hiç dört oldu. Dört kere böyle yapıyor. Allah Allah. Görüşecek ne olacak ya? Cüzamlı değiliz. Görüşebiliriz yani. Biz kaçmıyoruz. İstediğin kanalda, istediğin ortamda. 500 kişiyle gel. Üç yetmez. Tek geleceğim. Tek geleceğim. İstediğin kanal Hadi Kodri meydansa çekeriz Ne üçü ne beşi ya Fatih Altan'ın karşısına bile iki de yanını almadan çıkamıyorsun Şimdi o zaman O şimdi diyor ki işte diyor Bunların konuştuğu diyor benim için Uydurulmuş din diyor Ramazan koyuncu da ve uydurulmuş din Ne biliyorsun da ne konuşuyorsun Koyuncuysan koyunlarla ilgilen kardeşim Gelip de burada benim anlattığım bu kadar ayeti hadise nasıl dersin ki uydurulmuş ya Bütün Diyanet beni dinliyor, bütün ilahiyat beni dinliyor, 6 saat bir kere de konuşuyorum 6 kere 6 kaç kere oldu yani 6 kere olmuştur tek tek Bu kadar konuşmam var Hangisinde birisi dedi ki ayeti yanlış okudu hadise yanlış manavrede, hangisinde? Sen diyorsun ki uydurulmuş ya sen nasıl Allah'ın kitabına benim okuduğum Kur'an sünnet nasıl uydurulmuş din diyorsun? Hadi İslam oğlu diyor çünkü o ona göre onun dini başka olduğu için benimki uydurulmuş oluyor. Peki tamam da sen de anladın şimdi Sayın Koyuncu Beyefendi. Cık. Ey gidici ay Sen bunları çıkartırsan, bunlara böyle feyanmış fetvalar verdirirsen, Karadeniz Hoca dolu, Rasul Hoca'yı bulamadın? Zavendikli Mustafa vendi hayattayken, Mustafa Efendi Hoca'nın eski kanalsın. Zavendikli Hoca'yı mı bulamadın? Rize hoca dolu, of hoca dolu, Trabzon hoca dolu, dolu eli sünnet adam var. Beni çağır demiyorum. Çağırsan da gelemem. Vaktim yok. Ama sen niye böyle yapıyorsun? Yanlış adamla çıkarıyorsun ya. Ben kanalın yayın politikası, ben hiç alakadar etmem. Bana ne herkes kendinden mesuldür. Ama ben sana dost nasihat yapıyorum. İyiliğin için konuşuyorum. İyiliğin için konuşuyorum. E şimdi bu kadar Rizeli, Trabzonlu, oflu, bu kadar Müslüman e şimdi buradaki konuşmaları dinlemesi caiz midir? Şimdi bana fetvası taalluk ediyor bu işi. Ben bir dinledim şaşırdım kaldım. Adam her şeyi inkar etti. Bu da uydurulmuş din dedi bizim ayet hadislere. O da tamam dedi. Program bitti. E şimdi bunu ben sana dinlemene nasıl caiz diyeceğim? Nasıl caiz diyeceğim? Cemaattan diyor. Tirmizi hadisi karış ayrılan diyor. Ne karışı ne kulaçı ya. Gitti fersah fersah öte. Fakat hale'i ribqatel islamin unukı. İslam ipini boynundan çıkarttı, koydu kenara. İslam başka vadide de, o başka vadide. E cemaatin inancından. E ve vel cemaatin bütün inancı kadere inanıyor. Allah'ın yazısına inanıyor. Alın yazısına inanıyor. E sen bu adamı çıkartıyorsun, neye göre konuşuyorsun? Allah bilmez. Haşa! Nasıl bilmez ya? Ne olurmuş? Önceden bilirse Allah Teala cebir uygulamış olurmuş. Ha ve Bir şeyi önceden bilmek, cebirle ne alakası var? Şimdi duvar yamulmuş. Ben de geldim burada duruyorum. Ya bu duvar devrilecek dedi. Hakikaten devrildi. Ne oldu? Ben mi cebirle devirdim onu şimdi? Nasrüt'ün hoca mısın sen kardeşim? Dedi ki hoca dedi o dal zayıf dedi düşersin dedi herifte. Tak düştü. Adam giderken gitti peşine. Nasıl kalktıysa mübarek hocam <gülüyor> Bir yeri kırılmadı herhal Gitti diyor ki Sen dedi düşeceğimi bildiğine göre öleceğimi de bilirsin dedi. Söyle ben ne zaman öleceğim E şimdi dal zayıf Daha daldan şey ediyorsun Yani bir şeyi bilmek Önceden bilmek zorlama mı oluyor İlim cebir iktiza etmez Ehli sünnetin kadisidir İlim cebir iktiza etmez ne demek Yani bir şeyi Allah'ımızın Benim kötü adam olacağımı Mesela inşallah olmam da olacağımı bilmesi beni kötü adam olmaya zorlaması anlamına gelmez. Allahü Teala bu adamın ne naneler yiyeceğini bilmiş. Fakat bunu neye görebilmiş? Adamı ilminde yaratmış. Yani bu adam hangi sene çıkacak dünyaya? Hangi sene derken bu 2000 mi 2000? Adı üstünde 2000 yani. Allah'ın yarattıkları çok evvelden var. Adem Aleyhisselam şimdi hangi sene doğdu? Adem Aleyhisselam hangi hesaba göre doğdu? Yani hangi sene doğdu? Hiçbir takvime uymuyor tabii. Takvim onunla başladığından. E o zaman allah Teala bu adam hangi sene, hangi yerde, hangi anadan babadan yaratacağını bilmez. Kaderle yarattım her şeyi diyor. Ben hesapsız iş yapmam diyor. E peki o zaman onu yarattı. Peki. Yarattıktan sonra bu buluğa erecek mi? Ermeden ölecek mi? Onu bilir mi? E, ecelini biliyor ya Onlar da kabul ediyor <gülüyor> biliyor. Peki o zaman Bu adam buluyor erdikten sonra ne kadar yaşayacak? Ecelini bildiğine göre Ne kadar yaşayacağını bilmesi gerekiyor zaten Peki biliyor Müsemma diyor bütün Kur'an Ecelim müsemma Müsemma ne demek be arkadaş Ecel süre demek müsemma adı konmuş demek Adı konmuş yani ne demek Ben koydum diyor yani Ben koymadığıma göre kendimi bana kalsa bin sene yaşamak isterim şimdi ben koymadığıma göre bunun adını kim koydu arkadaş? O zaman biliyor da Kur'an bütün ecelin müsemma diyor. Adı konmuş. Muayyen demektir. Şimdi bu adı konmuş ecele kadar bu adam yaşayacak. Bu adam yaşarken rızkı ne yiyecek ne içecek biliyor mu? Onu da kabul ediyorlar. Ama iyi mi olacak kötü mü olacağı geldi mi onu bilmiyor. Niye bilmiyor? Bilirse e, adamın ne yapacağını önceden bilirse adamı zorlamış olur. Ya niye zorlamış olur Adamı seyretmiş oluyor. Şimdi Allahü Teala ile bizim farkımız ne? Adam bir şey yaptıktan sonra ben de biliyorum zaten. Benim ilmim sınırlı, Allah'ın ilmi sınırsız. Allah Peki benim ilmim olduktan sonra adamın içki içtiğini görünce anlıyorsam biliyorsam, Allah Teala da içki içtikten sonra o adamın içtiğini biliyorsa, nasıl Allah Teala oldu Allah mulguyp? Benden ne farkı kaldı? O da benim gibi bekliyor ki ne yapacağını baksın. Böyle bir sıfat acizlik, cehalet, cahillik, bilmemek. Allah'a nasıl ihtihad edilir? Şu iman İslam ilmali, benim yazdığım iman İslam son çıkan kitap. Onun ilk bölümü 120 sayfa kadardır bu üstün yani itikat bölümü 120 sayfa kadardır. Çünkü ben ilmi kelamın derin konularına girsem o akaid kitabı olur bu ilmihal çünkü. Dolayısıyla zaruri bilmen gerekir. Bilmesen olmaz. Yani onu bilmesen Elüsnet olmuyor, Müslüman da olamazsın, Elüsnet de hiç olamazsın. Böyle orada Allah'ın ilim sıfatında yazdım. İlim sıfatına baktığın zaman ve kader meselesinde yazdım. Şimdi hoca efendi ben kader hakkında büyük bir risale tasarlıyorum. 15-20 kitap şu anda kütüphanemden cem ettim. İslemeoğlu reddiye faslında da olacak, ayrı da olacak. İslamoğlu'nun kader reddiyesi tabii 3-4 sayfa be 10 sayfa olur ama bu tabii müstakil sayfa şu kaderin sırrı bilinmez ama ayet hadisin bize bildirdiği kadar millete bir şey anlatacağız. O ayrı bir şey inşallah onu. Dua edin, dua edin. Ömrüme bereket, vaktime bereket. Allah ihsan eylesin. Cuma gece ne de şu kitapları yetiştireyim. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ale aleyhi ve sellem. Amin. Şimdi bu iman tarafında yani o 120 sayfada nereye okuyacaksınız? Allah-u Teala'nın sıfatlarını okurken hayat, ilim ikinci sıfat. İsterse biri burada varsa sayfada söyleyebilirsiniz, millete yardımcı olan Bir ilim sıfatı, bir de ve bil kaderi hayri, amen tüyü tarif ederken, kaderin hayırlısı şerlisi minallahu teala yaratılmak cihetinden allah Teala'dandır. Hayra razı olarak yaratır, şerre razı olmasa da imtihan olsun diye yaratır. Şerden razı değil, yani adamın içki içmesinden razı değil. Ama yaratan odur, yaratmasa adamın boğazında tıkanır zaten, geçmez ki. Allah'tan başka yaratan yok. Yaratan olmadığına göre zina fiilini de o yaratıyor. Ama razı mıdır? Razı değildir. Ve la yerdal ibadül Ve enteşkuru yerda lekum. Ayettir. Kafir olmanızdan razı değilim, Şükrederseniz razıyım. Ama ikisini de yaratan benim. Aklı veren benim, beyni veren benim. E ben senin kafir olmandan ben yaratmasam, yaratmamak istesem zaten deli ederim, aklını alırım. O noktada senin ecelini getiririm. Yani hiçbir kimseyi kafir etmem istesem zorladım Müslümanı ederim. Ama zorlama yok ki Allah-u Teala imtihan ediyor ya. Ama şimdi bunların takıldığı nokta neresi? Önceden bilmez. Niye? Bilse zorlama olur. Yahu bilse zorlama ne alakası var? Benim sınırlı ilmimle bile bir şey önceden şöyle olacak diyorum oluyor da ama ben ama emarelerden anlıyorum. Bir alamet eğrilmiş, yıkılmış. Ben ama allah Teala'nın farkı ne? allah Teala emaresiz. İşaretsiz. Hiçbir şeyden delil almaz. Benim bilmem ilimim neyle olur? ile olur. Esbab ne demek? Sebepler alemindeyiz. Ve esbabı l-alilin halkı Ömer Nesefi İtikad kitabının en başında ne der? Yaratılmışların ilim yani öğrenme sebepleri üçtür. Ne diyor şimdi dikkat ettin mi? Yaratılmışların. Yaratanın ilim sebebi olur mu? Olmaz. Allah sebepsiz bilir. Allah Teala bilmesi için bir şeyi sebep lazım mı? Değil. Bizim bilmemiz için sebep şart. Niye şart? E mahlukuz biz yaratılmışız, sebepsiz biz bir şey bilemeyiz. Peki nedir üç sebep? El havasız selimetü, arızasız olan selim duyular, duyular. Esmhu <gülüyor> kulak, velbasoru göz, çeşme koklama şeyi burun ve zevku tatma şeyi dil. Değil mi? Ne kaldı? Bellem şu dokunma şeyi. Hani? Gözü görmese bile dokunmaktan bir ilim alıyor. Sert midir, yumuşak mıdır nedir falan o ilim sebebidir. Öğreniyor bir şey. İki vel haberu sadiku, havas selime beştir. İlim sebepleri üçtür. Birincisi duyular. İkincisi haberi sadık. Yani gelen doğru haber. Ayetler, hadisler gibi. E tabii ki bütün bunların anlaşılması da olmazsa olmaz. Vel aklu, akıldır. Muhakemeyi o yapacak E şimdi Allah Teala Bu sebeplere dayanan ilmi var mıdır Haşa O zaman Allah Teala'nın Görmesine ne acet Sen bir şey anlaman için görmek lazım Görmen lazım Mahlukata ilim sebebi yaratan da sebep olmaz Sebepsiz bilir O zaman ne oldu Görmeden bilir Olmadan bilir Duymadan bilir Zaten du yani Duyar ama Semihun işiticidir, basıyurun görücüdür ama duymadan bilir. Farkı o. Duyduktan sonra sen de biliyorsun çünkü. O zaman Mevla'nın ilmi ne demektir? Ezeldeki ilmi üstün bilme sıfatıdır. Bütün kayıpları bilme sıfatıdır. Bu ne demek değildir? Öyle biliyorsa mecbur öyle olacak. Ama öyle biliyorsa öyle olacak mıdır? Kesin öyle olacak mıdır? Olacaktır. Niye kesin olacaktır? Başka olma ihtimali yok mudur bu adamın bu saatte içki içeceğini bildiyse ezelde? Mutlaka bu iş olacak mıdır? Olacaktır. Ama o bildiği için olacak değil. O o saatte o içki içeceği için Allah Teala öyle bilmiştir. Allah Teala o içeceği için bildiğinden dolayı şaşma payı var mıdır? Şaşma payı yoktur. Niye şaşma payı yoktur? O zaman ne olur? İlminde hata olur. Herkesin bilgisinde yanılma payı vardır. Mevla'nın ilim sıfatında yanılma payı yoktur. Yanılma payı olmayacağına göre adam çilingir sofrayı kurmuş, mezeyi düzmüş, rakıyı koymuş. Allah muhafaza Allah kurtarsın bütün içenleri. Şimdi benim bu tespitime göre bu bunu içecek. Bu şişeyi devirecek. Ama Allah Teala'nın ilminde içmeyecek diye biliyorsa İçmeyecektir o. Çünkü hata payı yoktur. Ne olacaktır? Deprem olacaktır. Kedi gelecektir. Sofrayı devirecektir. Karısı arayacaktır, çağıracaktır. Neyse. Bir sebep olacaktır. O adam içmeyecektir. İçmeyecekse içmeyeceğini bilmiştir. İçeceğini bildiyse mutlaka içmiştir ki o. Çünkü ilminde onu seyretmiştir. Görmüştür. İradeyi o yönde kullanmıştır. Engelde çıkmamıştır. O hal hazır olduğuna göre o bilmiştir o zaman ilmi bilmesi zorlama anlamına gelir mi? gelmez ne anlamına gelir? müşahede yani tanıklık sen olmadan bir şey görmüyorsun Allah olmadan görüyor sen tanık olmadan bilmiyorsun Allah Teala her şeye ve kefabilâh şehidâ vallâhu ala küllî şeyin şehid her şeye şahitse senin benim yaptığım da şeylerden bir şeydir o zaman her şeye şahit olanın senden benden farkı vardır o onun görmesi ve gözetmesidir müşahedesidir ve tanıklığıdır böyle yapacaksın ben böyle biliyorum böyle yapacaksın diye bir şey yoktur özgür irade verilmiştir ama adamın boyu ne kadar olacak adamın köse mi olacak sakalı çıkacak mı adamın kaç çocuğu olacak adamın efendim siyah mı olacak beyaz mı olacak Hangi ana babadan doğacak? Bunlarda irade-i cüziye yoktur. Ben şimdi bir santim daha nasıl uzayayım? İstediğin kadar çek beni, duvarı yukarı as beni. Mevla bu santimi takdir etmiş bana. Bunlarda benim iradem var mıdır? Yoktur. Ama amellerimde namaz kılacak mıyım senin yatsıyı? İnşallah kılacağım o niyet değil. E şimdi benim irade-i mi? Ama Mevla da benim burada yatsı namazını kılmaya irade kullanacak mıyım? Sonra onu bir fiil kuvveden fiile çıkaracak mıyım? Bir fiil icradim kılacak mıyım? Bunu biliyor önce önceden işte. Ama kılmayacaksa onu da biliyor. Ama burada ne yapmıyor? Ne kılana, kılması için zorlama yapıyor, ne kılmayan? E zorlama yapacak olsa herkesi kıldırır. Bilmek zorlama anlamına gelmez. Bunlar da ne diyorlar? Onun için Allah adamın ne yapacağını bilmez diyorlar. Niye bilmesin? Çünkü diyorlar bilirse zorlama şeyi taşır. Manası taşır. Ne alakası var? Ne alakası var? Ben de bazı şeylere şahit olurum. Bazı projeleri bilirim. Ama benim orada hiçbir zorlamam olmaz. Ben biliyorsam ben onu zorla mı yaptırmış olurum? Şahit olmuşumdur o konuya. Başkalarının bilmediği bir konudur. Ama ben şahit olduğum için o konuya o işin öyle olacağını bilirim. Tabi ama ilmimde hata payı var mı? Var. Neden o proje tatbik olmaya da bilir. Bildiğim bir şey geri de tekallüf edebilir olmayabilir. Şimdi tekim çoğu ha oldu olacak dediğimiz kesin garanti gözle baktığımız bir şey çok şey olmuyor. Çünkü neden ilmimizde yanılma payı var. Sebeplere takıldığımız için. E sebeplerle iş yapan, sebeplerdeki takıntı senin ilmine tehlike ediyor. Bundan dolayı masanın üstünü görüyorsun, masanın altını görmüyorsun. Adam hatta başka bir proje var. Yani onun için siyasette de oluyor, görmüyor musun? Neler oluyor? Dolayısıyla sen masanın üstüne çahitlik ediyorsun. Çoğu işte altını görmediğin için, e, buradan bu çıkar dediğin şey çıkmıyor işte. Çıkmıyor. O zaman sen acizliğini itiraf edeceksin. Ya Rabbi! iradeyi i cüziyem de senin elinde. Kudreti cüziyem de senin elinde. Senin irade-i külliye, kudreti külliye hepsi sana aittir. Kurban olduğum sana Allah. İrade-i kudreti cüzyelerimizi kudret de razı olduğun işlere kullanmamıza nasip eyle. Amin. A, amin denecek dua budur. Bak ben bu duaya herkes amin demelidir yani. Ama sen burada suçu Allah'a atmak haşa o içirtti beni, o zina ettirdi bana şeklinde Cebriye mezhebi işte el-i ayrıldı gitti işte. Cebriye oldu. Şimdi Cebriye Allah bilir ama o bildiği için ben mecburen yapıyorum diyor. Gitti. Bunlar mutezile midir, ne nanedir belli değil. Bunlar da öyle bir karışık mezheb var ki. 72'den hiçbirine şudur diyemiyorum. Montaj yapamıyorum. Mustafa İslamoğlu'nun babası bana öyle dedi telefonda konuşurken. Allah hayırlı uzun ömür versin o mübarek adama. Ahmet Efendi, Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi. Öyle dedi bana adamcağız. Yani dedi Mu'tezile'den biraz almışlar dedi. Caferiye'den almışlar, Şia'dan almışlar, almışlar almışlar çorba yapmışlar dedi. Onun için dedi bir mezhep de değil dedi yani. Babası dedi bana. Babası ilk hocası. Babası allame Cihan adam yani. Sami Efendi Hazretleri'nin halife şeyh adam, büyük, maneviyatı yüksek adam babası, çok büyük veli ya Kayseri develi de duruyor Gidenler elini öpsün ziyaret etsin ya, bulunmayacak bir adam, oğlu da olsa yanlıştaysa oğlunu reddedebilen belki de şu asırda gördüğüm tek adam, tek hoca çünkü oğlun çok e, popüleritesi artar, televizyonu var vakıfları çok kendine göre meşhur uluslararası işleri falan o noktaya gelmiş bir oğlunu bir adam ehl Sünnet'ten dışarı çıktın diye e, reddetmek her babanın harcı değil her babanın harcı değil tabi cahil olan baba burada kapılırdı giderdi ama baba alim olduğu için ehl Sünnet olduğu için tasavvuf Ehl-i Sami Efendi Hazretleri cemaatlerinden olduğu için e, tabi halife şeyh ayarında adam tabii adam maneviyatı çok yüksek hatıraları var bir cil kitap aldım Tümünü bitirdim ya. Gece sabaha kadar okudum. Ne kerametler, ne zuhuratlar anlatıyor Bilmiyorum hangi yayın evinden çıktı. Alın tavsiye ederim şiddetle. Ahmet İslamoğlu Hoca beni. Hayat ve hatıraları çıktı. Okuyun. Yani ben kimseden haberim yok da rastgele çakıyorum. Değil Her gece okuyorum ben. Ben gecede iki kitap bitiriyorum bazı gece. Üç kitap. 500-600 sayfa bir kitap. Ben devamlı okuyarak ara göz ediyorum. Ben burada internete bakıp gelmiyorum ki. Bakın Ahmet İslamoğlu hoca kim? Babasını bir tanıyın adamı. Ölmeden gidin Allah uzun ömür versin. Elini öpecek adam arıyorsanız adamdır. Ben böyle bir şey görmedim. Oğlu bu kadar itibarlı, meşhur yani olup da, bürokraside şurada burada adamı olup da, hadi git işine eli sünnet dışına çıktın diyen adam, daha da fazla lafları var da, internetlerde var, ben onları demeyim. Yani onun ne dediklerini siz bakın. Ben o lafları demeyim. Çünkü özele gelen şeydir ama... İnternette de bulabiliyorsunuz. Sitelere girdiğiniz zaman Ahmet İstamolo Hoca ne demiş? Babası diye yazsanız çıkıyor. Şimdi böyle bembeyaz sakal nur gibi zat biz de görüşemedik. Telefonla görüştük yani. El yazısıyla gönderdi. Bizim dergide bastık. Sonra bana ah dedi hastayım, yaşlıyım, şeker hastasıyım, çok hastayım yoksa. Ahret diyeler lerret diye. Ben geleceğim, ret diyeler yapacağım. Milyonlar sapıtmasın diyor. Milyonlar sapıtmasın diyor. Ne diyor? Kaynak yayınlarından çıkmış. Benimle ilgili bir yayın evi değil. Ama ben bütün keşke vaktim olsa eli sünnet üzere olan bütün her şeyi tavsiye ederim. Benim burada menfaatım söz konusu değil yani. Kaynak yayınlarından çıkmış. Adını bilmiyor. Ahmet İslamoğlu hocanın hatıraları mı diye geçiyor? Muhteşem bir şey. Şimdi kainatı yoktan var eden Yüce Rabbimiz bizi eli sünnet üzere yarattı. Yaşatıyor. Sonumuzu yine o biliyor. Şakıy mıyız, sahit miyiz belli değil. Anamızın karnında yazıldı. Yazıldı. Ama ve lakin biz şimdi Hüsnü Katim'e için sonumuzun güzel bitmesi için imanlı ölmek için peygamberler dışında herkesin korktuğu bir şey. Yani Ömer radıyallahu anh korkuyor. Munafık mıyım acaba diye. Yani Hz. Ömer gibi zat, benden sonra Levkane bâdî, nebîn'in levkâni Ömer benden sonra nebi gelse Ömer olurdu Ömer o cenne, aşereyim beşşer eden dedi diye buyuruldu halde Hz. Sıddık ne diyor? Bir ayağımı soksam, cennete bir ayağım geride kalsa hala korkuyu bırakmam ya çek o ayağını geri derlerse diyor çünkü cennete girmeden hani çıkmama müjdesi yok bir daha çünkü yarı yoldan çıkartabilirler diyor Hz. Ömer Efendimiz geliyor Hüzeyfer radıyallahu anh'a ben münafıklar şeyinde var mıyım? Benim halifeliğimden çekinme, lütfen bana söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana sır verdi. Bu sırda isimler verdi, bu isimlerde ben... Ya olur mu? Ya olur mu deme, ne olur şöyle bak. Yani ölene kadar azdı Ömer. Bu korkuyla yaşattı ya münafıklar defterinde var mıyım? E dolayısıyla e hiçbirimiz açısından bir garanti yoktur. Peygamberler dışında sallallahu aleyhi ve nebine aleyhi mezhebine göre 12 imam masum, tam 12 imam büyük velidir. Evliyanın reisleridir ama mahfuzdur Korunmuştur ayrı dava Masum olmaz Şia ile ayrıldığımız en büyük nokta budur Humeyni'nin kitabında Kaynağını da veririm cildi sayfası da var Hümeyni diyor ki Bizim 12 imamımız masumluğu O kadar yüksek seviyede yani günahsız masum Durlar ki diyor Onların ulaştığı makama Hiçbir mukarrep melek Hadi tamam Evliya olan reislerin Meleklerden üstün olur o tamam ama Cibril'den olamaz ama o mukarreb diyor. Hiçbir mukarreb melek de ulaşamaz. Hiçbir mursel nebi, Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamber diyor, bizim imamların şeyine ulaşamaz diyor. Hümey'nin kitabında bizde okudum. Kaynağım var. E sen şimdi e, bu ümmetin evliyasından, tamam evliyanın ne kadar büyü olsun, Abdülkadir Geylani olsun i̇mam Rabbani olsun. Nasıl diyebilirsin ki Salih Aleyhisselam'dan üstündür haşa. Haşa vekella. Melek ulaşamaz, peygamber ulaşamaz diyor o makamı. E bu Ehl-i Sünnet'ten değil dinden bile huruçtur Huruç çıkıştır Peygamberden üstün nasıl oldu? Mevla-i Teala peygamberler üstün kıldığını ayetle ispat ediyor, beyan ediyor E senin imamın Benim de imamın başımın tacı Bak biz Lale Gülde başladık değil mi? Her şeyde bir şey veriyoruz 12 imam sohbetleri eli i sevgisi başlattım ben Yani eli i sevgisi 12 imamın o sıralı 20 derse yakın 18-20 sohbet var her hafta bir sohbet konuluyor. öyle Gül'de bana öyle söylediler. Saatini bilmiyorum şimdi Gezber'den. Takip edin onları yani. 12 imam bizim imamımız. Ama peygamberden üstün nasıl derim? Masum nasıl derim? Ama mahfuz. Tamam veliler korunmuştur. O 12 imam da Allah'ın izniyle efendim korunmuşturlar. iman selametiyle gitmiştirler. Ehli Beytin imamları. Ona hiç şüphemiz yok. Ona hiç şüphemiz yok. Sahabe hakkında da hiç şüphemiz yok. Ve külün vaad Allah Allah hepsine cenneti söz verdi. Ayette olduktan sonra, sen şimdi ne dedi Abdülaziz bindir? Eyüp Sultan'ın yücüsü sürümetine istenir mi diyor ya? Niye diyor? Ya Eyüp Sultan'ın diyor Müslüman öldüğü bile belli değil diyor. E şimdi bunu bizzat dedi yani. E şimdi sen ayetle Allah cenneti vaat etti. Hadi hadislerde Eyüp Sultan hakkında dolu müjde var ama ayetle bütün sahabeye cennet vaat edilen noktada bu zat sahabe değilse onu söyle. Yok sahabe ama imanlı öldüğü belli değil. E yani o zaman ayette Allah da bilmedi bunun iman. Zaten adamlar Allah ne bilecek senin ne olduğunu diyor ya. Peki Allah bilmedi de nasıl cenneti söz verdi? Şimdi Allah ileride adamın ne yapacağını bilmedi meselesine. işte en büyük delil ver et diye buradan geldi. Mevla getirdi bak şimdi ben hiç düşünmüyordum bu konuyu. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki? La estevi minkum menen fekka min kabül fethi ve Mekke fettinden evvel cihad edenlerle. Mekke fethinden sonra cihad edenlerin fazilette derecesi eşit değil. Görmüyorum ki bana. E getir. Evet. E, Mekke fethinden önce savaşanla Mekke fethinden efendim ee, Mekke fethinden ee, sonra savaşan bir değil. Peki. Ülaki azam-ı dereceden. Hadid suresinin ayetleridir bunlar. Mehmet okuyan. Bak Arapça okuyup da ayet diyor yutturuyor deme. Hadid suresinin ayetleri. Hafızım diyorsun. Ayet olduğunu bilmiyorsan sana da anlatırım o zaman. Bu adamlar yani Mekke fethinden önce cihat yapanlar <gülüyor> Mekke fethinden sonra infak yapan ve cihat yapanlardan fazilette derece bakımından üstündür. Şimdi burada sahabeyi nereye ayırdı? İkiye ayırdı. Tabii başka ayetlerde Muhacirden ve Ensardan olan önceler. Yani ilkler veldinetebaham bihu sen sonra dinde imanda onlara uyanlar yani diğer sahabenin tamam. Radiyallahu anh ve Allah onlardan razı oldu. Oldu, olacak değil. Oldu. Onlar da Allah'ın sevabından razı oldu. Filmaz Bit. Gel Fetih Suresi'ne. La kad radiyallahu anil müminine. Demin okuduğum Yunus Suresi olacak herhalde. Ubeydullah Hoca söylesin. Şey nerede? O? Tevbe'de mi he tebede de olabilir ben sure şeyini rakam ve sure şeyini çok bilmiyorum ama bunların yüzünden öğrenmek zorunda kalacağım yani mecbur kafayı artık zorluyorum çünkü şu sure demezsen adam ayet değil diyecek az daha tövbe ya rab bela o burada da metni okuyorsan sana. rakamla konuşmuyoruz ki efendim fetih suresinde ne bu la kad anil dikkat o ağacın altında seninle biatleşen Hudeybiye günü sahabeden and olsun ki muhakkak Allah razı oldu bitti. Fe'alime mafi fi Onların kalplerindeki niyeti bildi. Ne yapacağız şimdi? Yaptığını değil kalpteki niyeti bildim diyor. Hani sen adam durdu namaza sen neyi biliyorsun? Namaz kıldığını biliyorsun. Mevla biliyor? Kalbindeki niyeti biliyor. Niye? Öğlen diye ikindiye durmuş. <gülüyor> Sen de haberin yok ki. Sen de yanında duruyorsun. Ne kıldı? Adam kıldı ikindiği. Ya diyor. Mevla diyor ki ikindiği kılmadın. <gülüyor> ya niyeti <bay>, öyle ne yaptı. <gülüyor> Mevla diyor ki kalptekini bildim. Sen neyi bildin? Kıldığını bildin. Herhalde ikindidir. Ya aynı imama uyduk. Ama adam niyeti yanlış etmiş. Kalpteki niyeti bildim. Siz ikhlaslısınız. Din için Allah için çıktınız bu yola. Ben de razı ol. Bitir. Peki Allah razı oldum dediği adamın sonunu bilmeden razı olur mu? Bu ayet geldi, Kur'an'da kıyamete kadar okundu, bitti. Şimdi ne olacak? Sahabeden bu adam Şia'nın dediği gibi. Şia ne diyor? Şia diyor ki 5 tane 6 tane kaldı, geri kalanı mürtet oldu, dinsiz oldu. Bütün sahabe dinden çıktı. E Kur'an muacir diyor, ensar diyor, onlara tabi olanlar diyor, sabikun diyor, mukarrabun diyor. Ne diyeyim sana? Acın altındaki en az 1500 kişi ayrıyetten onları söylüyor. Bedir'de bulunanları söylüyor. Ve Küllen vaadillah hadis suresinde fetihten önce fetihten sonra fetihten sonra ne demek efendimiz vefatına artık çok az zaman kalmış bir iki sene. 8. senede fetih oldu, 10. senede vefat oldu. Yani ondan sonrasını bile katıyor bütün sahabe. Hepsine cenneti söz verdi. E peki cenneti söz verdi. ...bu adamın cennetlik olduğunu bilmeden... ...nasıl söz verdi? Söz verdiyse... ...o adamın bozulmayacağını... ...yolundan ayrılmayacağını... ...mürted olmayacağını, dinden çıkmayacağını... ...bildi ki söz verdi. E, böyle bir ihtimal... ...olsaydı... ...yani onun ilminde hata payı olsaydı... ...ayetle Kur'an'da... ...vaat ettim bitti bu iş demezdi. Razı oldum gitti bu iş demezdi. Çünkü... En ufak bir Ehl-i Sünnet'ten, imandan, e, ha sahabe günah işler mi? Ehl-i Sünnet itikadına göre sahabenin günah işlemesi mümkündür. Olmuştur da. Kolu kesilen olmuştur, had cezası yiyen olmuştur. Günah işlemesi mümkündür. Çünkü peygamber olmayınca, masum olmayınca sahabe evliya mertebesindedir. Evliyadan üstündür ama peygamberden alt derece evliya derecesi arada şeyde sıtlıklık şeyittik ama bunlar hep evliyanın içindeki bölümlerdir. O zaman ne oldu? Günah mümkün oldu. En büyük evliyanın da günah işlemesi mümkün müdür? Vakı mı ayrı? Hangisi hangi günah yapmış? Belki de hiç günah yapmayanları var çoğu. Ama şimdi günahı yapmamış başkadır. Günahı yok başkadır. Günah yapıp yapmaması mümkün müdür? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve geldiği zaman ben sana şunu diyebiliyorum ki Günah yapması vaki hiç günah yapmamıştır diyor biliyorum. Masum diye. Ama bir sahabeden birine örnek verdiğimiz zaman bu zat günah yapmamıştır hayatında diyemiyorum. Yapmamış olabilir. Ama ben ne bileyim Allah biliyor onu. Yapmamış olabilir ama yapma ihtimali olduğundan yapmamış diyemiyorum. Hiç günah yapmamış yani hiç. Küçük de yok. Diyemem. Bunlar hepsi ehli sünnetin çok önemli maddeleridir. İşte i̇man İslam İlmihali'nin başındaki bölümde bunlar çok kısa ama çok seçici cümlelerle ifade edilmiş. Hani uzamasın diye. Çünkü 120 sayfada bütün eli i sünnetin ana meselelerini nasıl sığdıracaksın yahu? Ama sığdırmak zorundayız. i̇l çünkü. Fazla yaparsak adam ben bunu şey demem, belleyemem de. Çünkü bu iman meselesi. Bunsuz el sünnet olamaz. Mecbur o ilk bölümü şey edecek. Yani ilerisinde hadi fıkıhta başına müşkil gelende açar. Ama bu inanması gerekiyor. Beynini alması gerekiyor. En azından hafızada tutmasa da okur. Okuduğu anda iman tazeler. O bir bilgisi yoksa o güne kadar. Ha ben böyle bilmiyordum derse iman tazeler. Ama bilmemek başka yanlış biliyorsa tamamen iman tazeler. Kelime-i getirir yine. Allah Allah arasında canım. Gelip de bizim fesboğa ilan verme yani. Mübarek. Eskiden şöyleydim, eskiden böyleydim. Şunu yedim, bunu içtim, şimdi. Bize lazım değil. Adam şimdi mesaj atmış. Mahmut Hoca da bana... Haber ediyor falan adam demiş ya Bu Mustafa İslamoğlu'nun dinlesen adam Mescid-i Aksa'daki namazın Kaç yüz kat faziletli olduğunu hadisin Belki de inkar eder hiç bana Bir teşvik olmaz Tek tekrarında bir dinledim işte Mescid-i Aksa Halbuki o arada işte geçen bir cümle Mescid-i Aksa'daki namaz şu kadar fazileti var İşte demiş hemen Şimdi hatta mesaj atmış ki turizm şirketindeyiz Kudüs'e bilet alıyoruz Hemen gideyim de Mescid-i Eksa'da bir Ama şu anda Ya Paris'e bu kadar zamparalığa gittik. Bilmem ya ne yazıyorsun bunu mübarek adam. Yani şimdi de tövbe ettik mescid gidelim. Yani sen, sen de kalkım şimdi efendim ben evvelce melekleri kız buluyordum. Tövbe yarabbel alemin o zaman dinsizdin daha. Meleklere kız diyen kafir oldu diyor. Necim suresi de var. E şimdi leys el melakete teslim edelim. Sen şimdi bize mesaj at atarken ben yanlış de, öyle teferruata girmeyin. Teferruata girmeyin. Çünkü neden? Oradaki yazanı, çizeni, mesajı, atanı, herkesi şahit ediyorsun günahına. Günahına şahit etmeyin. Şahit etmeyin. Ama o mesele, Allah'la aranda o meseleyi öyle bilmiyorduysan, hiç bilmiyorduysan öğrendin. İmanın kuvvetlendi. Ama yanlış biliyorduysan hemen o noktada bir iman tazele, bir kelime işaret Tamam. İman tazele. Ona o şekilde inan inanarak. Okuduğun anda inanarak iman tazele. Çünkü biz orada Ehl-i Sünnet'in temel meselelerini yazmak zorundayız. Yer dar. Çünkü orada teferruat yazamayız. Yer yok. Teferruat orada mutlaka itikadidir o konu. Şimdi allah Teala cenneti vaat ettim. Ben onlardan razı oldum. Buyurduğu noktada. Hayretin Karaman'a da ondan çözdüm. Muaviye'yi sevmem. Ya Allah cenneti söz verdim diye. Kur'an'da sahabeyi söylüyor. Peki sahabe midir değil midir diyorum. Sahabedir diyor. Ama sevmem. Ama sövmem. Niye peygamber sövmeyin dedi? E bir daha navrat söv bari. E peki sövmem diyorsun. Niye sövmem diyorsun? Sahabedir diyorsun. Peki sahabeyse ayet söylüyorum sana. Cenneti vaat et. Adam cenneti garantilemiş. Sen sevsen ne olur. Sevmesen ne olur. Ah seni kimler sevsin. Ah seni kimler sevsin. Senin onu sevmemen ona zarar etmez ama seni kim seviyor acaba. O zaman ne oldu? Cennet vaat edilmiş adama. Sen sevmesen ne olur. E Allah bunu bilmeden nasıl vaat edecek? Allah tamam ya o zaman Allah Teala haşa bekler kimin peygamber edeceğini de bilmiyor Efendim Salihem 40 yaşına kadar bakıyor vaziyete aa çok düzgün oldu bu diyor bunu yapayım diyor öyle peki onu hatırlattı Volkan Hoca Volkan Tuzcu Hoca gelmiş bize misafir bugün mübarek adam bak buraya yazı yazdı Musa annesi ne olacak diyor nerede kasas suresi Musa Selenin annesine tabi peygamber Kadından peygamber olur diyen de var. Eşari mezhebinde el-i sünnettir ha. Eli yani şimdiki karılardan olur demiyoruz ya. Tövbe şimdiki adamlardan da olmaz. Şimdiki adam da kalmadı ki peygamber olacak. <gülüyor> Şeyi diyoruz ya Meryem valide içindenmiş, Musa Selemin annesi içindenmiş. 2-3 rivayet var. Biz maturide de olmaz. Ama şey işte vahyettikten dolayı eşari mezebinde olur diyen var. Şimdi bir adam Meryem valideye e, peygamber diye inansa el üst çıkar mı? Çıkmaz. Matru diye uymaz ama eşari de var. Anladım. Ama biz e, tabii ki emali de bizim matru. Ma keanet nebiyan ve emali akait metdimizde asla kadından nebi olmadı, köleden de olmadı, İleri geri işleri olan yanlış işleri olan yani evveliyatında yatında bu bozuk adamdı denilecek adamdan da hiç peygamber olmadı. Veli oldu. İsim vermeyelim mübarek zatlar hakkında. Ama siz de kıssalarını biliyorsunuz. Eskiden ne yollardayken, sonradan evliyanın reisi olmuşlar. İsim vermeyelim. Millet yanlış anlamaz. Ama öyle veliler oldu. Şimdi ama hiç öyle geçmişinde yanlış olan bir kişi peygamber olmadı diyor. Sicil hep temiz olmuş. Ha, şimdi sen e, Musa Aleyhisselam'ın annesine İzleyin Yani Senin annene vahy edilen vahy edildi. Enigdifi vittabud Şimdi Musa Aleyhisselam'ın annesi onu Firavun yakalayıp da kesmesin diye uzun kıssa da şeye koydu Enigdifi vittabud korktu keser diye. Mevla da diyor ona vahyettim. Vahyettim derken burada biz maturidiler olarak peygamber kabul etmediğimize göre ilham etti diyoruz. Çünkü arıya da vahyetti. O zaman arıdan peygamber olacak diyoruz. Şimdi maturidi bir delil getirir. Eş'ari bir delil getirir. Bu ehl-i sünnetin içindeki meselelerdir. Teferruata girer. Bunlar hepsi Teferruata girer. Onları karıştırır. Ama ben orada onlara bile kısa kısa değindim. i̇man İslam ilmi o 120 sayfada o teferruat bile var yani. Çünkü enbiyanın, peygamberlerin sıfatları bahsinde geçiyor. O 120 sayfayı ezberlemeniz lazım yani. Yutmanız lazım. Ve onu bilmeyene kız vermemeniz lazım. Ama tabii onu bilmeyen kızı da almamanız lazım. Ayrı bir şey. Çünkü neden elüsnettir imanını bilmiyor yani bunu Bundan net gelin olur ne damat olur ya. Müslüman olmaz ki el üstete göre itikadını bilmeyen adam. Hiçbir şey bilmiyor. Ne dersen ona inanacak. Bu nasıl müslüman olacak? E, de bir dinden çıkar haber olmaz. Bilmeyen dinden çıkar haber olmaz. Onun için. Şimdi ne diyor Saroşa? Ulema Hanefi fukuhası ne diyor? Saroşa kız veren zinaya kız vermiş olur. Estağfurullah. Nikah kıyacağız ya. Hoca nikah kıyıyoruz. Yani içki içene. Çünkü neden diyor zinaya kız vermiş olur? O diyor içki adeti var ya, tövbe etmemişse, o yine arada içecek. İçince de sarhoş olacak, sarhoş olunca da ne yap dediğini bilmeyecek. Ne dediğini bilmeyince de bazı kere üçten dokuza verecek. Çok öyle var. Ondan sonra diyor, sinirliydim, sarhoştum, öyle fetvalar geliyor çünkü. Ha sarhoşken de fetva geçer, sarhoşken de boş ol dese gider. Bu sefer de ne olacak? Sarhoşken dediğine de itibar etmediği için kendi de onu hatırlamayacak efendim o kendi karısını zannediyor ama nikah gittiği için zinaye devam edecek diyor. Onun için içki içene kız veren zinaya kız vermiş olur. Dikkat et bu Hanefi fıkıh adresidir yani. Fıkıhta geçen mi? ibaredir yani. Şimdi bunun gibi iman, İslam ilmanı, ehli sünnet itikadının yani kısa bir şey tabii ben bunu demiyorum bütün teferruat. Sen müçtehit mi olacaksın itikatta? Ama şu itikadı bilmeyene kız veren nereye vermiş olur? Nereye vermiş olur? Hadi saroşa derken ve talak verirse zina vermiş olur. Peki adam imandan çıkarsa nereye vermiş olur? Gavura vermiş olur. Ben Türkçe konuşuyorum burada. Neden? E bilmiyor. Melekler dişidir diye inanacak. Ben bunlara rastladım. Ben bunlara rastladım. Ben sabahın abdestle evden çıktım. Beş vakit kılıyorum diyen adamın, Mahmud Efendi Hazretlerinin karşısında, o da 70-80 yaşında adamın, zengin tüccar, efendim, Kur'an'da olsa da bu kısas mısas kol kesmek ben inanmıyorum dediğine rastladım. Nasıl olacak şimdi namaz kılayan diyor verilebilir mi imanı olmayana? Yanımda oldu bu. Melekler kızdır ya diyenler astadım. Müslümanlık tane adam amen diyor okuyor. Melekler kız biliyor. E şimdi bu nasıl inelele la yumun öyle bir <gülüyor> ahiret ele el melaket tesmiyet desemse. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takar diyor Necim Suresi ayet. E ben şimdi buna onun için diyorum. Ben şaka söylemiyorum. Yani ehl-i sünnet itikadını bilmeyen kişinin e, dinden çıkması, ehl-i sünnetten çıkması demiyorum. Bak yine laflarımın hepsini ölçülü konuşuyorum. Ehl-i sünnetten çıkması demiyorum. Bazı meselelerde ehl-i sünnetten çıkması. Bazı meseleler. Ama bazı meselelerde küllün dinden çıkması. Neden? E sen şimdi meleğin dişi olmadığını, erkek dişi olmadığını bilmediğin noktada ehl-i sünnetten değil, dinden de çıkıyorsun. E o da orada yazıyor. Hal böyle olunca her şey ilme dayanıyor. Şimdi Allah Teala kaybı bilir mi? Konuştuğumuz konuya bak ya. Peygamber bilir miden geçtik, Allah bilir mi'ye döndük. Tövbe estağfurullah. Ne ile hayatçılar çıktı ya bize? Ne hale getirdi ya memleketi? Öyle diyor adam. Ne buyurdu Musa Asam'ın annesine? Peygamber olmadığı halde. Ama biz buradan ne ispat ediyoruz? Şimdi Mevla'nın ilerisini bildiğini ispat ediyoruz. Bir de Peygamber olmayan veliye de gaybı bildirir. Çünkü bizim diye göre, cumhur'a göre, kadından peygamber olmadığına göre Musa Selam'ın annesi peygamber değil. Peygamber değilse veliye. Veliye. Peki veliye olduğuna göre yani evliyadan, veliyattan yani kadın velilerden. Kadın velilerden olduğuna göre bu bir gaybı bilgiyi nasıl verdi Allah ona? Şimdi ayet bak. Sen onu tabuta koy. Tabut dediğin için ki cenaze tabutu değil. Sandık şey yani böyle şey yap küçük ona. Bebeğin sıkacağı kadar. Katranlanda içini şey yap su girmesin içine. Allah korur da tabi tedbir aldırıyor ona. Yani ayette katran yok da bir detayda var. Rivadelerde var. Katranlanda içini sıva. üzerinde kapat kapat. Fakrivi mi? Onu sonra denize at diyor. Çünkü Nil Irmağı deniz gibi ya. Hakikaten deniz. Bizim boğazdan beter. Büyük. Yerleri var. At onu denize diyor. Felk Benim ve onun düşmanı onu alsın diyor. Yani firavunun onu alacağını söylüyor. Andes hepten telaş çıktı. En nihayetinde buyurur ki La takhafi. Sakın korkma. Ve hâzeni, e, üzülme. Yani benim çocuğum ne olacak? Bir derede nereye gidecek bu ya? Boğulur mu eder mi bir? İki Oradan sonra firavunun eline düşse orada yaşatırlar mı onu? İki Firavun zaten bir çocuk gelecek tacımı tahtımı yıkacak 90 bin çocuk öldürüyor o dönemde. Dereden gelen çocuğu kabul edelim. Tabii orada hanımı devreye giriyor. Benim evlatlığım olsun bizim çocuğumuz yok zaten diyor vesaire. Şimdi gelelim İleyki biz o çocuğunu sana geri döndüreceğiz. Şimdi burası bir bilgi tabii hemen de birkaç ay sonra da geri döndürülüyor ama gayip olmamış. Ondan sonra وَجَعِلُّهُ el الْمُرْسَلِينَ Onu peygamberlerden yapacağız. Peki peygamberlerden ne zaman oluyor? Zaten 30 yaşına kadar Firavun'un şeyinde kalıyor, kefaletinde kalıyor, evlatlığı durumunda kalıyor, oradan gidiyor, 10 sene medyende kalıyor, oradan dönerken Tur Dağı'nda nida geliyor, nübüvvet geliyor, yani 40 sene sonrayı söylüyor burada. Yani Allah için 40 sene, 40 bin sene fark etmiyor da. Peygamberlerden yapacağız. Yani adamın amelini bilmese, bir adamın amelini yaptıktan sonra görse Musa Aleyhisselam daha bebek ne amel etmiş de peygamberlerden yapacağını söylüyor o zaman önceden biliyor kimi veli yapacağını da biliyor kimi hangi dakikada veli yapacağını biliyor kim doğuştan veli kim sonra tövbe edecek veli taip var veli masum var yani günah baştan işlememiş veliler var bir de sonradan bozuk yoldan dönmüş de veli olmuşlar var hangisi üstün sorsam herkes baştan beri temiz olanlar zanneder değil Veli Te'ai, veli masumdan evladır diyor. Risale-i Haliliye'de, Halid-i Muadadi Zülcen'e, Haynekadde sallallahu aleyhi ve Yani bazı günahlardan tevbe edip de veli olan, baştan beri çocukluktan günah işlememiş olandan nefterdir. Çünkü neden öbüründe biraz belki ara sıra hiç günah işlemediğinden nefis olur, ama bu devamlı günahlarını hatırladığı için sıralı ala. Bu da çok ince bir şeyler yani. Kafayla çözülecek işler değil, onların da dayandığı adı şerifler, mutlaka deliller var. O zaman Rabbimiz biliyor Ve bildiriyor Ve bildirdi, peygambere de bildiriyor İlla bendir talami rasul Peki Sade peygamberin bildirimi yok, evliyanın kerameti Haktır e Nereden çıktı? E Kur'an'dan çıktı Gayıptan istediğini velilere de bildirir mi? Bildirir Bildiriyor mu? Bildiriyor, bildirdi mi? Bildirdi canım Vuku var mı? Var işte ayet okudum sana Musa Aleyhisselam'ın annesine bildirdi 40 sene sonra ne olacağını bildi. Gayip değil mi kadına göre kayıp? Aleyhisselam. O zaman dikkat edeceksin. Cahil cahil konuşmayacaksın. Evliyan-ı Keram'a zaten Meryem validemize yazın kış meyvası, kışın yaz meyvası gelmesi keramet. O ayrı. Ama gayba dair olduğuna dair burada en açık bir şey. İsmül Mesih isefni Meryem. Meryem validemize diyor ki ben seni müjdeliyorum diyor. Cebrail görüyor. geliyor. Meryem suresinde var. Ali İmran suresinde de var. Allah'ın kün kelimesiyle, ol emriyle olacak. İnsan suyundan olmayacak. Babasız doğacak. İsm-ül Mesih i̇sm Mesih olacak. i̇sm Meryem. Meryem olacak. Veciyen fid dünya ve ahireti. Dünyada da itibar sahibi çok mübarek bir zat olacak diyor. Ahirette de itibar sahibi çok büyük bir peygamberdir diyor. Ve yükellimun nase fil mehti ve kelen Beşikte de insanlarla konuşacak diyor. Daha olmadan. Ve mine salihin salihlerden Allah'ın en iyi kulağından olacak. Diyor. Daha Meryem Validemiz diyor ki nasıl çocuğum olacak ben evlenmedim kocam yok meselelere başlıyor. Cibril Emin'le yani e, muhavere diyelim, mücadele e, kelimelik kelamlara girişiyor yani. Nasıl olacak bu iş diyor falan. E şimdi onun dünyada ne olacağını, ahirette ne olacağını Peki onun amelini bilmeden nasıl olacağını bilmeden ne yapacağını bilmeden nasıl hüküm veriyor ahirette mukarreptir diye. Ya sen Allah'la mı mücadele ediyorsun be adam? Ve umücadelu nefillah. Allah bilir mi bilmez mi? Allah hakkında tartışma yapıyorlar. Ve üveşe dilüm. Kurban olduğum gücün kuvveti, en kuvveti şedid olan Allah'sın. Bunların şerine kafi gel ya Rabbel alamin. Bu milleti saptırmasınlar ya Rabbel alamin. Bizim içimiz yanıyor, canımız çıkıyor bu işten. Çok üzülüyoruz bu işten. Bir kişi bunların sitesine takılıp da böyle konuşan ilahiyatçıların, hocayım geçinenlerin bir kişi hiç kapılıp da Allah kaybı bilmez derse kafir olacak yahu. Çoluk çocuk Müslümanlara yazık. Vallahi bir derdim yok billahi bir derdim. Ona gitmeyin, bana gelin dediğim yok, onu dinlemeyin, ben dinleyin dediğim yok. onun kitabını almayın, benim kitabı alın dediğim yok. Vallahi böyle bir derdim yok, zerre kadar ya, rakabet, makabet yok ya. İşimiz mi bitti arkadaş, öleceğiz, gideceğiz ya. Ahirete gideceğiz ya, bak Mehmet Bürüngüz abi yolladık. 63 yaşında adam. Çok çekti tabi o kanser, şusura. kefaret, kefaret, kefaret, tertemiz, tertemiz, tertemiz, tahur. Yani işte Allah Müslüman'ı temizleyecekse O hasta illaki günahları vardır O zaman Temizlik lazım Niye kabire kalmasın Mahşere kalmasın sırata kalmasın Mizana kalmasın arafa kalmasın Direkt çenede gitsin Ama kaç senedir hastalık çekti Rıza üzere sevabını Allah'tan bekleyerek İman-ı Kamil Efendim Ehl-i Sünnet İtikadı Mahmud Efendi Hazretlerine intisabı. Uuu, öyle sevgi görülmemiş coşar yani Herkese anlatır böyle evliya ulemanı. Böyle adam yani. E nasıl gidecek? Tabii ki üstü zan ediyoruz. Üstü zan ediyoruz. El üstünde de itikad üzere. Gittiğine, dair. Dua ediyoruz. Buyurun bir ruhuna bir kelime-i şahide okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü <mülüyor> enne muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah muhammedur <mülüyor> resulullah fi kullile muhitim ve nefesin Ardındanım Allah Allah Allah kurban olduğum ilminin kapsadıkları kadar şahadetler olsun tevhidler olsun bütün müzikiller ruhuna kabrine ihda olsun şu saatte ishal olsun şu mübarek cuma gecesini kabri nur olsun derecesi hali olsun şu eli sünnete ulema evliya olan sevgisi muhabbetinin yüzünü ak ailesin ya rabbel alemi bu şahadetlerin sevapları mahşer sabahına kadar kabrinde salih amelleri kendisi en iyis ve yoldaş olsun. Mahmud Efendi Hazretleri'nin, tarikatının, zikirlerinin, salih amellerinin, haçların, umrelerin, nice dostluklarımız, yolculuklarımız var, şahit olduğumuz, tanıklıklarımız var. Allah'ım sen hepsinin salih amellerini hiçbirini iptal etmeden mahşer sabahına kadar yanında en iyis ve yoldaş olsun. Ya Rabbi evini aratma ona Ya Rabbi. Çoluk çocuğunu aratma Ya Rabbi. Öyle aleyhi ve sellem birisi vefat etti zaman. Ne acayip duaları var, cenaze dualarında. Allahümmebdülü hayranı daran hayran min dar. Ya Rabbi evinden hayırlı ev ver. Ve ehleni eh, hayran min ehli. Ailesinden hayırlı aile ver. Allah. Dua diyorsun adama, hanım duymasın tabi. <gülüyor> Hanımı duyacak. Eşinden hayırlı eş ver da hadis-i şerif. <gülüyor> hanım da diyecek, ne biçim dua diyorsun kocama ya falan. O da öyle der işte, onda derdi başka. İşte dünyada olduğu için haset, kıskançlık, gayret hepsi mevcut. Ama ahiret alemi başka bir alem tabii. Orada bu kıskançlıklar olmayacak ama dualar onun için biz de dua eledik. Ya Rabbi kabul eyle, hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Şimdi ölüm gözümüzün önünde. Ben gelmişim Hicri hesap 52 yaşına. 52'de doldur bu Şevval'in 25'inde benim tevellüdüm. 1384 benim tevellüdüm. Hicri konuşuyorum. 1384 25 Şevval. 25 Şeval. 1965 27 Şubat'a denk geliyor. Yani sizin de kendi hesabınızda kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ben hesabımı ona göre yapıyorum. Neden? Hadis-i şeriflerdeki müjdeleri almak için. Mesela 60'ta çok müjde var. Şimdi 60'a ulaşmam lazım ki o hadisin müjdesini alayım. 60'a neye göre ulaşacağım? Öbüründe daha 50 oldum. E ben ona göre ulaşacağım. Hadis-i şerif hicri hesaba bakar. 13'ün işte ben 8 senem kaldı iplen çekiyorum. Hani 60'a kavuşursam Allah Teala buyuruyor. 60 yaşına ulaşıp da hani Taçı sakalı ağıran benim yolumda yaşlanana azap etmekten haya ederim. Böyle bir müjdeye girebilir miyim acaba diye. O da bir garantim yok da. Hani 60'a da ulaşsam garantim yok da. Ama hani bir müjde var madem. 70'in ayrı var, 80'in ayrı var, 90'a kadar var. Hadis-i Şerif'te 90'dan sonrasında yok. Onun için Evliya Allah hep 90'a ulaşsak. Hacı Salih Hazretleri Hacı Şeyh Muhammed Zekeril Bukhari Hazretleri hep bunlar böyle isterdiler. Ben şahit oluyordum ve hepsi de 90'ı geçtiler başı yüzü de geçti. Rabbim şefaatlerine ailelesine. Amma velakin diyeceğim odur ki Mustafa oğluna cemaat gitmese diyor ki bizim onların cemaatından bazı çarşaflar bize geliyormuş da ondan endişelenip de reddiye yapmış diyor. E tamam ilk baştan soru oradan çıktı. Bu adamın tefsir derslerine gidiyoruz gidelim mi? 7-8 ay dedim ki Bilgim yok ben bunu tanımıyorum. Ne diyeyim dedim. Atlattım gitti. Atlattım gitti. Sekiz, dokuz bir sene geçti. Kürsüye devamlı kağıt geliyor. Ya bu adamın tefsir dersine çarşaflardan giden var. Ee, bunu bir incele. Yahu dedim ben bunu inceleyemedim ya. O arada işte Akit Gazetesi bunun bir kitabını dağıtmış. Akit Gazetesi çok hayır sahibidir yani. Bir nokta bir de ünlem koyalım oraya. Efendim bir de soru işareti koyalım. Yani hiçbir kitap bulamamış. Hayır diye bunun kitabını dağıtmış bütün milletin evine. Kitapta ne biliyor musun? Yahudileşme temayülü. Yahudileşme temayülünde de kime diyor Yahudileşme temayülü? İmam-ı İmam-ı Azam, İmam Şafi gibi müştehitler, hayız kadınlar camiye giremez dedikleri için Yahudilere benzemişler. <gülüyor> Ana! Bir gün yolda bir baktım, iki sayfa daha çevir, üç sayfa. Bunun dedim, neresini ben şey edeyim? Anladık. Bitti. Ta kaderim aderi duymamışım ha. Ondan sonra tabii her dakika bir şey, bir çanak kırılıyor, her dakika bir sütler dökülüyor. Hala da dökülüyor. E şimdi bunu ben o zaman işte berat başladım. Şimdi diyor ki bizim diyor onların cemaatından bize cemaat geliyordu da diyor o endişeyle uğraşıyor benden. Ama diyor daha çok gelecek diyor onların cemaatlarını alacağız diyor bilmem. Ne alacaksın? Alamazsın. Bu millet ehli sünnettir. Bizim bir şey yok ki. Benim hangi cemaat var? Milyonlar var elhamdülillah. Milyonlar var diyorum sana bak. Elhamdülillah. Neymiş alacaksın? İki tane sana uyan gelirse li ehli kemen helegan beyine veya hayamen hayam beyine. Allah Teala buyuruyor ki: Hakkı hakikati beyineyi delili bildikten sonra bile bile elak olan helak olsun, bile bile hayat bulan hayat bulsun." Ben ne yapayım diyor Allah Teala. İşte Allah Teala da cebir olmadı. Ezeldeki bilgisinin zorlama olmadığı buradan anlaşılıyor. Ben delili gönderirim diyor. Delili gördükten sonra helak oluyorsan bile bile ol diyor. Hayat buluyorsan bile bile ol diyor. Ayet-i mi e bu Enfal Suresi olacak. O zaman biz bu kadar anlattıktan sonra adam hala bile bile helak olacaksa cana ekşili istemiş. Ben ne yapayım? Beni alakadar etmez. Kaderi Ahmentü'yü inkar edene kadar sen bu hala amentüde de şüpheye düştüysen e git ona. Beni ne alakadar Bana ne lazım öyle? Adam Vars, Sen elli kişi Yüz kişi toplanmıyor orada Biz elli bin, yüz bini gördük Yani elli bin Yüz bini Allah gösterdi bize külliyelerde Sen yani elli kişi için, yüz kişi için Orada toplasan elli kişi oturuyor Yüz kişi oturuyor, biz oradan adam Şey çekmişik, şey, bizden oraya gidiyormuş da Çok korkuyormuşuk da falan Kim inanır bunlara ya Yani biz ahireti düşünüyoruz Sorumluluğumuzu düşünüyoruz. Öleceğiz, gideceğiz. Bu zamanda böyle fesatlar, ifsatlar çıktı. Böyle şia yanlıları çıktı, mutezile yanlıları çıktı. Benim sünnetimi harap ettiler. Ehli sünneti bozdular. Yarın Resulullah ve sen bir hocasın. Bu kadar vaaz ettin. Ne, ne iş ettin diye bana sorarsa yarın Havzu Kevser'den kovulanlar var. Sahih hadis Melekler diyorlar bırakın ümmetlerim gelsinler içineyim. E sen biliyor musun senden sonra neleri ihdas ettiler? Yani bidat çıkarttılar. Bidat yani dinde reform. Onları kovacağız nasipleri yoktur diyor melekler. Sayın hadis. Yani Havzu Kevser'den kovulacak mıyız? içebilecek miyiz? Bunun derdindeyiz arkadaş benim senden ne derdim var? 20 kişi sana gelmiş de 5 kişi hep. Bana ne? Ama milyonlar babası diyor ki yazıda. Çıktı bizim dergide el yazısı ya el yazısı. Ali Eren Hoca'ya göndermişti. Milyonları saptırıyor Milyonların Hidayeti için ne olur Reddiye yapın i̇şte Müslüman budur, şuurlu insan budur Oğluna da acıyor A benim Mustafa'm diyor i̇şte 50 yaşına mı geldi diyor Geçen konuşması, 55 oldu diyor Yaşı 55 oldu diyor Allah döndürsün diyor yani Bir baba, bir evladıyla Cennette buluşmak istemez Havz-ı Kevser'de birlikte içmek istemez Ahmet İslam oğlu gibi bir baba. Allah'tan bir baba. İstemez mi? Ona, senin benim reddiyen bir şey değil. Adamın içi yanıyor. Benim parçam diyor bu. Benim oğlum diyor. Ah diyor, ya Rabbi diyor, döndürsün diyor. Cık. Müslüman budur. Hadi ben iki cemaat rakabete girdik, 20 kişi için konuşuyorum. Öyle mi kaç senedir? Kim inanır buna? Ama senin baban, bu muhterem zat, Can vaiz... Emekli vaiz. Bu adamcağız e, sana niye böyle söylüyor? Ne rekabeti var senden? Cemaat mı topluyor develi de adamcağız? Ama yanıyor. Çünkü itikat bozukluğu, amel bozukluğuna benzemez. Amelde bütün kusur küsü, bütün günah tevbe kapısı var, af kapısı var, kaza kapısı var, şefaat kapısı var, var var. Ama ehli sünnetten bak Hadis-i Şerif diyorum sana, şibrin diyor, karış, şu kadardır bir karış ya. Müsamaha, yok, ipi boynundan çıkarttı diyor. Feyn-i cehennem, cehennem cemaatlarına dahil oldu diyor, Tirmizi'dir bu da, ayrı bir hadis. Hemen şedde şedde finna diyor. Onun için, biz duacıyız, bedduacı değiliz, Ya Rabbi onları da hidayet eyle, Ya Rabbi ıslah eyle, Ya Rabbi yoluna döndür, Ya Rabbi el hüsnete çevir. Ya Rabbi onlara da cenneti ilk girenlerden eyle. Azaplarını kaldır. Şu itikadı düzelirse. Tövbe eder, düzelir. Ben ona dua ederim ya sabah kadar. Niye gidin beddua edeyim ya? Ne zorun var benim ondan ya? Hakikaten acıyorum ve üzülüyorum. Ha babası acır, ben üzülüyorum. Ha ben kendimi mi kurtardım? Haşa ama hem menfilaz, yarhemküm menfissemâ. Yerdekileri siz acıyın, gökteki melekler size acısın buyuruyor. Yani ben... Aya kayana bir tekmede benden kaymış gitmiş diyemem dememeliyim insaf etmeliyim senmişim ben seni dinliyorum niye hangi yanlış dedin millete bunu tasi için dinliyorum dinlemek zorunda kalıyorum tabi detaylı dinleyemiyorum ama ilgili bölümleri dinlemek zorunda kalıyorum çünkü başkasının bana aktarmasıyla yanlış bir şey söyleyebilirim kendim dinlemem lazım e o zaman e sen de biraz dinle be adam ya. Bir görüştür diye dinle biz ne diyoruz ya? Bir görüştür diye dinle. Bana reddiye yapmak için dinle tamam dinle. Ama insan kafasını kiraya verir mi? Kapatır mı? Konuşur bir şey, anlattığı bir şey yok gidiyor. Ah diyor bir şeyler yazsa da keşke okusam. Yazdığı bir şey yok gidiyor. E tamam da şimdi sen bu kadar kitap yazdın. Ben senden kaynak vererek altına reddiye yapıyorum senelerdir dergide şurada burada. E şimdi sen benim ne yazdığımı okumadan bana reddiye yapamazsın ki. Ama İnşallah, yüzümüzsüz olmayalım Kalpler Allah'ın elindedir Celle Celaluhu İnsanlarda Hidayet Allah yaratır Baba duası, peygamber duası Belki babasının duası kabul olur onun hakkında Belki değil inşallah kabul olsun diye Dua edelim ya Rabbi Dua lü alit li veledike nebil ümmeti Babanın evladına duası Peygamberin ümmetine duası gibidir Bu hadis sahiptir, bu adam bu baba evliyaullah'tandır Bu oğlun hidayetine dua ediyor Kurban olduğum, biz de bu kadar insanlarla dua diyoruz. Bu babanın duasını tahkik eyle ya amin. amin. Bak bana cennet istesem o kadar amin demiyorlar. Yani o kadar istedikler yani Müslümanlar, cemaatimiz o kadar istiyoruz ki eli sünnette birleşelim istiyoruz ya. Biz tefrika çıkaralım, fırkalaşalım, hızipleşelim, gruplaşalım, birbirine çakalım. Bu rakabet lafları ayıp şeyler. 20 cemaat oradan gelmiş burada. <gülüyor> ayıp şeyler. İman meselesini konuşuyoruz. E burada 20 cemaatın hesabı mı olur? 20 bin cemaat gitsin. Keç keçene ehli sünnet ol. E, seni ben konuşturayım ve ben de be, geleyim dinleyeyim ya. Ben gelim dinleyeyim mübarek insan ya. Mübarek ol yani. Mübarek ol. Hepimiz gelelim sen dinleyelim. Ama e sen şimdi burada iş bu kadar ucuz mu? Basit mi? E, 20 kişilik, 50 kişilik bir cemaat transferinden bahsediyorsun. İki kadın derse gelmiş. Mevzu bu mudur arkadaş? Bunu bu kadar basitleştirirsen bu millet ne anlar bundan? Onun için biz ehl sünnet üzere olduğumuza inanıyoruz. Eli sünnet olduğumuzu da sünnet imamlarından anlıyoruz. İmam-ı Rabbani ne buyuruyorsa ona inanıyoruz. İmam-ı Gazali ne buyuruyorsa ona inanıyoruz. Efendim, Ma İmam Maturidi ne buyuruyorsa ona inanıyoruz. İmam-ı Eşar ne buyuruyorsa ona inanıyoruz. Sahabeden ne hadis geldiyse ona inanıyoruz. Kader hakkında yüzlerce hadis var sahabeden gel. E şimdi bizim bizim elçinet olmama imkanımız yok. Ha sonumuz ne olur belli ama Olmama imkanımız yok. Metinler ortada, kitaplar ortada, kaynaklar ortada. Senin alın yazısı yok dediğine dair bir tane elçinet kitabından delil getir. Bir tane. Bir tane. Yüz binlerce elçinet kitabı var. Yani kaç yüz senedir yazılıyor? Bin küsür senedir. Bu kitap bir tane delil getir. Zayıf da olsa. Yok bir hadis getir. Yok. Bir ayet getir. Yok. E getir? Ben bu kadar delil okuyorum. E sen diyorsun ki Mantığım almıyor. E şimdi, mantığım mantığımı alma dediğin noktada Müslüman olamazsın. Çünkü İslam iman, gayba imandır. Ellezine yu'minuna bil gaybi. Dinuna bi'nku. La Dinimiz ayet hadis dinidir. Akıllara münasebet üzere gelmemiştir. Yani akıl mantık onu anlar. Ama akıl mantık onu çözemez. Sen ne yaptın? Ayetleri, hadisleri buzdolabına koyuyorsun burada aklı çalıştırıyoruz. Bir de devamlı okudukları ayet bu ilahiyatçılar. Kur'an-ı Kerim'de bilmem kaç yerde felaya taakülün. Aklınızı çalıştırmaz mısınız? Bunu okuyor. <gülüyor> Aklımı çalıştırıyorum ayet hadise hadisi anlıyorum işte. Bunlar da ne anlıyor oradan? Ayete hadise bakmayın, aklınızla din çıkarın. <gülüyor> Şimdi kim oldu uydurulmuş din? Bizinki indirilmiştin. Kader ayette hadiste. Her şeyi okuyorum ben. Sen şimdi diyorsun ki alın yaz yok. Niye? Uyumuyor aklı uymuyor. Yani Allah nasıl önceden tespit ediyor bunu ya diyorsun. E delilin var mı ayetten hadiste? Yok. E felsefeci misin? Değilim. cisin? Din adamıyım. Felsefeciysem bir mantık yaparsın. Ama gavur olursun ayrı dava. Ama felsefeciyim dersin. Bir felsefeciliğin mantıksızlığında bir mantığı vardır. Onu da anlamaya çalışırım yani. Ama sen şimdi din adamıyım dediğin anda din sana mı geldi? Yok. Vahyin muhatabı mısın? Yok. Vahyin şahidi misin? Yok. Muhatabı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şahitlere ashab-ı kiram. Nakılleri tabiin. Bütün bunlardan gelende dünya kadar kader var, halinyası var diyecek. Cin var diyecek. O diyecek, bu diyecek. Cin suresindeki cinler geldi. İbni Mesud ben efendim gördüm diyecek. Bu kadar gören, tanık, şahit, kaynaklar burada. Sen şimdi diyorsun ki Alın yazısı yok. Ayet oku? Yok. Hadis oku? Yok. Allah diyor ki şimdi aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Şimdi hadisi de bulduğu zaman şöyle yapıyor. Hadis diyor, diyor ki eğer benim hadisim, şimdi başka bir hadis bulmuşlar. O hadis de zayıf ha. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> o zayıf hadisi en kuvvetli hadisi olarak alıyorlar. İşlerine geldi ya şimdi. O hadiste diyor ki eğer benim hadisim Kur'an'la çelişirse vurun onu duvara diyor. Ha şimdi o hadisten delil. Hadislerin tümünü eleklerken elekçi ya bunlar böyle anca sallama. Eleklerken diyor ki bu ayete uymuyor diyor. O da bildiğinden konuşmuyor. Uy uyduğu dolu ayet var. Ayeti anlamamış. Ayeti anlamaya çalışmıyor. Halbuki aklınızı kullanmaz mısınız ayeti? Ayetlerimi anlamak aklınızı yorun. Efele hayet debarunel Kur'an. Kur'an'ın niye ince düşünmüyorlar diyor. Sana gidip de felsefe yap demiyor. Kur'an'ı niye ince düşünmüyorlar? Tedebbür derin dalmak. E derin daldığın zaman öbür ayetleri buluyorsun. Öbür ayetleri bulunca ayet ayeti tefsir ediyor. Tefsir edince tezat varmış gibi olan konu çözülüyor. Şimdi kötü aleyküm. Çok ilmi bir şey anlatayım nesih hakkında. Kötü bir aleyküm de hazır aleyküm mümtü. İnterakîrın lo lil vâledini ve laqrabine bil Al sana Bakara suresi. Sizin birinize ölüm gelip çattığı zaman ana babasına ana babası sağsa kaç para bırakacağını mirastan ve akrabalarına kime ne kadar halasına teyzesine vesairesine çocuğuna karşısına e, ne bırakacağını vasiyet etmesi farz kılındı. Ayet meal verdim. Kütibe kütibe yazıldı. Kütibe aleyküm kümüsü oruç yazıldı. Oruç her Ramazan herkes tutuyor işte. Kütübeyle Ramazan ya Bu da kütübe işte. Yazıldı. Bitti. Farz. Peki şimdi böyle bir durum var mı? Teammülde var mı? Yok. Peki hadis-i şerifte ne diyor? Şimdi hadis-i şerif okuyoruz. İnna Allah atâ li ellikulli varisin hakkavuşe el miras felâ ve li varisin Bu hadis-i şerifte de diyor ki Allah Varislerden her birinin payının Hissesinin ne kadar olacağını taksim etti Verdi bitirdi bu işi Artık hiçbir varise Vasiyet yoktur Kur'an ne dedi Yazıldı farz dedi Vasiyet edecek babam 500 lira alacak anam, anam 1000 lira Mesela Karım 200 lira mesela Hadis ne dedi Varise vasiyet olur mu dedi ya Allah verdi dedi herkese vereceğini Çöz Şimdi hadis ayeti nesk mi? Hadis ayeti nesk etmiyor. Vahiy vahiy nesk ediyor. Hadiste vahi ise yani peygamberin kendi kafasından söylediği Allah'ın buyurduğunu nesk etmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin vasıtasıyla gelen diğer vahiy bazısı Kur'an'da ayet olarak olmasa da çünkü hadisler de vahiy. Diğer vahiy o zaman altın yüzük aram olmayacak. Hadise bakmazsan namazın dört tekatı bile yok Hepsi vahiy Sence öğlenin dört tekat nasıl kılıyorsun Kur'an'da yok yani. Hepsi vahiy Vahiy olmasa nasıl din iman Kırkta bir zekat yok kırkta bir Kırkta bir neye göre e, Hadis vahiy değilse kim tutturdu bunları Allah bildirdiğine göre Resulullah nasıl kırkta biri tespit etti kendi kafasından O zaman ne oldu Hadis ayeti ediyor mu? ediyor Bu ne demek değil Bu şu demek değil Peygamberin sözü Allah'ın kelamını nesh demek değil çok ince bir şeyler konuşuyorum ama anlamanız lazım. Biraz çıtayı yükseltin ya. Peki o zaman ne demek oluyor bu? Başka bir vahiy, başka bir vahiy neska diyor. Zaten o Kur'an'da da var. Kıblenin neskı gibi dolu olay var. O zaman vahiy vahiy neska Niye? Allah kendi bir hükmünü sonra başka hükümle teptil ediyor. Zaten vezabetleri bana diyor ki bir ayeti değiştirirsek dedi, değiştirdik demedi. Burada şartıya var, ma yedir Okuyan, yahu ma ma şartıya'dırse ben onu görüyorsam öbürünü de görüyorum. Sen niye öbür ayeti bilmiyorsun? Vecabetler neayet en mekana ayetin? Bir ayeti bir ayetin yerine değiştirdiğimiz zaman orada da iza zarfı zamaniyedir. Orası ise burası zarfı zamaniyedir. Ne yapacağız Hocam efendi? Değiştirdiğimiz zaman diyor. Ne oluyor diyor? Kahleynemante müftir. Sen böyle diyorsun, böyle diyorsun ya. Nasıl peygambersin? Uyduruyorsun derler diyor. De nesihle münafıkları meydana çıkarttım diyor. Mesela kıblenin döndürüşünü de. Orada teke ne dediler? Cüpheli Hoca dedi ki dedi Altaylı, kıblenin neskı var. Dedi dedi, neshi inkar ediyorsunuz ama dedi, kıble var ya dedi. Bunlar ne dediler? Taslaman falan. Durdu orada. Öbür ikisi de hocayım geçiniyor. Taslaman felsefeci. Dedi ki, kıblenin şeyi dedi, Kur'an'da yok dedi. Bunlar da bir şey demediler. Nerede Kur'an'da yok? Ne rahat tekallü veci gefis Habibim semaya gözünü devamlı döndürüp durduğunu görüyoruz diyor. Yani çabeye dönsün. Felenliyen ne yakın tarza. Bak daha döndürmemiş ha. Seni memnun olacağın olduğun kıblene çevireceğiz. Çevirmemiş daha. Çevireceğiz. E çevireceğiz derken başka kıble var demek daha. Nereye çeviriyor? Felenli ve çeke. Hadi şimdi dön diyor. O dakikada vay geldiğinde çevireceğiz diyor. Demek eski kıble olmasa. Yeni kıbleye dönder mi? O zaman ondan evvel Efendimiz sağ senin kıblesizdi. E şimdi böyle bir saçmalık olabilir mi? mescid Aram'a dön diyor. Şimdi mescid Aram'a dön. Ondan evvel Mescid-i Aksa'daydın. Öbür türlü kıblesiz mi kıldın bu kadar zaman? Allah Allah. Bunu bile anlamıyor. O sonra ayette ne diyor? Dikkat, dikkat. E buyuruyor ki Ve ma kıble telleti nasıl yok dedi be. Gidin kaydı inceleyin. Kıblenin dedi mescid eksa Aksa kıble meselesi Kur'an'da yok dediler. Orada öbür ikisi de durdu. Bak ayet Bakara suresi Ve ma ceallel kıble telleti kunte aleyha Senin evvelce bak, Ayet sen bile Türkçe kıble anlıyorsun bak Ve ma ceallel kıble telleti kunte aleyha Evvelce üzerinde bulunduğun kıbleni Evvelce Künte aleyha demek Kabe değil. Künte Evvelce idin aleyha o evvelce bulunduğun kıbleyi biz niye şimdi bu tarafa çevirdik? İlla aleme men yu'minu bil ahiret İlla lina aleme men yu'minu bil ahireti mimmen yengalibu ala akibbeyhi Kim ahirete inanıyor? Benim dediğim bu tarafa dön dönüyor bu tarafa dön dönüyor demek tam teslim olmuş kayba iman etmiş. Kim de böyle şey olur mu ya bir buraya döndük bir oraya döndük diyerek, bu peygamber uydurukçudur diyerek, ökçeleri üzerine, tersine, gerisin geri, dinden dönüp mürtet olacak, bunu bilelim diye. Yine aynı mesele geldi. Bilmediği bir şey bilelim diye mi demek? Değil. Ezelde bildiğimizi olsun da görelim, olmuşken bilelim diye. Şimdi peki 18 ay 16 ay kıldık mescedek sahaya doğru ne olacak diye sahabe-i kiram eyvah namazlarımız boşa gitti diye dertlenince ve ma kana lillahi imanekum Allah sizin imanınızı burada namaz demektir. iman Çünkü imanın en büyük rüknü olduğu için. Yani imanınızın namazınızı Allah zayi edecek değil. O küblede doğruydu. Neshedilmeden evvel o namazı ettiniz, kazandınız diyor. Hatta diyorlar ki o arada sahbeden arkadaşlarımız öldü. Hatta Beray İbn Ma'rur o zaman da öldü. Hatta Efendim sallallahu aleyhi geldi dedi, ben dedim Kabe'ye dönüyorum namazlarda, dedi. Ee, efendim sallallahu aleyhi buyurdu ki, yapma, yapma dedi, kıble mescidi eksadır dedi. Biraz, e, yalnız belki yakında bir ümit ediyorum hani, yakında bekle biraz, biraz sabret. Kabe'ye döneriz dedi ona, ama yapma dedi sakın ha. Namazda ben dedi dayanamıyorum, <gülüyor> ben dedi aramadım dedi, öyle şey olur mu falan. Biraz böyle şey, ama Bera ibn Marur öyle bir acayip bir ki. O Kabe'nin dergide bastım. Medine'nin bir şeyinde mezbele gibi çöplük gibi yapmışlar gittik bulduk onu mübarek. Çok büyük saat. Ne yaptı orada biliyor musun? Tam vefat ettiği işte kıble daha döndürülmemiş. Dedi ki beni dedi Mescid-i Arama doğru gömün dedi. Kıble Mescid-i eksayayken, o Kabe'ye döndürdü kendini. Öyle gömüldü. Ve efendim sonra şeyim geldi Medine'ye icretten, Ferah nerede dediler vefat etti götürün beni mezarına dedi gitti orada resminde koydum o caminin olduğu yerde Kena, ka kabrin üstünden gıyabi kıldı ve kıblede o zaman döndürülmüştü yani mescidi harama döndü ama onu ilham ile yani sahabede ilham geliyor işte kendini mescidi harama döndürdü ama öbür sahabe dediler ya Resulallah bizim de ölülerimiz var mescidi doğru gömdük onlar hiç mescidi harama kılmadan öldüler Mevla buyurdu ki ya ben sizin imanınızı namazınızı zahim edeceğim. Emir tutan kazandı. Oraya dön oraya dön. Buraya dön buraya dön. Şimdi bu diyor Kur'an'da yok. Ya önceki kıble diyor daha daha nasıl yok? Mescid-i Aksan önceki kıbleyi şimdi buraya çevirmemiz imtihan içindi diyor. Önceki kıble ne peki? O zaman başka bir kıble çıkartacaksın ortaya. Böyle adamlarla uğraşıyoruz. Seviyeye bak. Yani onlar da bana diyor ki biz akademisyeniz, seviyeye bak. Adam bir işe mezunu değil. Onlar da bana öyle diyor. E ben burada konuşuyorum, bütün dünya dinliyor. Kim haklı, kim haksız. Diyorsun ki Kur'an'da yok diyorsun, küble ya. Eski küble yok diyorsun. E künte ya üstünde bulunduğun küble eski diyor. Evvelceki es, künte eskiden diyor. Künte oldun. Mazı yani. E bunu anlamıyor musun? Kâne yekûnü kevne çek daha. Künte künte küntü. Hiçbir şey çekmedin mi sen küntale ya? Hadi taslamanı anlıyorum adam felsefeci. Ama bunlar ma şartı eden bilmem neden bahsediyor. Maiş şartıye göre ne diyorsun ama izai zamaniyeye göre de değiştirdiğimiz zaman böyle dediler diyor olmuş bitmiş. Demek değiştirdi. Ve Vezabetten ne diyor sen kime yutturacaksın? O da oradan bana aynı lafı söylüyor. Ya bir Arapça okuyor diyor. Kime yutturuyorsun burada diyor akademisyen var maiş şartı ediyor. Ya maiş şartıya de ve izah değiştirdiğimiz zaman ayeti ayetin yerine. Şimdi burada Türk milleti var ama Arapça az çok anladık. Beddeline ne demek? Tebdil ne demek tebdil? Beddeline değiştirdik. Bak herkes anlayacak şimdi. Mehmet okuyan bak hocalığa lüzum yok. Ha bu cemaatın hepsi anlayacak. Ve izah değiştirdiğimiz zaman ayeten bir ayeti. Mekane ayetin bak kelimeler hep anladık. Mekan ne? Yeri. Mekane ayetin öbür ayetin yerini. Vallahu alim. Allah çok iyi bilir bima yunazzilu. Tenzil indirmek. Ne indireceğini sana mı soracağım diyor. Ne indireceğim? en iyi ben bilirim diyor. Galu dediler. Gale, gale galu yani. Galu dediler. İnne ma ente ancak enteysen. İnne ancak enteysen müfterin, müfterisin hani lafı. Habibim sana dediler ki müfterisin. kabe böyle dedim, böyle kıldık. Şimdi çevirdim bu tarafa kıble burada dedim. Müfterisin dediler. Ya olmuş bitmiş. Sen hala diyorsun ki ne çık yok. Olmuş olunca adamlar ne demiş o da var. Münafıklar dinden dönmüş o da var. Zaten kim ayrılacak kim sapat edecek. Yani kim mantığa vuracak işi, kim mantığa vuracak işi, kim vahya uyacak. Bunu ayırayım diye kıbleyi çevirdim diyor. Yani ayet sabit. Bunlar ilmi konular. Ama bilmeniz lazım. Yoksa zoka yutarsınız. Bunların şerhine kapılırsız. Helak olursunuz. Kur'an ortada. Ayet-i hadis ortada. Ben konuştuğumun hepsine delil getiriyorum hadden hadisten. Sen diyorsun alın yazışı yok. Sen diyorsun Kur'an'da nesih yok. Şimdi geldim vasiyet meselesine. Orası yarım kaldı. Şimdi bir şey de anla anlamadınız. Şimdi ben sadakallahu lazım desem el çıkıp biteceksiniz. Nasıl oluyor ya? Desene ki Hoca Efendi mevzu yarım kaldı. Şimdi hadis-i ayeti etti mi? Etti diyelim. Aslında hadis hati nesk etmedi. Vahiy, bir vahi, öbür vahi nesk Peygamber kafadan konuşmadığına inanıyorsak eğer, yok kendi uyduruyorsa zaten aşağı o zaman dini bırak git. Ama peygambere doğru konuşuyorsa Allah'tan geldi diyorsa bunu. Çünkü inna kat kat'a Allah verdi diyor. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste sahih tabi. Fıkıhta, fetvada zayıf hadisle amel edilmez. Faziletli amellerde edilir. İtikatta ve fıkıhta çok sayı olması gerekiyor. E, verdi diyor. Peki. Şimdi bunu anlamayan, ya peygamber Allah'ın sözünü nasıl bozuyor? Ya Allah'ın sözünü bozmuyor ki. allah Teala sonra başka hadler gönderdi. Ne diyor hadde? وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ ازْوَاجِكُمْ Hanımlarınızın bıraktığı malın yarısı size kalır. اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنْ نَوَلَتْ İşte onların çocuğu yoksa, onların çocuğu varsa size 8'de 1 kalır. Sizin bıraktığınızdan وَلَهُنَّ رُبُعُمْ il ve وَلَهُنَّ ر o sizin bıraktığınızdan hanımlarınıza efendim e, dörtte bir var i̇şte sizin çocuğunuz yoksa çocuğunuz varsa fümün sekizde bir var böyle sayıyor. Hepsini sayıyor. Şimdi bir önceki ayette dedi ki ananıza babanıza ne bırakıyorsanız vasiyet etmeniz farz dedi. Bu ayette de anaya, karıya, kocaya birçok ayette Yûsîkûbullâhu fî evlâdikûm Çocuklarınız hakkında Allah size vasiyet ediyor Nisa Sûresi Lidze Kerim, hazalun Ünzeyeyn Erkek bir iki dişi kadar haz alır Yani mirastan nasip alır Bu ayetler gelince Resulullah s.a.v. ne buyurdu? Şimdi öbür ayette Kur'an'da okunuyor Vasiyet yapmanız farz kılındı ama Daha varise vasiyet yapamazsın Niye? Öbür ayetlerde Allahü Teala Kimin ne alacağını belirtti, kimin ne anacağını belirttikten sonra sen anama sekizde bir kalsın diyemezsin, niye? çocuğu varsa yoksa, şusu varsa, busu varsa allah Teala tek tek beyan etti namaz kılın bu yurda kıymış salate Habibimden öğrenin veatür zekatı zekat verin burada Habibimden öğrenin yani sallallahu aleyhi ve sellem kaç, kırkta bir mi işte evem namazın rekatı, sayısı, ruku secdesi ondan öğrenin ama vasiyete, mirasa gelince ne yaptı? bu para işidir Malcağının yongasıdır, para işinde çok ihtilaf çıkar. İşte şimdiki gibi Bukhari'di, Müslüm'di, hadisti, zayıftı, mayıftı. Şimdi hiç hadisleri kabul etmiyorlar. Eğer hadislerle bu bildirilseydi namaz gibi, namazda itiraz etmiyorlar. Yani rekatına falan, farzlara falan itiraz etmiyorlar. Ona bile ihtilaf çıkaran var ama bunlar o kadar edemezler. Peki şimdi miras da böyle hadise kalsaydı, hepsi hadisleri eşeleyecekti, deşeleyecekti. Ve şu anda isteyen istediğine kadar malı götürecekti. Hocadan fetva alarak İslamoğlu böyle dedi. Sen hepsini alabilirsin Mesela diyecek niye bu hadis zayıf diyecek Ama Mevlane ne buyurdu bu para işinden çok harp çıkar Para işinin taksimini ben yapayım buyurdu Onun için Allah'ın vasiyeti ben vasiyet ediyorum Vasiyetleri ben yaptım diyor bitti Karına ne vereceğinde yazdım Kocana ne vereceğinde oğluna ne bırakacağında Çünkü kavga çıkmasın Mevla bilmiyormuş da hadislere böyle yapacaklar Kavga çıkmasın Kur'an'ın metnine koydum diyor e Kur'an'ın metnine koyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki artık o ate bakıp da vasiyet farzdır, bana vasiyet et, şu kadar senindir de diyemezsiniz, vasiyet hakkınız kalmadı. Çünkü Allah verdi payını belli etti diyor. Senin vasiyet hakkın nereden kaldı? Üçte birden kaldı. Yani sen eğer dersen ki camiye, çeşmeye şu kadar hayır vasiyet ediyorum yazdığın zaman bir insana ne hak verildi? Efendim, borçları dışında öldüğü zaman evvela borçlar hesap edilir. Borçlar mirasa tealluk etmez. Önce borçlar ödenir, borçlar ödendikten sonra ne kaldı? 100 bin lira kaldı. Efendim, 90 bin lira kaldı. 90 bin lira kaldığı zaman, ama bu adam burada, efendim şu kadar işte fakire yardım vesaire bir şeyler vasiyet etmiş, yazmış, bırakmış. Bu geçerli mi? Geçerli. Ama nereden geçerli? Üçte birden geçerli. Borçlar ödendikten sonra, 3'te bir kaç lira? 30 lira. 30 bin lira. Bu 30 bin lirayı hayra vermeleri lazım geliyor. Gerek ne kaldı? 60 bin lira 60 bin lirayda ne oldu efendim erkek ne alır kız ne alır ayetlere bakılarak feraiz ilmidir bu bu ilme göre o da ayette ekseriyeti ayette var yani hiçbir konunun bu kadar teferruatı Kur'an'da yok İslam hükümlerinden hiçbir hükmün ne talağı ne nikahı ne sütü ne razağı hiçbir hükmün tafsilatı Kur'an tafsilata girmez anayasadır Hiçbir hükmün tafsilatı Mirastaki kadar yoktur Para işi olduğu için Para işinde ortalık karışır diye Mevla devreye girdi Öbür hükümleri Resul ne verdiyse alın e Şimdi mirasta da öyle Ama Resulullah sadece bu an ki Zaten öbür ayetler nesettim demiyor ama Burada vasiyet etmem farz diyor Orada da ben vasiyet yapıyorum Erkeğe şu kalacak diyor Ayetler çelişmeyeceğine göre Nesih var Ayete ayetle değiştirince sana uyduruyorsun diyorlar. Ya sen demedin mi istediğimiz kadar karımıza kızımıza vasiyet ederiz? E dedim. E şimdiden ayet geldi böyle. Edemezsin. Üçte birinden geçerli. Geri karan herkes ne alacağı belli. E peki işte sen uydurukçusun diyorlar. Sen nasıl nesli inkar diyorsun? O ayette vasiyet farz diyor. O ayette de ben vasiyet ediyorum diyor. E efendim ölçüleri vermiş. Burada da istediğiniz kadar vasiyet edin diyor farz. Ama vasiyet yapmanız farz diyor. E ne olacak şimdi? Hakkane alel müttekin bir de. sen diyor, sana hak ve vaciptir, diyor. Femem beddeli huvân, işitip de değiştirenlerin. Femem de huvân, işitip de değiştirenlerin. Değiştirenlerin belası günahı vebali boynuna olsun, diyor. Azap çekecek ahirette, diyor. E sen şimdi bu kadar ayet, hadisler var iken, o yok, bu yok, şu yok. Peki... Ben dediğimin hepsine ayet okuyor muyum? Okuyorum. Hadisleri i okuyorum, okuyorum. Dört mezhep müştehitlerden fetvaları söylüyor muyum? Söylüyorum. Kaynakları söylüyor muyum? Söylüyorum. Yazdıklarımda direkt yazılı veriyor muyum? Veriyorum. Sen nesih yok derken, sen kader yok derken, sen efendim hayızlı kadın namaz kılar ulaştılar derken, hangi mantıkla, hangi delile dayanıyorsun? Ayetten delilin yok. Hadisten delilin yok. Hristiyet'in bir kitabından delilin yok. Ya neymiş? Adamın dediğine bakar mısın? Eskiden böyle bezler bilmem neler yokmuş. Onun için kan bulaşılmış da camiye girmezmiş de. Şimdi efendim güzel şeyler koruma sistemleri çıkmış da. Onun için ayetin hadisinin hükmü kalkıyor. Ne oldu? Yahu Allah kendi ayetini değiştiremez diyorsun. Allah kendi ayetini nesk edemez diyorsun. Nesk'i inkar ederken. Allah kendi ayetini değiştiremez diyorsun. Ama... Sen İslam oğlu olarak, okuyan olarak, okumayan olarak ne yapıyorsun? Kadın camiye giremez hükmünü, hayızken giremez hükmünü değiştiriyorsun. Niye pet çıkmış girebilir diyorsun? Hay senin mantığına, felsefene ben Allah istersin diye dua diyeyim yani. Bu nasıl bir mantık? Senin nesetme hakkın var. Neleri kaldırdılar? Kaldırmadım. Amen tu altıdır. Sahih Müslim'de ve En-Tirmizi'de bil kaderi kayd eder. Buhari'de yok diyor sanki Buhari'de olsa inanacak. Ben de diyorum ki kader Buhari'de var. Ona niye inanmıyorsun öbür hadislere o zaman? Allah Allah. Hadiste Buhari Müslim hadisinde iman şartlarını sayarken ve entüne bil kaderi hayri ve şeri diyor. Kaderi iman şartları olarak söylüyor. Birçok hadiste daha kader ahmeti de var. Sen amen düğünü altıdan beşe indirebiliyorsun ama Allah ayetini bir ayetle değiştiremiyor. Senin demek müçtehidi geçti, müceddidi geçti. Peygamberi de geçti, Allah'ı da geçti. Allah neshedemez, ben kaldırırım diyor. Ve birçok helala şu anda haram diyorlar ve birçok ayet hadis zabit harama da helal diyorlar. Bu nedir? Kaldırdım diyor. Delilin mantık. Yani ayet hadis birbirini neshedemiyor ama senin mantığın ayet hadisin tümünü neshediyor. Gel söz ola beri gele. Ben bu kadar açık konuştuktan sonra, fena Badel hak dalal, haktan sonra sapıklıktan başka ne kalmış Allah bula? Fennatuz rabuun, ey Türk milleti, ey Müslüman millet, ey eli işte sünnet geçinen millet, hala bu haktan döndürülükte, bu batıla nasıl çevriliyorsunuz Allah soruyor. Çünkü ayet hadisler açısından konuşuyorum, benim açımdan konuşuyorum. Bu kadar benim delillerim varken, siz nasıl batıla çevriliyorsunuz? Kalpler Allah'ımızın elindedir. E ala der efendim babamız öyle buyururdu. Bizim kalplerimiz Allah'ımızın yedi kudretinde neye benzer? Şu lambanın düğmesi bizim elimizde olmasına benzer. Çıt bastın yanar, çıt bastın söner. Yani bir kalp bir anda nur olur, bir, bir kalp bir anda zulmet olur. Zulmani olur, kapkaranlık olur. Bizim de sonumuzun ne olacağı belli değil. Onun için bir de baktın yarın başka fikre sahip olduk. Bir de baktın öbür gün başka bir itikada zahib olduk. Bu çok büyük tehlike. Bizim hakkımızda devam ediyor. Biz bu uykumuzun, iştahımızın kaçması gerekir. Garanti almamışız ki. Garanti alacağımız yok ölene kadar. Melekleri görmeden ne anlayacağız ki? Ne haddeyiz? Ya tamam şimdi doğru itikattayız. Ama dönüp dönemeyeceğimiz bu yolda durup duramayacağımız belli değil. Bu kadar fitne var. Onun için mutlaka sohbetleri terk etmeyelim. Cemaattan ayrılmayalım. Yedullah alel cemaat. Allah'ın rahmeti cemaata yar. El i sünnet vel cemaata yar. Bu sahih hadistir. Ve birlikteliğe yarar. Sohbetleri dinleyelim, dinletelim, anlayalım, anlatalım. Bunlarla ilmi delillerle mücadele edelim. ''Üdü'ü'lâ sebi'li rabbi gebil hikmeti'' Hikmetle öyle bağırarak, çağırarak ''Yok benden cemaat kapıyor, yok onun cemaati bana geldi'' Böyle laflarla değil. Hikmetle, ince ilimlerle, vel mev'uzatil hasenedi Güzel vaizlerle, öğütlerle Onları senin Rabbinin yoluna davet et. ''Habibim <gülüyor> ve Evet onlarla mücadele et. Mücadele var, reddiye var, münazara var. Ama billeti ahsen'' En güzel yolla mücadele et. Ben onun için ilmi reddiyelerle, misallerle halkın anlayacağı seviyeye olayların en zor olayları bak vasiyet meselesindeki neshi gibi anlatmış olduk bu gece. Bu kadar konuları millete anlayacağı dilden en güzel yol neyse üslupla e, bu mücadeleyi yani ilmi tartışma diyelim buna yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki batıl olmasa hakkın kıymeti nereden belli olacak? اِنَّ رَبَّكَ alem بِمَنْ بَاللّٰهَنْ سَب۪يلٍ senin Rabbin üzülme diyor, saputan olacak diyor. Senin Rabbin yolundan saputanları çok iyi bilir. Ve alemu bil muhtedin. Hidayette çabata edenleri de çok iyi bilir. Ama sen çok üzülüyorsun Habibim, canını kıyacaksın, intihar olur bu diyor. Bu kadar üzülme diyor ya, çok üzülüyor yola getirmek uç. E şimdi aynı dava. Aynı dava. Şimdi Hazret Efendim sofiyem vahyin tenzilinde cihat etti. Hazreti Ali Efendimiz'e ne buyurdu radıyallahu anh? Ya Ali, ben vahyin tenzilinde cihat ettim. Yani Allah'tan bana Kur'an geliyor, vahiy geliyor dedim. Müşrikler kafirler inkar ettiler, münafıklar da gizli küfrü içinde gizlediler. Benle uğraştılar. Mekke dönemi kafirlerle, müşrikler Medine dönemi münafıklarla ben Kur'an'ın vahyin tenzilini oturtmak için, yerleştirmek için cihat ettim ama ve inne kele le tefsiri ey ali sen de tefsiri için cihat edeceksin ne demek tefsiri ben vahyi yerleştirdim daha eksilmez artmaz ama manayı değiştirecekler tefsir ve tevil ve yorumlamalarla ayetleri tarif edecekler ayetlere bir manalar veriyorlar 104 kitapta yok hiçbir mealde yok ben diyorum Allah Allah bu ayet bu muydu diyorum ya meal yazmış biri olarak kafayı yedim hemen açtım baktım bir diyanete baktım Hasan Kudu'yu aradım, şu Diyanet'ten gönder gönderdi. alakası yok. Elmalılıyı gönder, alakası yok. Konyalı Vehbi'yi gönder, alakası yok. İzmirli İsmail Hakkı'yı gönder, alakası yok. Efendim, Ömer Nasuhu'yu gönder, alakası yok. Nereden verdin bu manayı arkadaş? Bu da ulema evliye ara, 1400'ün edilir anlamamış. Öyle gerekçeli mahalle diye mahalle yazmış İslamoğlu. E şimdi, Hazreti Ali diyor ki, sen de te tefsiri için cihat edeceksin. Nasıl tefsiri için? Kim çıktı Hazreti Ali döneminde? Hazreti Muaviye ile aralarında sorunlar oldu ama Kur'an'ın ayetin tefsiri hakkında olmadı ki. Yönetimde oldu sorunlar. İctihad ihtilafları oldu. Kimle oldu? Haricilerle. Şimdiki bu Işidin a babaları, hariciler, cehennem köpekleri. Hazreti Ali kim şehit etti? Hariciler şehit etti. Hazreti Ali İbn Abbas'ı kime gönderdi? Harura ehline, haricilere gönderdi. Tamam? O başladı. Hazreti Ayşe zamanında da bile. Efendim, Kadın geldi dedi, ey Ayşe dedi, biz dedi Hayız halinde dedi, namaz kılacak mıyız, or oruç tutacak mıyız, namazları kaza edecek miyiz dedi sonra. Hz. Ayşe anamız ona dedi ki, haruriye yetün enti, sen harici misin? Hz. Ayşe yaşadı çünkü çok. Sen harici misin dedi, haruriye ehlinde misin dedi ya. Biz Resulullah'ın zamanında, Hayız olduğumuz zaman namazları kılmazdık, sonra da kazada yapmazdık dedi. Orucu tutmazdık, sonra kaza yapardık dedi. Sen nereden çıkartıyorsun bunu dedi, harici misin dedi ona. Ta o zamanlar çıktı. Çünkü ayet ve hadislerin tefsirin yorumlamalarını başladılar bozma. Onun için ey Ali ben kenzili için cihad ettim. Sen tefsiri için, tevili için cihad edeceksin. Ve Hazreti Ali canından oldu bu urda. İnir hükmü illa dediler. Sen nasıl hakem tayin ettin? Kur'an'ın hakiminden çıktın. Kafir oldun dediler. Koca Hazreti Ali şehit etti. İşte bu ayetlere, hadislere yanlış tefsir yapan bu kafa. Bu kafa, harici kafası, Işıt kafası De buna Selefiye kafası, de buna habiye kafası De, ne dersen de Arkası da doldur, sana bıraktım, boş bıraktım Nokta nokta İşte bu kafa, bu kafanın devamı bugün Aynen yürürlükte Ve böylece Kendilerinin istediği ayet-i değiştirme Mantıklarıyla, akıllarıyla, hakları var Ama Allah ayetim Bir zaman sonra yeni bir hüküm getirme Allah'ın hakkı yok Haşa ve kella Bir de çelişkileri nerede biliyor musun? Allah önceden kimin ne yapacağını bilir mi? Bilmez diyor şimdi Diyorlar Peki bilmez Bu seferde nesih var mı? Nesih yok Niye yok? E Allah önceden bilmiyor mu da sonradan anladı da değiştirdi Hadi bakalım Farkında mısınız mevzu? Ne olduğunu farkında mısınız? Farkında olsan sabah kadar gülersiniz Gülme krizine girersiniz. Ben de durduramam. <gülüyor> Farkında mısınız? Ya. Mesih yok. Niye? E Allah. Önceden bilmiyor muydu? Yeni bir fikir mi doğdu da canım değiştirecek. Ya biz diyoruz Allah biliyordu. Bu zamana kadar bunun hükmü bu biliyordu. Bundan sonra bunun hükmü bu biliyordu. Bu zamana kadar tedricen şu hükümlerle gelecek. Bundan sonra değiştireceğini biliyordu. Çünkü insanların alışma süreçleri vardı. O işin oturma süreci vardı. Peki... Sen diyorsun ki Allah önceden bilmiyor muydu? Allah yeni mi bir fikir üredi de yeni bir şey mi doğdu da belirdi de Allah aa olmadı böyle bir daha gönderdi de nesil olur mu canım? Diyor ya Ondan sonra diyorsun ki kader var mı alın e Yok Allah ne bilsin ben ne yapacağım ya Ben kendim yapacağım ben yapınca görecek Ote taraftan Allah bilmiyor muydu da yeni bir şey mi öğrendi? Buraya gelince kader var mı? E ne bilsin canım ne yapacağımı? İşte böyle. Ehli sünnete uymayan, Kur'an ve sünnete uymayan tenakuzat, çelişkiler yumağı içinde bocalayıp kalır. Eğer İslamoğlu'nun kitaplarındaki ve konuşmalarındaki çelişkileri ders haline getirecek olsak, bundan kıyamete kadar ömrüm olsa, kıyamete kadar her hafta bir ders yapabilecek kadar çelişki görüyorum. Çükür eden tutarsız. Niye tutarsız? Ya şimdi ancak Allah tutarlı olur. Habibi vahye dayalı olan şeyde hata payı olmaz. Tutarlılık orada olur. Vahye dayanmayan mantık ve felsefe yorumlarıyla akılla gittiğin zaman devamlı akıl birbiriyle çelişir. Bilim bile çelişmiyor mu? Çelişiyor. Şu anda bile astronomiyle ilgili bütün şeyler ikide bir yüz senelik heyet raporu yüz sene sonra Aa, şu kadar daha gezegen çıktı şu çıktı bu geldi. Adam diye, teleskopla mikroskop cihazlarla aletlerle gözüyle gördüğü şeyde bile heyet fikrini kararını değiştiriyor. Çünkü neden? Vahiy dayanmıyor. İlim sebeplerine dayanıyor. İlim sebebine görmek, duymak vesaire. Allah görmekle duymakla bilmiyor ki. Anladın? Yani bir şeyi bilmesi görmesine bağlı değil. Yoksa her şeyi görür, her şeyi işitir. Ama olmadan evvel görüyor o zaman. İşitilmeyen, görülmeyeni biliyor. Senden farkı olacak. Kurban olduğum Allah'ım senden bahsettik ya Rabbi. Yüce Allah'ım. Zatından bahsettik. Sıfatlarından bahsettik. Kur'an'ından bahsettik. Sünneti, hadi Habib'in sünnetlerinden. Sen de sünnetindir o. Senin vahyindir o, vahiy gayrimetlüğündür o. Onlardan bahsettik. Onları güzel anlamaya, insanlara güzel anlatmaya çalıştık. İnsanların itikadını muhafaza etmeye. Senin dinini tahrif etmeye, Habibi'nin yolunu bozmaya, tahir etmeye, teşebbüs eden, gayret eden, çaba sarf edenlere, merhamet nazarıyla bakarak, onlara reddiyeler yapmaya çalıştık. Bu dersimizi Fazıl Kerim'inle tesirli eyle ya Rabbi. Kulların hidayatine vesile ya Rabbi. Kulların kalplerini ehli sünnete feth eyle ya Rabbi. Ehli bit'ate halka ile ya Rabbi. Allah'ım, dünya ve ahiret ne gayrı muratlarının varsa ihsan eyle. Cennetini, cemalini nasip eyle. Rızanı helal eyle. Cennetine yaklaştıracak, ehl-i sünnet'e göre inançları ve amelleri nasip eyle. Cehenneminden azad eyle. azabından muhafaza ile. Senin azabına, gazabına sevk edecek, eli sünnet dışı bit'at itikatlardan, inkarlardan, şirklerden ve kötü amellerden, isyanlardan cümlemizi uzak eyle ve muhafaza ile. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse bize de ihsan eyle, biz de istiyoruz nasip eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem nelerden sığındıysa, Bizler de sana sığındık. Şu mübarek gece hürmetine koru muhafazayla. Ya Rabbel Alemin. Allahım amin amin amin. Evet şimdi şehitlerimizin hediyelerimizi yapalım. Bir de duyurumuz var. O duyurumuz Ahmet Yesevi Derneği'imiz. Allah faaliyetlerini daim eylesin. Kaim eylesin. Sizlerde iltifatlarınızı ve rağbetlerinizi ziyade eylesin. İlgileniyorsunuz, alakadar oluyorsunuz. Ama ben tabi sohbetleri orada şu anda yapmadığımız için e, giden gelen az oluyor tabi ama Ulaşım vasıtaları şu anda gelip gitmeye bağlı değil. İnternetler çıkmış, mesajlar çıkmış, mail adresleri dolu. Ulaşım, hesap numaraları çıkmış. Eskisi gibi değil. Çok kolaylıklar oldu size. 13'ün siz oradan da takip edebilirsiniz. Bu senede kurban e, efendim faaliyeti yapacaklar. E, tabii fakirlere dağıtılıyor, talebelere dağıtılıyor. Hepsi e, şeffaf bir şekilde. Vekaletler alınıyor. Neyse orada tabi. Sizin burada numara yazmamışlar, onu telefonlarını aramanız gerekiyor, şey değil mi o? Derginin arka kapağında var mı? Evet, eee... Yani, Ahmet Yesevi Derneği ile ilgili... Eee... Hesap numaraları, telefon numaraları... Efendim, telefonu buraya yazmış mılar? Arka kapağı telefon da yazmamışlar ya. Mübarek adamlar. Telefonu yazmalar lazım, adam nasıl ulaşacak? Sabit telefon varsa söyleyelim. Kurban bağışı için, hisse bedeli... 700 TL tamamı bağış olmak üzere ise bağışınızı kabul ediyoruz. Çünkü şey zor oluyor. Adam diyor ki bir kısmı bağış, bir kısmını ben istiyorum. Şimdi onun neresini böleceğin neresini ayıracaksın, ona mı fazla gitti, ona mı eksik gitti gibi şeylere girmek iyi işler değil, zor işler. Yani bu insanları da memnun edemezsin. Onun için burada bir laf söz olacak yere ne dedik töhmet mevkilerinden sakının hadis-i şerif. Yani gü gürek yok. Ama ben... Tamamını bağış yapıyorum. Fakire verin, talebeye dağıtın, kurslara dağıtın, fakirlere dağıtın, tamam. O zaman derneğimiz resmi, bütün kurum şeyler, yasal her şey resmi. Tamamı bağış olmak üzere, hisse bağışı kabul ediliyor. Ee, onun için, ben bir kısım kendime de et istiyorum diye adam yetiştiremiyor, gelene kadar yolda bozulur, kokar, sıcak günlerdeyiz, bu işe girmiyoruz. Kurban hisselerini dini kaidelere uygun kesiliyor, ihtiyaç sahibi aileler ile aşevlerine dağıtılıyor. Aşevleri var. Çarşamba da var, İsmail var var vesaire. Birçok kurumlar var. Bizim de aşevi açılıyor. Ahmet Desev'in de aş aşevi açılıyor. 923 1-923 923 1-923 Herkes bu numaradan ulaşabilir. Ee, çok e, muhtaçlara, yerlerini hakikaten seçim yapılıyor yani. Tam ihtiyaç, hakiki ihtiyaç sahiplerine, özellikle fakir talebelere vesaire ulaşmak üzere. Ee, kurban kesmenin fazileti kurban kesmenin sevapları, bu ustaki rivayetleri, inşallah önümüzdeki derslerde zilitçe dersleri, zilitçenin 10 geceleri geliyor. Bu mübarek gecelerde tabii hem zikirleri var, çok sağli amelleri var. Tabii 10. günde de kurban en büyük amel. Bunlar hakkında rivayetler, zikirler, hadis-i şerifler anlatılacaktır. Biz sizi Allah için teşvik ediyoruz. Allah Teala hayırlarınızı şimdiden kabul eylesin. Amin. Şimdi yine bu listenin tümü mü geçen haftadan beri? He? Bu? Yani 25 tane. Geçen haftadan buraya 25 oldu. Ya şu şehit saç, sayısı, şehit sayısına bakar mısınız ya? Derginin kapağına şehitlerin resimlerini küçük küçük basalım dedik. Kapasılmazdı ya. Koca kapağa sığmadı yani. Memleketin haline bakar mısınız? Biz Kur'an'a uyacağımıza, ehli sünnete tabi olacağımıza, geçmiş ecdadımızın Yaşayıp, tecrübe edip, deneyip, başarılı olduğu, dünyaya sulh-ü salah, nizam, intizam, adalet, merhamet, şefkat getirdiği 1400 senelik sistem dururken ortaya yeni din uyduracağız, reformlar yapacağız, bid'atlar çıkaracağız, Abdullah'ın, Afganilerin, Reşit Rızaların peşine gideceğiz, İmam-ı Azamlar, İmam Şafir, İmam Malikleri, Ahmet-i Hanbelleri bırakacağız. Ma türü kenara koyacağız. Geleneksel fıkıh, geleneksel fıkıh diye onların hepsini bir kenara atacağız. Bu akıl, mantık, felsefe yürüten adamların hiçbir ayet hadisten delil getiremedikleri e, tenakuzlu, zıt, tezat teşkil eden mantıklarına uyacağız. Vatan millet böyle yağma gidecek. Yahu birlik zamanı, ittifak zamanı. Şimdi bu millet neyle düzelir? Bu işler neyle düzelir? Kürt sorunu neyle çözülür? Ma asla evvel ve yuslu ahira. Ümmetin başını düzelten neyse sonunu o düzeltir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başını ne düzeltti? Gelmediler Medine'ye geldiklerinde Evs Hazret kabilesi yok muydu? Bütün ensar onlardan teşekkür ediyor ekseriyeti itibarıyla 120 senelik kan davası vardı. 120 senelik savaş vardı. Birbirini öldürüyorlardı. Bir senden iki benden yapıyorlardı. Aşiret usulü yani. Ne oldu? İzgüntüma en Kur'an söylüyor. Ey sahabe-i kiram! Siz birbirinize düşman idiniz. Özellikle Medine tarafını söylüyor yani. Çünkü orada Mekke'de böyle kabile şeyi, savaşı yoktu. Muhacirlerde de yoktu. Ha kendi aralarında husumet olan şahıslar olabilir İslam öncesi. Cahiliyet dönemi, onu demiyorum. Ama Evs ve Gazireç, bir kabile, bir nüfus. Ve böyle 120 senelik bir dava Mekke hakkında ben duymadım. Kabileler hakkındaki bir şey duymadım. O zaman... Tabiat kerime üsbe hazırca akındaymıştır. Siz düşmanlar idiniz. Felefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizin arasını birleştirdi. Feusbahtun bin ni'meti ihvana. İslam nimetiyle, Kur'an nimetiyle kardeş oldunuz. Onun için Kürt sorunu, mürt sorunu yok. Cahurluk sorunu var. Milleti dinsiz bıraktılar. Çoluk çocuğu cahil bıraktılar. El sünnetten çıkarttılar. Marksist deniniz komünist bir nesil yetiştirdiler ve bu neslede şimdi 16 17 yaşında polisi şehit eden yaşı 16. 4 polisi şehit eden geçen 17 yaşı 17. E bunu cahil bıraktığın zaman, İslam'ı öğretmediğin zaman medreseyi kapat, tekkeyi kapat, zaviyeyi kapat, hocaya yasak, şeyh yasak, evliya yasak. Getirdiniz, getirdiniz, tosladınız. Tosladınız. Yeniden İslam'ı ihya edeceksiniz. Ehli sünneti o bölgelerde ihya edeceksiniz. O çoluk çocuk, efendim, haram kan dökmek, bütün insanlığı öldürmek gibi, cehennemden helak olurum, azap var, ahiret var diye inanacak, ondan sonra eline taş alır mı ya? Bırak tüfeği, bombayı, taş atmaz. Düşmandınız, kardeş oldunuz. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Ümmetin başını ne düzelttiyse, sonunu o düzeltti. Ey gidi genelkurmay, ey gidi milli güvenlik kurulu MGK, ey gidi hükümet, ey gidi devlet, ey gidi derin devlet. Ey gidi sığ devlet! Hepiniz toplanın, aklınızı başınıza alın. Kur'an'a dönün. İslam'la çözersiniz. Kur'an'la çözersiniz. Bu milleti ehli sünnet şuuru açtıyarak ya Türk-Kürk ne var ya hepimiz ehli sünnet ya! Kardeşiz! Şuurunu verirseniz, yoksa ona Kürt ırkını efendim, damarına sokarlar. Buradan çok Türkçülük yapan eskisi gibi böyle kafa tasçık kalmadı ama... Buraya da bu damarı veriler. Oraya bir, bir iğne, buraya bir zerk birbirine vururlar. Bu oyun bitmez. İslam gelmeden, Kur'an sünnet hakim olmadan bu bitmeyecek. Bitmeyecek. Yazıktır. Akil kimseler diyorsunuz. Öbürlerine boz. Çözüm sürecindekiler onlar akil kimseler. Akil yiyici demek. Akili bırak şimdi. Akil. Akil. Akıl sahibi. Akıl sahipleri hala 1400 senelik sulh-sala. Hadi bıraktın Arap marap diyorsun. 1000 seneye yaklaşmış. Alparslan'ın girişinden 1071'den 900 küsür senelik salah, düzen, sulh, barış, şefkat, rahmet, merhamet. 400 sene sırf Balkanlarda en son tecdilmesi ve tatbikatı. Hiç hiç çıkmayan yerler. Ne oluyor böyle ya? Ne oluyor böyle? Şimdi ne varken düzgündü? Kur'an ve sünnet. Ne yokken bozuldu? Kur'an ve sünnet. Ne anlatacağım sana ben ya? Ne anlatacağım sana ben? Burada yaşanmışlık var. Düzeltemezsin bu sorunu. Adamı müslüman etmeden, el üstet yapmadan vazgeçiremezsin. Paraya aldanır, karaya aldanır, ırkçılığa aldanır, yavu Yahudi, Ermeni bunları yetiştirir. Bakacağım bir profesör adını unuttum. Bu önümüzdeki Eylül'deki dergide yazısını iktibas ettim. Vatet gazetesinde ne haberler yazıyor okumuyorsunuz ki ne haberler yazıyor bir önemli bir profesör diyor ki çok değişik bir şahı şey ilk duyuyorum hani arkada ya bu diwarian menversyon onları biliyoruz komünist Leniniz hepsini biliyoruz ama şunu bilmiyordum ben neymiş biliyor musunuz yok Öyle bilinen biri değil is resmi de var ben keşke resminde de ama dergi baslaya şimdi mevzu ne biliyor musunuz? PKK dikkat et Kürtleri imha projesidir Türkleri değil ha yani aa yanlış mı konuştu acaba değil değil PKK Kürtleri imha projesidir Kürtleri bitiriyor Kürtleri dininde ne diyor mezhebinden ehli sünnetten şah çünkü Kürtler çok ehli sünnet çok Şafii mezhebinde ama itikadı eşari tam ehli sünnet ve e, çoğunluk bakımından orantıya vurursan nispette onlar çok daha Namaz ehli. Örfü adeti daha korumuş. Dini örfünü kastediyorum. Aşiret örfünü kastetmiyorum. Peki, işte onları bozacak. Peki, Yahudi Kürtleri ima nasıl bir iş? Siz duydunuz mu böyle bir şey ya? Nedenmiş biliyor musun? Ben de yeni öğrendim. Okuyoruz, okudukça. Görüyoruz. 2500 sene evvel Babil'de Yahudi devleti varmış. Babil'deki Yahudi ben teferruatı unuttum yani. Çünkü ben Diyorum ben gecede bir kitap okuyorum, orada gazeteyi de böyle okuyorum. Uuu, her şey hızlı okurum ben. Tabi onun için kafamda şey, ayet değil, hadis değil. 2500 sene evvel Babil'deki Yahudi devletini o zamanki oradaki Kürtler, yani o zaman İslam yok. İslam var da hangi peygamberse onun dönemi yani e, İslamdır. Bütün dinler İslamdır ama bizim Efendimiz Allah'ın şerati yok, Kur'an yok. 2500 sene evvel. 2500 sene evvel. Kürtler yani ırk olarak Kürt ırkının bir devleti veya oluşumu Babil'deki Yahudi devletini yıkmış. Yahudi biliyorsunuz çok kincidir ve kaç bin sene geçse ne dedi yakaladı ben şimdi duydum dedi yani. Değil mi? <gülüyor> Siz dedi bizim peygamberimizi öldürmüşsünüz dedi. O dedi iki bin sene önceydi ya dedi. Hristiyan ne dedi Yahudi? Ben şimdi duydum dedi. Geldi 2000 sene sonraki Yahudi. Şimdi bunlar ikincidir. Dolayısıyla 2000 Yahudi kadar tarihini bilen dünyanın neresinde eskiden devletler kurmuşlar, küçük büyük yönetim. Onları kim imha etmiş? O kadar şey biz bilmeyiz. Biz biz de zaten yani Derviş mezhebi bir milletiz biz. Ama onlar harita her şeyleri şeyde intikam hırsı devam ediyor ve onları bitirene kadar devam ediyor. Şimdi Kürtler onların oradaki devleti yıkılınca bunlar dünyaya bir yayılmışlar. Ondan sonra daha bu İsrail kurulana kadar da bir daha toparlanamamışlar. Çünkü Allah devlet nasip etmedi biliyorsunuz. Şimdi de bu devletleri geçicidir. Yani kesinlikle yakında biter. Ama çünkü allah Teala azap edenleri musallat edeceğini vaat ettiği için. Allah'ın vaatı aktır. ama tabii Allah için 60 sene, 70 sene hiçbir zaman dilimi değil. Allah'a zaman geçmez Celle Celaluhu. O zaman Yahudiler burada efendim ee, hesaplarını, kitaplarını yapmışlar. Sonra tabii Kürtler Müslüman olunca, Türkler Müslüman, Kürtler Müslüman olunca hepsi bir arada kardeş olmuşlar. Bin senedir bu topraklarda veya başka topraklarda. Tabii o zaman birçoğu Osmanlı'ya dahil olduğu için bu topraklarda derken Osmanlı'yı da kastedersek, Osmanlı ecdadımızın diyelim, hükmü altında Kürt, Türk hiçbir sorun olmadan, çünkü İslam birleştiriyor. Önceyi düzelten sonu da düzeltir. Kur'an eskiyi düzeltti, bu durumu da düzeltir. Yaşattılar gittiler. Ama şimdi ne zaman bu din devletten ayrıldı? Dini karıştırmayın, okumayın, okutmayın, orayı kapatın, burayı kapatın, millet cahil kaldı. Millet cahil kalınca Yahudi ne yaptı? Tamam, projeyi uygulamanın zamanıdır. Niye? Zaten bu kütler bizim devletimizi yok etti. Bunlardan da intikam alalım. Bu Türkler zaten, halbuki Türkler onlara ne kadar İspanya'dan oradan sürülünce, kaçınca kesilecek, doğranırken hep Türkler kabul etti, Osmanlı kabul etti ama vefasız, gavurdan vefa beklenir mi? İnnallâh lâh bilhâinin diyor Allah? Allah hainleri sevmez, onu kafirler için söylüyor. Ah de göstermezler. Ya bunlar bize bakmış, etmişti. Hikaye. Şimdi Osmanlı'nın torunları bir Türkiye'de devlet kurmuşlar. Bir tane devlet kalmış. Onda yüz ölçümü efendim eskisinin kaçta birine düşmüş. Ama yok. Bunu da parçalayacağız. Bunu da böleceğiz. Bir de Arz-ı Mevut palavrası var. E i̇şte bize vaat edilen topraklar var. Bizim Allah'ın emri mecbur buraları almamız lazım. Bunun için de burayı kaşımamız lazım. Kaşımamız için de Kürt'ü Türkiye, Türk'ü Kürt'e çarpıştırıp vurdurmamız lazım. Bu işe hizmet eden, siyonizmin bu projesine hizmet eden, hangi milletten, hangi memleketten olursa olsun, buna çanak tutan, tabi evvelce de faali meçhuller yaparak veya suçsuz masum insanları Kürt diye öldürerek, veya oradaki halkı soyup soğana çevirip, efendim, tarlada, bayırda insanlar için rezil edip üst baş arayayım diyerken Yani 30-40 sene evvelden bu tohumları atarak Bu düşmanlığı oradan başlatarak Çünkü proje 30-40 sene, şimdi hasat Şimdi hasat alıyorlar Bu ekim zamanı, yetişme zamanları geçti Tabi buna alet olanlar oldu Türk'ten de oldu, Kürt'ten de oldu, her milletten oldu İmanı olan, el sünnet itikadı olan, merhameti olanın yapmayacağı işler yapanlar oldu Amma ve lakin, bugün gelinen noktada bu kötü hasat meydana çıktı, habis urlar meydana çıktı, şimdi biz bunlara lanet ediyoruz, Allah Teala Hazretleri, bu PKK yandaşları, arkadaşları, işte biz YPG'ye dayanıyoruz, de harf kalmadı. Gençliklere üç tane daha kurmuşlar, ona dayanıyor, buna dayanıyor, o kadın çıkmış, biz diyor bilmem nerelere dayanıyoruz. Bir LPG kaldı bir de LPG'ye dayanırsanız Patladı gitti LPG'yi de bekliyorum Yakında bir de LPG kurun <gülüyor> Bir LPG'ye dayanmamanız kaldı ya Ulan harf kalmadı ne bu ya Kur kur kur kur Ne kadar örgütsünüz Ne lazım bu kadar örgüt Biz sizi öldürmek mi istiyoruz arkadaş Burada İstanbul'da burada Kürt yaşıyor her taraf Komşumuz Kürt, cemaatimiz Kürt Talebe Kürt, hoca Kürt İmam Kürt, müezzin Kürt Ne var ya ne gocunalım ki Mübarek Müslüman adamlar, senden benden iyi mübarek insanlar. haldi <gülüyor> Halide Bağdadi Hazretlerine Kürdi derler. Bizim tarikatımız Halide Vus, gerçi Osmanlı'dır Hazreti Osman'dan gelir ama tabi baba tarafında olabilir, anne tarafından Kürdi'dir, yazar. Mehmet Emin Kürdi'yizdi, Tenvir-ül Kulüp sahibi Kürdi'dir. Benim kaynak eserim, dünya kadar Kürdi'yi var yani şimdi. Yani biz Kürt'ten ne rahatsız olalım, ne alakası var? Paranız kadar konuşuyorsun, İstanbul'u da almışsınız, orayı da almışsınız, burayı da almışsınız. En zengin sizden geliyor zaten. Türkler'de kadar zengin de yok. Allah versin helalından. Allah attırsın. Terörist olmayın, adam olun. Zengin olun. Bana ne yani? Vatana, millete faydalı olun, vergi verin. Beni ne alakadar eder? de asla Kürt düşmanlığı olamaz ki. Ama ben Ermeni'ye dost olamam. Siyonist'e dost olamam. Arka plandaki oyunu görmek zorundayım. Bak ben... Geçen Ya Rabbi ezanları susturuyorlar dedim ve dua ettim. Geçen haftaki duama bakın. Haberim de yok. Haberim yok. Dedim bunlar ezanları susturacaklar. Camide kapatacaklar. Dedim burada sohbeti dinleyenler duayı görürler. Bu hafta gazetede çıktı. Silvanda ezanı susturdular. Silvan'ı ele geçirdik özellikle ilan ettiler ve gazetenin haberlerine bakın. Benim sohbetimden iki gün sonraki haberde Silvanda adam adını da veremiyor korkudan. Diyor ki ezanları yasak ettiler. Ya biz diyor Müslüman milletiz diyor. Silvan halkı Müslümandır diyor ya. Biz diyor ezansız duramayız diyor ya. Ezanımız sustu diyor ya. Ya oraları Yahudi'ye verecekler ya. Kürtlükle alakası yok. Onun için yöneticiler aklınızı başınıza alın. Çözüm süreci süreci laflarıyla çözüm olmaz. Kur'an'la çözüm olur. Sünnetle çözüm olur. Ehli sünnetle çözüm olur. Çözümün adresi Hazreti Kur'an O dostluğu O kardeşliği verebiliyor musun? Tamam mı? La fazlulia arabina ala acim Arabın acemi acemin acemi araba üstünlüğü yok Türgün kürde, kürde türge üstünlüğü yok İnne melfazlu bittakva Fazilet takva iledir hadisini okuyabiliyor musun? En başlar Okuyabiliyor musun? Tamam mı? Yönetim bunu yapması lazım Üstünlük İnne ekramikum unide Allah en şerefliniz Allah dinde haramlardan en sakınanınızdır. Ben şu harbi kazandım. Ben bu harbi kazandım. Dedem şöyleydi. Atam böyleydi. Bırak. Atalarla övünmek, atalarla övmek, soy sop bakımından atalarla övünmek cahiliyet işidir. Ve la teftagiru bi Atalarınızla iftihar etmeyin. Ama baban alimdi şeydi. Allah şefaatiyle aileylesin seni de beni de ayrı dava. Ama ırkla, damarla Efendim şununla, aa ha, Hazreti Fatih. Niye? Resulullah methetmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Allah için cihad etti. Ganimet için etmedi. Para için etmedi. Onun için o bizim şefaatçimiz olsun. Ayrı dava. Ama sen şimdi Osmanlı'nın yaptıkları, Selçuklu'nun yaptığı Allah için fetihtir. Bunda şüphe yok. Ama sen gidersen Teoman'dan, bilmem e, İslam öncesi, Cengiz'den, Hülagü'den Değil mi? Yani en dünyanın en büyük gavurlarından sen Cengiz'i adını takarsan vesaire bilmem ne. Hani Moğollarla geçmiş atalar, İslam öncesi şeylerle iftihar etmeye kalkarsan bu herkesi rahatsız eder arkadaş. Ama Osmanlı, Selçuklu Türk olduğu için konuşmuyoruz ki. Orduda da her millet vardı. Orduda da her millet vardı. Ama mühim olan bizim ecdadımızdır. Bizim atalarımız Allah için fetih yaptılar. Cihadü fillemrine ittiba ettiler. Hazreti Fatih böyle söylüyor. Şiirinde Avni Mahlası yazdığı şiirlerinde. Böyle söylüyor. Onun için sen diyeceksin ki Allah indinde en şerefliniz şu damardan gelen, şu kanı taşıyan değildir. Allah'tan en çok korkan, haramlardan en çok sakınanlardır. Bu şuurla gidilerek yeniden din ihya edilerek dini müesseseler canlandırılırsa ama şimdi bak cami cephane olmuş. İmam ne yapsın? İmama sıkar kafasını oturtur aşağı. Otorite boşluğu yapıldı. 3-4 sene bu çözüm süreci bahanesiyle 80 bin silah şehirlere dağıtılmış. 80 bin silah. Adam helikopteri vuruyor. Türkiye'nin içinde, dışında değil. Türkiye'nin içinde helikopteri vuruyor. Asker giderken orada şehit oluyor, terhis olmuş. Yani bu silahlar gelene kadar kim neredeydi? Buna nasıl göz yumuldu? Şu andaki bu şehit olanlardan bu kim sorumlu olacak o zaman? Ya buna göz yumuldu. Nasıl sen orada emniyet müdürü bir şey yapmadın? Komutan bir şey yapmadın, vali bir şey yapma. O diyor yukarıdan, o diyor yukarıdan, o diyor yukarıdan. E bu anladık ama kardeşim. Burada adam silahlarıyla gidiyor şehrin içinde. Nasıl gidiyor yahu? Bu boşluklar ne yaptı? Bugün her tarafı barut yaptı cephane. Şimdi camiden cephane çıktı. Adam camide kaç tane silah yakalandı? Mutlaka, tabii ki bu Kürt halkı, Müslüman Kürt halkı çok zor durumda. ...bunlara çok şefkat eli uzatılmalı... ...bunlara çok merhamet edilerek yaklaşılmalı... ...bu Kürt halkının bak ezanı susturuluyor... ...camisi durduruluyor, cemaati bırakılıyor... ...adamlar yani cuma bayrama gidemeyecek ya... ...perişan bir hal var, Marksist komünist... E, ...kâfirlerin eline düştüler ya... ...biz Türk devleti olarak... ...Müslüman olarak... ...Müslüman halkın devleti olarak... ...sahip çıkalım... ...mutlaka sahip çıkalım... ...askerimiz, polisimiz Allah için cihat etsin... ...gayret etsin... ...suçluyu suçsuzdan ayırmak suretiyle... Ama suçluya hiç taviz verilmesin. Suçluya hiç taviz verilmesin. Çünkü Allah'ın emridir. Fesat çıkaranlar katledilecekler. Maide suresi ayetidir. Ben ne dedim? Kur'an'a döneceksin. Suçsuza şefkatle yaklaşacaksın. Suçluyu da hapislerde yedirip yedirip beslemeyeceksin. En yukattelü <gülüyor> diyor Allah. Katledilmeleridir. Ev <gülüyor> yusallebu. Dar ağacına gerilmeleridir. Diyor. Ne demek askere silah çeken? Ne demek polise taş atmak ya? Ne demek? Ne yaptı bu asker polisine bir şey yapın. Ne taş atıyorsun? Fesatçısın. Çocukmuş. Çocuk ama öldürdüğü çocuk değil. 16 yaşında çocuktan ne olur? A 4 polis öldü ha burada. 16 yaşında çocukmuş. İyi tamam sizin çocuklar bizim bütün büyüklerimizi öldürsün. Nasıl bir şey bu ya? 16 yaşında çoktan buraya ermiş. Çoktan buraya ermiş. Kasıtlı öldürdü burada. Af yok bunun İslam'da. Affedemez. Kamuyu şahıs affedemez. Ya yani sen onun anasını babasını affetmesi lazım. E, anası babası affetmeden devlet nasıl affetiyor? Hapiste oluyor sonra çıkıyorlar. Af çıkıyor çıkıyor. Terörist çıkıyor. Kat cinayeti olan adam çıkıyor ya af lan. Ya o anası babası anası babası kan sahibi affetmezse devlet affedemez. Devlet değil onun velisi. Anası babası onun velisi. Peki ben sana onun için diyorum Kur'an'a dön. Ne var? Terör var. Ne var? Şehitler var. Durdurmak istiyor musun? Ayet okuyorum sana. Ben Kur'an'dan okuyorum sana. وَلَكُمْ fil الْكِسَاسِ حَيَاتُنْ يَا اُلُولَ الْبَابِ Akıllı mısınız diyor. Ey akıl sahipleri. Allah akıl vermiş size. Kısasta hayat var. Ne demek kısa? Adam mı öldürdü? Öldüreceksin. Tespitini, şahidini mahkemesiyle. Tabi şeriat da mahkemesi olmaz. Öldüreceksin. Öldüreceksin. Ancak anası, babası, velisi affeder. Onu bilme. O onun hakkıdır diyor. Yoksa fakat cealna ali sultanen. İsra suresinden okuyorum. Öbürü e, Bakara suresiydi. Evet zulmen haksız yere öldürülenin velisine saltanat verdim diyor. Allah Teala diyor ki ben diyor genel kurmay başkanına bilmem cumhurbaşkanına vermedim diyor kanının hakkını diyor. Fakat cealna ali kan sahibine verdim sultanen saltanatı o konudaki yani o konudaki hükmün saltanatı hakime vermedim diyor. Veli'sine verdim diyor, öldüreceksin. En yukat telu yusalle bu. Peki sen bunu yaptığın zaman, bu kadar bu cinayetler artar mı? Bir iki kişi kısas olduğu zaman adam öldüren cinayet yapan karısını öldüren bilmem ne yapan haksız yere bir adamı bıçaklayan öld astığın zaman kısas yaptığın zaman neyse bu memlekette bu kadar cinayet oranı artar mı? Asla çok aza düşer. Ancak canını gözden çıkarmış biri olsa, hani beni de öldürsünler, ben de kurtulayım diyorsa o başka. Yoksa düşünen, gideceğini düşünen başkasına O zaman ben sana diyorum ki, bu ümmetin başını ne düzelttiyse sonunu o Kur'an düzeltecek. Sen kısas yapmıyorsun. Sen şerata göre hırsıza ceza vermiyorsun. Sen katile vermiyorsun. Sen terörist bagi e, devlete karşı gelen... ...askere polise silah çekenlere... ...şeriatın maide süresindeki ayetini... ...cezasını vermiyorsun... ...vermediğin sürece bitmez diyorum sana... ...bitmez diyorum... ...Kur'an'a uyacaksın... ...Kur'an'a döneceksin... ...Fatih Altaylı bana o gün diyor... ...bana uymaz bu iş... ...ben de dedim bana uyar... ...çünkü ben Müslümanım... ...benim Kur'an'ım var... ...kanunda yapıyorsan... ...Cumhuriyet'e bir şey demiyorum... ...seçime bir şey demiyorum... ...partiye bir şey demiyorum... Ama sen kanunları Kur'an'a bakacaksın. Kur'an'a baksaydın bugün bu memleket bu hale asla ne hırsızlık, ne soysuzluk, ne namussuzluk, ne fuhuş, ne efendim cinayet, ne katliam, ne terör, ne ırkçılık belası asla bu hale gelmezdi. Gelemezdi ki. Zeminini bulamazdı. Ama sen şimdi ne yapıyorsun? Mümbit zemin hazırlıyorsun. Bu kurallarla, bu kaidelerle, bu kanunlarla, Burada zemin devam ediyor. Bu zemin devam ettikçe de bu mahsul devam eder. Bu nasıl iştir arkadaş? Yahudinin, Siyonizmin iddiası mı bitecek? Arz-ı mi geçecek? Ermeni Vana bilmem neyi alma şeyinden mi geçecek? Dinsiz, Komünist, Hristiyan, Haçlı Birliği, Müslüman Türkiye'yi bölmekten İstanbul'u, Trabzon'u almaktan mı vazgeçecek? Bunlar vazgeçmeyeceğine göre, bunlarda da para pul bitmeyeceğine göre bu fesat devam edecek. Ancak Müslümanlıkla El-i sünneti Kur'an'da birleşelim, el-i sünnette birleşelim noktasında bak Türk Kürt Müslümanız kardeşiz. Şuuru ile beraber İslami müesseseleri ihya edersek yeniden din canlanırsa dünya huzuru da canlanır. Başka bir reçete görmüyorum, ön görmüyorum yani. Çünkü okuduğum ayet hadis bunu söylüyor. Ama siz diyorsunuz ki sen bizim bildiğimizi bilmiyorsun. Biz akademisyeniz, biz dünya görüşümüz var. Biz de çok kitap okuyoruz. ...ama sizin okuduğunuz kitaplarda geçirdiğiniz reçeteler ve kurallarla... ...işin her gün daha kötü gittiğini görüyorum ben. Ama ben ecdadımın zamanında bu ayetler uygulanırken böyle olmadığını okuyorum. Ama sizin getirdiğiniz düzende dönemde... ...uyguladığınız tatbiklerinizle her şeyin daha kötüye gittiğini görüyorum. Hatta bir ufacık vatanımız kaldı o da bölünmeye doğru gidiyor. Ben bunu görüyorum, herkes görüyor bunu. O zaman demek ki senin uyguladığın reçetemiş bir hapı alırsın, iki, üç, dört... Faydası yoksa o hapa alınmaz ki. Yani Allah'ın Kur'an'ını deneyin demiyorum maşa. Kur'an deneme tahtası mı maşa? Ama seninki denendi ya. 100 sene oldu. Tanzimat, Manzimat, 150 sene oldu. Yöntükler kafasıyla. 150 sene oldu ya. 200'e de gidebilir. Osmanlıyı batıran kafa. Hep kötüye gitti, hep kötüye gitti. Milyonluk efendim, kaç milyonluk toprak indi, indi, indi. Şimdi 700 bilmem ne kadar, 700 bin bilmem ne kadar kilometre kareye düştü. Şimdi bu da gidiyor. Arkadaş artık evine gelip kafana mı sıksınlar? Yani hepimizin çoğumuz çocuğumuz var bu vatanda yaşıyoruz. Artık gelip camilerimizi mi, buraları İstanbul'da mı camilerden mi kapatsınlar? Yani Yunan Ermeni Rus işgalinden, seferberlikten bir farkı yok ki. Orada ezan sustuysa bu vatan toprağında ezan yasaklan. Burada da yapacaklar demektir. Şimdi kantonlar, mantonlar, İstanbul'da bazı mahalleler tatbikat başladı. Ben uyduruyor muyum? Bugüne kadar da biliyordum ben bu işleri ama bu kadar konuşmuyordum. Çünkü bu kadar patlamamıştı ama biliyordum. Getireceğini biliyordum bu işi. Domuzdan post olmaz, gavurdan dost olmaz. Onun niyeti vazgeçesi. Kafir, haindir. Allah hainleri sevmez diyor Kur'an. Külle havvanin kefur. İnne Allah'u la la Allah sevmez. Külle <Quer> havvanin <music> çok hain, kefur son derece gavur. Sen çok hain ve son derece gavur siyonizmden daha büyük hain ve gavur mu arıyorsun? E bu işin arkası o diyoruz sana. Bütün dünya söylüyor bunu. Sen burada hala göz yumalım şey edelim düzeltiriz. Yahu Kur'ansız nasıl düzeltiyorsun? İslam'sız nasıl düzeltiyorsun? Ayetsiz hadisi nasıl düzeltiyorsun? Vahdet, ittihat, birlik, beraberlik şuuru vermeden nasıl düzeltiyorsun? Allah'ın yardımından başka çare kalmadı. Allah Teala hayırlı bir sahip göndersin. Hayırlı bir komutan göndersin. Gönderdiği komutanların kalbine hayırlar ilham eylesin. Allah Teala hayırlı bir lider göndersin. Allah Teala hayırlı bir seçim nasip eylesin. Hayırlı bir hükümet nasip eylesin. Bütün bu sorunları çözecek vatana millete faydalı olacak bir seçim nasip eylesin. Amin. Çünkü yeniden seçime gidiliyor. Hayırlısını istemekten başka çaremiz yok. Duadan başka çaremiz yok. Onun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ki biz dini açıdan bahsediyorum. Siz de tebliğ açısından namaz kılan, abdest alan, Allah diyen, polise... Kurşun sıkar mı yani? İşte din kalmadığından Bu da, bu teröristlerin hangisi namaz kılar acaba? Bu teröristleri yakalanan çoğu Sünnesi çıkıyor Bunların hangisinden sen Kur'an bekliyorsun bir şey bekliyorsun? Anası babası Müslüman olabilir Aa, Kaçırıyorlar çocuğu Şu anda 5000 bin bin çocuk kaçırılmış 5000 bin altı bin çocuk, çocuk ee, PKK'nın elinde yani yetiştiriliyor Beş bin bin çocuk Buna nasıl babası Müslüman yazık değil mi bu Kürt kardeşimize bizim biz ona çok acıyoruz. çocuğu gitti ya daha gitti şimdi hem dininden oluyor hem dünyasından oluyor mahkemeden oluyor kendi çocuğumuz gibi acımamız lazım o çocuğu kaçırılan Kürt Müslüman kardeşlerimizin çocuklarına üzülmemiz lazım ya o çocuk ne bilir ne götür orada götürür. yavruluğa açlıyor Allah demek yasak Kur'an yasak hangi PKK kampında namaz duymuş yazan duymuş ya bunlarda din iman yok ya acıyalım. Acıyalım acınırız Acırsak acınırız İslam'ın şefkat tarafı var ama şeriatın Had cezalarında da acıma yok velaye huzgun bir bima râfedun fî dinillah Benim dinimde kısas varsa Benim dinimde Efendim adam öldüreni caniği öldürmek varsa Sen onu öldürürken sakın Allah'ın Dininin bir hükmünü tatbikte Zerre kadar esirgeme Ve acıma sizi kaplamasın diyor ''İnküntüb tü'minûne billâhü liyem bilâhîr'' ''Allah'a ve ahirete mümin, imanlı kimseyseniz, kısasa kısas.'' Diye. Hangi ceza ise uygulayın, Allah'a ahirete inanıyorsanız da acımayın. ''Ve leşrede adâb-ı taifetü minel mümin.'' Bunu işte evlilik geçirmeden zina etmiş olanlara vurulacak sopa için, yüz sopa hakkındaki ayette Nur suretinde söylüyor. Tabii kısas da Bekara suresinde, e demek ki... ...acımayın yani... ...benim cezamı tatbik ederken... ...o canı ben verdim diyor. Ama o adam gitti can aldı diyor. O adam can aldıysa ben canını alırım diyor. Bir de ne yapmayın diyor. Böyle işleri diyor... ...cezaların tatbikini gizli gizli yapmayın diyor. Neden? Benim şeratımın... E, ...hat cezalarının tatbikindeki hikmetim... ...neye göredir diyor. Caydırıcılık hikmetine mebnidir. Caydırıcılık ne demektir? Bir kısas yaparsın... ...o adam... Bir daha adam öldürmeye niyetlenen birkaç sene yatarım çıkarım af çıkar diye düşünemez. Bu sefer ben onu öldürürsem şeriat beni öldürür. Beni öldürür. O zaman ne yapar? O onu öldürmez. O öldürmezse o da ölmez. Böylece toplumun tümünüz yaşarsınız diyor. Tümünüz yaşarsınız diyor. Yani katil katil olmayınca da e kendi de maktul olmaz. Ne oldu bu sefer? İki kişi kurtuldu. Bu da bunun kan davasından git efendim binlerce adama gider bu iş hepsi kurtuldu çünkü öldürmeyince kan davası çıkmayacak çünkü neden? öldürüleceğinden korkacak onun için Mevla buyuruyor ki ben ceza verirken sizin gibi teröristi alırım hapse atıp da teröristin kovuşunu atıp da orada bomba imal etme sanatı öğrettirmem diyor hırsızı hırsızın kovuşunu atıp da öbür hırsız bu hırsıza sen kaç lira çaldığında da geldin 50 lira, 100 sana böyle olur mu ben 500 bin liradan geldim bir daha öyle ufak işlere gelme arkadaş. Bak ben sana yolunu öğreteyim. Çıkınca istersen birlikte soyarız. Ve böylece hapishaneler, e, suç işleme merkezleri ve fabrikalar, eğitim merkezleri haline gelmiş. Hangi terörist çıkmış da düzelmiş? Geçen 33 gün evvel çıkan e, efendim, kadın terörist, 33 gün evvel çıkmış, o kadar yapmış, çıktığında hemen saldırı yaptı. Çünkü neden? Eğitim merkezi. İslah merkezi değil ki. Onun için Mevla buyuruyor ki, benim şeriatımdaki hat cezaları... E, caydırıcıdır. Caydırıcı ne demek? Sen adam hapse girerse 3 ay yatıp, ekmek elden, su gölden yer içer, bir de onlar yazın e, çalıyorlar kışa doğru, kışa doğru yakalanıyorlar e, e, doğal gaz parasından kurtulmak için. Öyle diyordu hırsızlar hapishanede. Kışında orada yatıyor, 3-4 ay da orada geçiriyor zaten 3-4 ay sonra çıkıyor, en fazla 4 ay verip 4 ay sonra çıkıyor, öbür yaz boyu bir daha çalacak. Çünkü onu dengelemiş masrafsız şekilde yaşıyor adam. Hapishaneler sahnesinde. E, adam ben kaç defa girdim çıktım. Gördüm nelerini gördüm. O zaman sen suç işlemeye teşvik ediyorsun. Çünkü neden? Fransa'dan aldın kanunu. İsviçre'den aldın. İtalya'dan aldın. Allah'tan almadın ki. Kur'an'dan almadın ki. Kur'an'a baksaydın sana ne derdi? Cahilir. Onun için diyor ki benim cezamı takbir ederken müminlerden bir taife de orada şahit olsun diyor. Neden? Bak kısasa kısa. Sen katillik yaptın. Sen Allah'ın verdiği canı sen mi alacak? Allah da senin canını alıyor. Dediğin anda bütün millet seyretsin diyor. Çünkü bunu seyrettirince yayılsın. Tabii şimdi zaten bir internet atsam seyredilir. Ha seyrettiğin anda ne oluyor? Herkese bir çekince geliyor. Yapmayalım bizim de başımıza gelir. Ya sinirlenmeyelim ona buna dalmayalım, dalaşmayalım, bulaşmayalım. Hatta sinirli adam bile ya silah taşımayım, bıçak taşımayım. Ben sinirli adamım falan başıma hiç gelir. Onları bile taşımamaya başlar. Çünkü ceza ağır. caydırıcı olsun diyor Allah Teala. Bir Kur'an bunu söylüyor. Nereye geldik yine? Ümmetin başını düzelten Kur'an, sonunu da düzeltecek Kur'an ve sünnet tabii, hadis tabii. Fıkıhta bundan ayrılmaz, de bundan ayrılmaz, tasavvuf hiç ayrılmaz. Çünkü hepsi Kur'an'ın, sünnetin özü ve özeti hükmündedir. Şimdi polis şehitlerimizden, bunların öbürleri hepsi asker mi? Başka hiç polis yok ha? Allah Allah. Bir tane polis, Ahmet Çamur ee, kardeşimiz, Şehit olmuş. Geri kalan demek tümüyle asker üzerinde bu şehitlik makamı nasip olmuş ama bize de tabii üzülmek nasip olmuş. Dertlenmek nasip olmuş. Ana babalarına sabır nasip olmuş. Evet, rıza nasip olmuş. Ne yapacaklar? Tabii ki sabır ve rıza şart ama ve lakin dediklerim, dediklerim yabana atılacak şeyler değil. Tedbir, tedbir, tedbir. Bu işlerin olmaması için ne gerekirse acil önlemler alınması ve e, caydırıcı cezalar konulması şart ya, şart ya. Sen caydırıcı cezayı koymadan mümkün değil önleyemezsin ya bu bu teröristleri. Ya Rabbi Allahum salli Muhammed, ala Muhammed ve ala Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyn Muhammed ve ala Muhammed. Ya Rabbi vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Askerlerimize, polislerimize yardım eyle. Ya Rabbi onları her sahada mansur ve muzaffer eyle. Allah'ım mayınların üzerinden geçmekten, yanlarından geçmekten muhafaza eyle. Allah'ım sen onlara daha öncesinden ilham eyle ya Rabbi. İlham eyle ya Rabbi. Sen şehitler almak istiyorum, şehitler de alacağım buyuruyorsun. Vaadin haktır, imtihan edeceğim buyuruyorsun. İmtihanın haktır, sen bu imtihanları kazanmak bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya gayren Sen bu yavrularımızın, Ya Rab bu vatana daha hizmet edecekler. Ana babalarına, Ya Rab eşlerine, çocuklarına sen onları bağışla Ya Rabbel Alemin. Sen bundan sonra bu kanı durdur. Kurban oldum sana Allah. Sen durdur bize de nasıl durduracağımızın yönünü yöntemini ilham eyle Ya Rab. Yöneticilerimize de ilham eyle Ya Rab. Ve ondan sonra da tatbikata geçmelerini nasip eyle Ya Rab. Bir an evvel Ya Rabbel Alemin. Ahmet Çamur kardeşimiz, Subay Ubay, Turan, Az Subay Ali Gümüş, As Subay Dursun Taştiken, As Subay Metin Aydemir, As Subay Nurettin Öztürk, Uzman Çavuş Hakan Aktürk, Uzman Çavuş İbrahim Taş, Uzman Çavuş Latif Adı Güzel, Uzman Çavuş Muhammed Tufan, Uzman Çavuş Musa Saydam, Uzman Çavuş Yasin Gencer, Uzman Erbaş Barış Akan, Uzman Erbaş Ferdi Gerekli, Onbaşı Cahit Kılıç, Onbaşı İsa Sayın, Er Ali Yasin Osmanoğlu, Er Bahadır Aydın, Er Emre Kağan Arlı, Er Halil Barkın, Er Mustafa Türkmen, Er Ömer, Er Üstün, Er Recep Beycur, Er Samet Bütün, Er Umut Bulut, Er Yaşar Doymuş. 25 tane şehidimiz var. Allah'ım kurban olduğum haftaya bir şehit haberi getirme ya Rabbelal. Allah'ım haftaya bir şehit haberi getirme ya Rabbelal. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatih. Bu kardeşlerimize garkay garik rahmetler eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini ali eyle. Ya Rabbi nebiler sıttıklardan sonra vaat ettiği şu heda mertebesine onları ila eyle. Allah'ım kul kusursuz olmaz ama Habibim buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem şehidin ilk damla kanı yere düştüğü anda geçmiş bütün günahları affolur, mağfiret olur. Sen bu hadis-i şerifin sırına mazar eyleyerek onları tertemiz eyle, günahsız eyle. Amin. Günahlarından azat eyle, cehennemden azat eyle. Allah'ım kul hakları kalır buyuruyor. Hadis-i şerifte Şehitlik, geçmiş bütün günahları sıfır eder, kul haklarından e, ödenmemişler kalır. Ancak bazı hadis-i şeriflerde buyuruyorsun ki, ''Ben hak sahiplerini kendi tarafımdan vereceğim makamlarla razı etmeye kadirim.'' Sen bu hadis-i şeriflerin müjdesine nail ederek, bu kardeşlerimizde de kul hakları olanlar varsa, kendi katından onları da razı eyle ya Rabbi. Yarın ahirette bunlarla ya Rabbi bunlara sıkıntı vermelerini nasip etme ya Rabbel alemi. ...veya gayranın geride bıraktıkları kederli ailelerine... ...sabr-ı cemiller, ecr-i ceziller, kazaya rızalar... ...teslimiyetler, hayırlı uzun ömürler... ...salih ameller, ehl-i e göre tavsiye edilmiş akideler... ...ve çoluklarına, çocuklarına, zürriyetlerine... ...kendilerinden kıyamete kadar gelecek nesillerine... ...ve akrabalarına ve yakınlarına... ...dünyada da, ahirette de... ...saadetler, selametler... ...bu sabır ve tahammüllerin ve teslimiyetlerine mukabil olarak... ...üstün dereceler ihsan eyle Ya Rabbi... Amin. Allah'ım salli ala ve Muhammed ve alâ ve salli ve sellem. Ya Rabbel alemin, sen dirilerden ölülere hediyeleri vasıl ettiğini Habibin sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Ölülerin bizden hediye beklediğini beyan ediyor. Bu şehitlerimiz ki vatan için, din için, namus için, bayrak için, canlarını, kanlarını, en genç yaşlarında, en e, zevkli dönemlerinde yaşamanın en tatlı olduğu kendileri için açıdan dönemlerinde senin dinin, rızan için canlarını seve seve feda ettiler. Ya Rabbel alemin sen onlara ulaşmak üzere bizden hediyeler göndereceğiz. İhsal ile ya Rabbi. <gülüyor> Habibim buyurdu ki sallallahu teala bir kelime-i yedi kat kökler bir tarafa konsa, yedi kat yerlerde aynı kefeye konsa, arasındakiler de konsa, diğer kefeye bir kelime tevhid konsa, hepsini kelime-i tevhid aşağı alır. O kadar kuvvetlidir. Ve bir kelime-i e, bütün günah dosyaları ee, şah'a kalkmış iken sol taraf mizanda sağ tarafa gelen küçücük bir kağıt O kağıtta yazılı olan bir kelime-i tevhid Küçücük bir kağıt parçasının kelime-i tevhidin ağırlığıyla Sağ taraf şah'a kalkıp bu sefer günah kefesinin düştüğünü Habibim sallallahu aleyhi ve sellem bize Tirmize hadis-i şerifde vesaire, Yani hadis-i şerif sahih hadis-i şeriflerde beyan ettiğine göre Biz de bu itikat ve üstüdan üzere Şimdi onlar okuyamazlar biz okuyoruz onların niyetine biz okuduğumuzdan has on sahabe hediye etmek üzere buyurun eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin. adad ma mas'ahu ilmullah Allah Allah Allah, Allah. Allah. subhanallah elhamdülillah ''Ve lâ ilâhe illâllâhu Allahu ekber ve lâ hevle vela kuvvete illâ billâhil alîyil azîm'' ''Adede mâ alimallâhu teâlâ ve zînetede mâ alimallâhu <Sessizlik> teâlâ ve mile mâ teâlâ'' Şehadetleri, tevhidleri, tesbihleri, tahmitleri, tekbirleri, Ya Rabbi ilminde olanlar adedince, ilminde olanlar tartısınca, ilminin kapladıkları, kuşattıkları adedince okumuş olarak bu zikirleri yaptık, kabul eyle Ya Rabbi. Hazrecerem ile bunlardan hasıl olan ecru mes'ubatı emsal-i cibal rahmetler halinde burada adı geçen isimleri zikredilen şehitlerimizin ervah tayyib elene şu saatte şu mübarek cuma gecesinde ruhların serbest olduğu, ruhların evlerine, ocaklarına yakınlarına gidip ziyaret ettiği, e, rehin bağlarından çözüldüğü şu mübarek cuma gecesinde isale ile ya Rabbi Kabirlerinde bu şehadetlerin, bu zikirlerin nurunu mahşer sabahına kadar ipka ile ya Rabbi. Nursuz bırakma ya Rabbi. Karanlığa tahvil etme ya Rabbi. Sen kabirden mahşere kalktıklarında ya Rabbi alemin, imanı kamille hüsnü gâtim vefat ettikleri gibi, şehit oldukları gibi, mahşere çıktıklarında da ya Rabbi zikirlerle, tekbirlerle, tevhidlerle, senin meleklerin tarafından istikbal edilmelerini nasip eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayrı veya ve ya fâtihin Vatanımız sana emanet. Allah'ım kutsallarımız sana emanet. Mallarımız, canlarımız sana emanet. Türk dinimizinde, Türkümüzünde bu vatanda yaşayan e, bütün kardeşlerimizin de, Müslüman kardeşlerimizin de, diğer vatandaşlarında da hepsi sana emanet. Sen muhafaza ile ya Rabbi velalem. Sen muhafaza ile ya Rabbi velalem. Kafirlerin projelerini iptal ile, başlarına ters döndürüp mahkûs ile kafirlere fırsat verme. Mahşer sabahına kadar ezanlarımızı susturma ya Rabbi. Camilerimizi kapattırma ya Rabbi. Medreselerimizi kapattırma ya Rabbi. Bu vatanı İslam ocağı olarak bize emanet bırakan kıymetli Fatihlerin, Yavuzların, o kıymetli ecdadımızın ruhaniyetlerine layık olacak şekilde onların fetihlerini koruyacak şekilde bizlere bu yolda malımızla canımızla seferberlik şuuru ruh ihsan eyle ya Rabbi. Amin amin amin. Bi baha Daha ve Yasin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana, ve ala alihi aleyhi sallallahu aleyhi Elhamdülillâ rabbil alemin. Başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ehl beytinin, sahabe-i kiramın, tabi nizamın, ulema-sulah-ı evliya meşayih-i kiramın, Ali babamızın, silsile-i ve bu celsede isimleri geçen e, polis kardeşimizin ve diğer askerlerimizin, tüm şehitlerimizin ve bundan evvel senin e, şehadet mertebene ulaşmış bütün şühedamızın ervahine, Erdem Mustafa Kadir Recep Kazım Zekeriya Salim Ali Osman Şazen Fahriye Erkek Hanım cemaatlarımızdan kardeşlerimizin dervahine de hediye olmak üzere El Fantiha.